Neli iyileşiyordu. Hastalığı humma değildi ama onu çok sarsmıştı. Yataktan Nisan sonunda açık, ışıklı bir günde kalktı. Kutsal haftaydı. Zavallı yaratık. Hikayemi eski düzeniyle devam ettiremiyordum. Bütün bu olayları yazdığımdan beri epey zaman geçti. Fakat hala içimi parçalayan acı bir kederle, solgun zayıf yüzünü yalnız kaldığımız zaman yatağından bana Uzun uzun bakıp sanki içimdekini okumaya çabalayan siyah gözlerini hatırlıyorum. Anlamadığımı, hep aynı şaşkınlık içinde durduğumu görünce yavaşça kendi kendine gülümsüyor, kurumuş, halsiz parmaklarını bana sevgiyle uzatıyordu. Artık her şey bitmiş, her şey meydana çıkmıştı. Yalnız ben hala bu hasta, bitkin, incinmiş, küçük kalbin sırrına erememiştim. Hikayemden uzaklaşacağımı hissediyorum. Ama şu anda yalnız Nelly'yi düşünmek istiyorum. Tuhaf doğrusu, şimdi hastanedeki yatağımda en çok sevdiklerim tarafından bırakılmış olarak yatarken bazen eski günlere ait o sıralar dikkatimi çekmemiş, çabucak aklımdan çıkmış ufak tefek ayrıntılar aklıma geliyor. Zihnimde birdenbire toparlanıp bir bütün halini alarak hala kavrayamadığım bazı olayları açıklar gibi oluyor.'' Nelinin hastalandığının ilk dört günü ben de, doktor da son derece korktuk. Fakat beşinci gün doktor beni bir yana çekerek korkacak bir şey kalmadığını, hastamızın yüzde yüz iyileşeceğini söyledi. Doktorun Nelinin ilk hastalığında çağırdığım ve çocuğun dikkatini kocaman nişan yıldızıyla çeken o yaşlı bekarlardan eski ahbabım, tuhaf, babacan, almandı. Sevinerek, ''Şu halde atlattık. Artık korkacak bir şey yok.'' dedim. ''Evet.'' ''Şimdilik iyileşecek ama pek yakında ölecek.'' ''Bu teşhis karşısında donup kaldım. Nasıl ölecek? Neden?'' ''Evet, günleri sayılı. Çocuğun kalbi doğuştan hasta. En ufak bir heyecanda yeniden yatağa düşer. Belki gene iyileşir ama sonunda bu hastalık onu götürür.'' ''Kurtarmak imkanı yok mu doktor? Nasıl olur bu?'' ''Olur işte. Gene de üzülmezse, sakin, rahat, daha neşeli, zevkli bir hayat yaşarsa, Ölümü geciktirilebilir. Hatta bazen hiç umulmadık, alışılmamış, olağanüstü olaylar yok değil. Pek çok uygun şartın bir araya gelmesiyle hasta ölümden kurtulabilir. Yalnız hastalığın tamamen geçmesi mümkün değildir. Aman tanrım, ne yapmalı şimdi? Tavsiyelerimi uyarak hastaya sakin bir hayat yaşatmalı. İlaçlarını düzenli alsın. Bu genç kızın hırçın, sağ sol tanımayan bir karakteri var. İlacını almaktan hoşlanmıyor. Demin kesin olarak içmeyeceğini söyledi. Haklısınız doktor. Gerçekten tuhaf bir çocuk. Ama ben bunları hastalığına veriyorum. Dün gayet usluydu. Söz dinliyordu. Bugün ona ilaç kaşığını uzatırken, kazara yapmış gibi kaşığı dürterek ilacı döktü. Yeni bir paket tozu suya atmaya hazırlanırken, kutuyu elimden kaptı. Yere fırlattı. Sonra da ağlamaya başladı. Biraz düşündükten sonra, Yalnız ağlaması ilacı almak işinden değildi galiba diye ilave ettim. Hımm öfkesi, geçirdiği büyük felaketler. Doktora Neli'nin hayatını bütün ayrıntılarıyla anlattım. Çok etkilendi. Hep birbirine bağlıdır tabii. Hastalığı bundan ileri geliyor. Şimdilik verdiğim ilaçlara devam etmekten başka çare yok. Yanına gidip de doktorun sözünü dinlemesini yani ilacını almasını tekrar söyleyeceğim ona. Mutfaktan çıktık. Doktor tekrar hastasının yatağına yaklaştı. Neli galiba konuştuklarımızı duymuştu. Başını yastıktan kaldırarak kulağını bize vermiş, dikkatli dikkatli dinliyordu. Bunu aralık duran mutfak kapısından fark ettim. Yanına gelince afacan kız gene yorganın altına girdi. Alaylı bir gülümsemeyle bizi süzmeye başladı. Dört gün içinde iyice zayıflamış, gözleri çukura kaçmıştı. Ateşi hala düşmemişti. Yaramaz haliyle Petersburg'daki Almanların en iyi kalpli doktorunu şaşkınlığa uğratan muzip, şeytan bakışları tuhaftı ama ona çok yakışıyordu. Doktor elinden geldiği kadar sesini yumuşatmaya çalışarak şefkatle, tatlılıkla verdiği ilaçların faydasını anlattı. Her hastanın bunları almak zorunda olduğunu ilave etti. Neli başını kaldırdı. Sonra birdenbire bilmeden yapmış gibi uzatılan kaşığa eliyle çarptı. İlaç bir kere daha yere döküldü. Bilerek yaptığına emindim. İhtiyar doktor ciddiyetle ''Pek üzücü bir dikkatsizlik'' dedi. ''Bunu bilerek yaptığınızdan şüpheleniyordum. İyi bir hareket değil bu. Fakat her şey düzelebilir. Bir paket ilaç daha hazırlarız.'' Neli yüzüne güldü. Doktor ölçülü bir hareketle başını salladı. Suyun içine yeni bir paket ilaç atarak ''Çok fena'' dedi. ''Hiç övünülecek bir hareket değil bu.'' Neli gülmesini tutmaya çalışarak Darılmayın, dedi. Bu sefer kesin içeceğim. Beni seviyor musunuz? İyi hareket ederseniz çok seveceğim. Çok mu? Çok. Şimdi sevmiyor musunuz? Şimdi de seviyorum. Sizi öpmek istesem beni öper misiniz? Evet, ama hak ettiğiniz zaman. Neli birdenbire incecik bir sesle, Tamam, bu ilacı içeceğim. Ama büyüdüğüm zaman benimle evlenir misiniz? Diye bağırdı. Galiba yaptığı bu şakayı çok hoş bulmuştu. Ona şaşkın şaşkın bakan doktorun cevabını beklerken, gözleri ışıl ışıl parlıyor, gülmesini tutmaya çalışırken dudakları kıpır kıpır titriyordu. İhtiyar, yaramazın yeni kaprisi karşısında elinde olmadan gülümsedi. ''Elbette, iyi, terbiyeli bir genç kız olursanız, söz dinler.'' ''İlaçlarınızı içersem?'' ''Tabii, verdiğim ilaçları da içerseniz.'' Bana dönerek bir daha, ''Hoş bir genç kız.'' diye fısıldadı. ''Çok, çok iyi, akıllı ama gene de şey, evlenmek, tuhaf bir kapris. İlacı tekrar Neli'ye uzattı. Oysa bu sefer hileye başvurmaya gerek görmeden kaşığı açıktan açığa, yukarıdan aşağı dürterek içindeki ilacı zavallı ihtiyarın yüzüne, gömleğine sıçrattı. Marifetini tamamlar tamamlamaz yüksek sesle güldü. Fakat bu deminki saf, neşeli gülüş değildi. Yüzünden sert, öfkeli bir ifade gelip geçti. Doktora diktiği alaylı bakışında aynı zamanda bir endişe belirtisi seziliyordu. Gülünç ihtiyarın şimdi ne yapacağını bekliyordu. Mendiliyle yüzünü, gömleğini kurulayan doktor, ''Siz gene çok fena oldu bu ama ne yapalım bir ilaç daha hazırlarız.'' diye mırıldandı. Neli çok şaşırdı. Ona kızmamızı bekliyordu. Azar sitem işiteceğini sanmıştı. Hatta belki o anda bilmeyerek bunu istiyordu. Bu ona hemen ağlamak, buhranla tutulmuş gibi hıçkırmak, ilacı bir kere daha dökmek, hatta bir şey kırıp dökerek incinmiş, hırçın kalbini hafifletmek için bir neden olurdu. Bu çeşit kaprisler ne sadece hastalarda ne de yalnız Neli'de vardır. Bazen odamda bir aşağı bir yukarı dolaşırken içimdekileri boşaltmak için kendim de farkında olmadan birisinin beni kışkırtmasını ya da hakaret anlamına gelebilecek bir söz söylemesini adeta sabırsızlıkla beklerdim. Kadınlar bu şekilde içlerini boşaltırken en içten gözyaşlarını dökerler, fazla hassas olanları da bu hali isteri buhranlarına kadar götürürler. Olağandır bu ama durum bu. En çok da içinizde kimsenin bilmediği, anlatmak istemediğiniz bir keder varken ortaya çıkar. Hırpaladığı ihtiyarın melek sabrıyla en ufak bir kızgınlık göstermeden üçüncü defa ilaç hazırlaması Neli'yi şaşırttı. Birdenbire durgunlaştı. Dudaklarındaki alaycı gülümseme silindi. Yüzü kızardı. Gözleri nemlendi. Kaçamaklı bir bakışla bana baktı ve hemen başını çevirdi. Doktor ilacı verince Uslu çekingen bir tavırla içti. Sonra ihtiyarın kırmızı tombul elini alıp gözlerinin içine baktı. ''Siz bana kötü huylu olduğum için darıldınız.'' Sözünü bitirmeden yorganın altına girdi. Başını örterek acı acı hıçkırmaya başladı. ''Ağlamayın çocuğum. Zararı yok. Hep sinir bu. Su için.'' Fakat Neli dinlemiyordu. Yufka yürekli doktor neredeyse kendi dağılayacaktı. ''Sakin olun.'' ''Üzmeyin kendinizi.'' diye devam etti. ''Sizi bağışlıyorum. Evleneceğim sizinle. Namuslu bir genç kız olursanız. İlaçlarımı içersem.'' Yorganın altından ince, sinirli bir gülme duyuldu. Doktor gözleri yaşarına kadar duygulanarak ''Ne iyi kalpli, gerçekçi bir yavru.'' dedi. ''Zavallı genç kız.'' O günden sonra Neli ile aralarında tuhaf, beni hayrete düşüren bir ilişki başladı. Diğer yandan Neli bana karşı gitgide daha somurtkan, sinirli, hırçın oldu. Bunun nedenini bilemiyordum. Hem de bu değişiklik çok ani, durup dururken ortaya çıktı. Hastalığının ilk günlerinde ne kadar yumuşak başlı, şefkat doluydu. Bakmaya doyamıyormuş gibi gözlerini benden ayıramıyordu. Onu bırakıp bir yere gitmemi hiç istemiyordu. Alev gibi yanan eliyle elime yapışır, yanına oturturdu. Kaygılı olduğum zaman beni eşelendirmeye çalışır, şakalaşarak oyunlar bulurdu. Bunu kendini zorlayarak, acısını yenmeye çalışarak yapıyordu. Geceleri çalışmamı ya da onu beklememi istemezdi. Dinlenmediğim için üzülürdü. Bazen çok düşünceli görünürdüm. Niçin üzgün olduğumu, neler düşündüğümü öğrenmek ister ağzımı arardı. Söz Natasha'ya gelince hemen susması, konuyu değiştirmesi tuhafıma gidiyordu. Natasha'dan söz etmekten kaçınıyor gibiydi. Eve geldiğim zaman seviniyor, şapkımı eline alınca yüzü kederleniyor, beni tuhaf, sitem dolu bir bakışla uğurluyordu. Hastalığının dördüncü günü bütün akşam, hatta gece yarısından sonraya kadar Natasha'da kaldım. Konuşacak çok şeyimiz vardı. Ama evden çıkarken hastama, kendim de öyle tahmin ederek erken döneceğimi söylemiştim. Natasha'da elimde olmadan geciktiğim halde Nelly'den yana endişem yoktu. Çünkü yalnız değildi. Yanında kapıdan uğrayan mozdobey evden Neli'nin hastalığını, benim de tek başıma çeşitli iş ve uğraşlar arasında bocaladığımı öğrenen Aleksandra Semyonovna vardı. İyi kalpli kadının Neli'nin hastalığını duyunca düştüğü telaş görülecek şeydi. Benim için artık bize yemeğe gelemez. Aman tanrım, tek başına ne yapıyor acaba? diye üzülmüştü. Ona dostluğumuzu göstermemiz gerek. Fırsat bu fırsat işte. Aleksandra Semyonovna hemen bir arabaya atlayarak yanında kocaman bir bohçayla bize geldi. İlk sözü yardım için geldiği, işini tamamlamadıktan sonra gitmeyeceği oldu. Bohçasını açtı. İçinden neler çıkmadı? Hasta için şuruplar, reçeller, iyileşip yemeye başlayınca verilecek piliç, tavuk, fırında pişirmek üzere elma, portakal, Kiev şekerlemesi... Ayrıca hastane donatıyormuş gibi çamaşırlar, çarşaflar, peçeteler, kız için iç çamaşırları, sargı ve pansuman bezi. Çabuk çabuk aceleyle bir yere yetişecekmiş gibi konuşuyordu. ''Bizde her şey var. Sizinki bekar evi. Böyle şeyler bulundurmazsınız. İzin verin de.'' Filip Filip hiç öyle emretti. Ee, şimdi ne yapacağız?'' ''Ama yapılacak ne varsa çabuk söyleyin. Hasta nerede? Kendini biliyor mu?'' ''Aa!'' ''Yatış şekli hiç iyi değil. Yastığı indirmeli. Başına daha düz koymalı. Şey, biliyor musunuz, bir deri yastık olsa ne iyi olurdu?'' ''Deri yastık serinlik verir. Amma da akılsızım. Nasıl da düşünüp evden getirmedim bir tane. Hemen gidip getireyim. Ateş de yapmalı. Değil mi?'' ''Bizim koca karıyı buraya göndereyim. Tanıdık bir koca karı var. Sizin bir hizmetçiniz bile yok. Peki, daha neler yapılacak? Bu ne? Ot mu ne? Doktor verdi. Değil mi?'' ''Terletici herhalde. Hemen gidip ateş yakayım.'' Aleksandra Semyonovya'yı yatıştırdım. Kadıncağız bu kadar az iş olmasına hem şaşırmış hem üzülmüştü. Ama gene de hevesi kırılmadı. Nelly ile hemen arkadaş oldu. Çocuğun hastalığı sırasında doğrusu epey yardımı dokundu. Aşağı yukarı her gün bize taşındı. Her gelişinde de sanki bir şey kaybolmuş ya da kaçmış da peşinden kovalayıp yakalamak gerekliymiş gibi bir hali vardı. Sık sık Filip Filip hiç öyle emretti diye tekrarlıyordu. Neli ondan çok hoşlandı. Birbirlerini kardeş gibi seviyorlardı. Aleksandra Semyonovna'nın birçok bakımdan Neli kadar çocuğu olduğunu sanıyordum. Hastaya çeşitli hikayeler anlatıp güldürüyordu. Eve gidince Neli onu arıyordu. Ama evimize ilk gelişi hastamızı şaşırttı. Davetsiz misafirin ne amaçla geldiğini anlamakta gecikmedi. Her zamanki gibi surat astı. Hiç de nazik olmayan bir hal takındı. Aleksandra Semyonovna gidince Neli memnun olmamış gibi ''Niye geldi bize?'' diye sordu. ''Sana bakmak için geldi Neli.'' ''Ne diye? Niçin? Ben ona bir şey yapmadım ki.'' ''İyi insanlar karşılık beklemeden yardıma koşarlar. Dünya iyi insanlarla dolu kızım. Yazık ki bunlar gerektiği zaman senin yoluna çıkmadı.'' Neli ses çıkarmadı. ''Ben köşeme çekildim.'' 10-15 dakika sonra beni çağırarak su istedi. Yanına gelince birdenbire olanca gücüyle boynuma sarıldı. Başını göğsüme dayadı. Uzun zaman öylece kaldı. Ertesi gün Aleksandra Semyonovna gelince onu sevinçli bir gülümsemeyle karşıladı. Ama gene de nedense ondan çekiniyor gibi bir hali vardı. Natasha'dan eve çok geç döndüm. Nelly uyuyordu. Aleksandra Semyonovna'nın da uykusu gelmişti. Ama hastanın başından ayrılmamış beni bekliyordu. Gelir gelmez hemen o aceleci fısıldamasıyla Neli'nin önce çok neşeli olduğunu, çok güldüğünü ama sonra mahzunlaştığını, gelmediğimi görünce sessizleşerek düşünceye daldığını anlattı. Daha sonra başının ağrıdığından şikayet etmeye, ağlamaya başladı. Hem öyle çok ağladı ki nasıl yatıştıracağımı bilemedim. Bir ara Natalya Nikolaevna'nın sözünü açtı. Ama ben bu konuda bir şey söylemeyince sormaktan vazgeçti. Ağlay ağlay uyudu. Şimdilik hoş şakalın Ivan Petrovich. Gene de bugün daha iyi galiba. Artık ben eve gideyim. Filip, Filip hiç öyle emretti. Aslına bakarsanız bugün beni sadece iki saat için bıraktı. Kendiliğimden kaldım. Zararı yok. Olsun. Merak etmeyin. Bana darılmak ne haddine? Yalnız şu var. Ah kuzum Ivan Petrovich, ne yapacağımı bilemiyorum. Şu sıralar eve hep sarhoş dönüyor. Çok dalgın görünüyor. Benimle konuşmuyor. Canı sıkılıyor. Çok önemli işleri olmalı. Ama gece geldi mi yine sarhoş. Aklıma geldi ya, döndüyse evde kim yatıracak onu? Adam yok. E gidiyorum artık. Gidiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın Ivan Petrovich. Kitaplarınıza baktım. Ne çok kitabınız var. Hepsi de ciddi şeyler. Ben pek aptalım. Ömrümde kitap okumadım. E ''Yarın gene görüşürüz.'' Ertesi gün Neli Mahsun, somurtkan bir halde uyandı. Sorduklarıma isteksiz cevap veriyor, bana dargınmış gibi hiç konuşmuyordu. Yalnız birkaç kere beni belirsizce süzen kaçamak bakışlarını yakaladım. Bu bakışlarda iç acısının yanı sıra yüzüme açıkça bakarken gözlerinde göremediğim sıcak bir duygu da vardı. Doktorla ilaç sahnesi o gün olmuştu. Ne anlam vereceğime şaştım doğrusu. ''Evet.'' Neli bana karşı tamamen değişmişti. Garip davranışları, kaprisleri vardı. Hatta bazen adeta nefret duyuyordu. Evimden ayrıldığı güne romanımızın bütün düğümlerini çözen o kötü olaya kadar bu böyle sürdü. Ama buna daha sonra geleceğiz. Arada bir eskisi gibi çok tatlı, çok candan davranırdı. Sanki daha bir fazla severdi beni bu anlarda. Çoğunlukla da ağlamaya başlardı. Ama bu durum çabuk geçerdi. Neli hemen eski kederli haline döner, gene düşmanca bakışlarla beni süzer ya da doktora yaptığı gibi şımarırdı. Bazen birdenbire yeni bir yaramazlığının hoşuma gitmediğini görünce kahkahayı basar, çoğu zaman gülüşü gözyaşlarıyla boğulurdu. Aleksandra Semyonovla ile bile bir kere kavga etmiş, kimseden bir şey istemediğini söylemişti. Onu Aleksandra Semyonovla'nın yanında ayıpladım. Neli buna fena halde kızdı. İçinde biriken taşkın bir öfkeyle karşılık vermeye başladı. Sonra birden sustu ve tam iki gün benimle tek kelime konuşmadı. İlaç almadı. Yemeden içmeden kesildi. Sonunda ihtiyar doktor onu kandırıp ikna edebildi. Önce de söylediğim gibi şu ilaç olayından sonra doktorla Neli arasında hayrete değer bir dostluk kurulmuştu. Neli doktoru çok sevdi. O gelmeden önce ne kadar hüzünlü olursa olsun onu neşeli bir gülümseyişle karşılardı. Doktor da bize her gün, hatta bazen günde iki defa gelmeye başladı. Neli ayağa kalkıp iyileşmeye başlayınca bile buna devam etti. Galiba doktoru öylesine büyülemişti ki, adam onun gülüşünü, onun için yaptığı bazen çok eğlenceli şakaları duymadan bir gün duramıyordu. Bulup buluşturup resimli, öğretici kitaplar da getiriyordu. Hatta birini satın almıştı. Daha sonra tatlılar, güzel kutular içinde şeker getirmeye başladı. O günler içeri girerken sanki yaş günü törenine geliyormuş gibi gururundan yanına varılmıyordu. Nelly doktorun halinden eli boş gelmediğini sezerdi. Doktor getirdiği hediyeyi gelir gelmez göstermezdi. Hastanın yanına oturarak, kıs kıs gülmeye, biraz da öğüt vererek konuşmaya başlardı bir genç kızın o gelmediği zaman akıllı olup davranışlarıyla örnek olduysa bir ödül kazandığını müjdelerdi. Bunları söylerken öyle saf, candan bir hali vardı ki, doktora bakarken gülmekten katılan Nelly'nin o dakikalarda neşeden parlayan gözlerinde içten bir şefkat okunurdu. Nihayet ihtiyar gayet resmi bir tavırla ayağa kalkarak şeker kutusunu Nelly'ye uzatır, arkasından ''Gelecekteki sevimli eşim'e diye ilave ederdi. O anda yüzde yüz neliden daha mutluydu. Daha sonra ciddi konuşma faslı başlıyordu. Doktor her seferinde sağlığına dikkat etmesi için yalvarıyor, önerilerde bulunuyordu. Ders verir gibi insan sağlığının değerini bilmeli diyordu. Bunu önce ve en başta yaşamak için, ikincisi daima mutlu olmak için yapması gerekir. Sevgili yavrum, bir kederiniz varsa bile unutun. Daha iyisi onları hiç düşünmemeye çalışın. ''Kederiniz yoksa olabileceği ihtimalini aklınıza getirmeyin. Eğlenceli yani neşeli, keyifli şeyler düşünmeye çalışın.'' ''Neymiş o neşeli, keyifli şeyler?'' Bu soru doktoru çıkmaza sokuyordu. ''Şey, yani yaşınıza uygun, masum bir oyun ya da bunun gibi bir şey.'' ''Oyun istemem. Oynamayı sevmem ben. Yeni elbise olsa daha iyi.'' ''Yeni elbise? Hmm, bu o kadar iyi değil.'' Hayatta yetinmeyi bilmek gerekli ama gene de olur yeni elbise sevmenin de zararı yok. Sizinle evlenince bana yaptırırsınız değil mi? Bu da nereden çıktı? Doktor elinde olmadan kaşlarını çatıyor Neli muzip muzip gülümsüyordu. Hatta bir defa herhalde unutarak bana da gülümsedi. Doktor devam ederek ama olsun dedi. Tavır ve davranışlarınızla hak ederseniz size yeni elbiseler yaptırırım. ''Evlendikten sonra her gün ilaç içecek miyim?'' ''Yoo, bazen içmeseniz de olur.'' Doktorun gene yüzü gülüyordu. Neli konuşmayı bir kahkahayla kesiyor, ihtiyar doktor da ona katılarak neşesini sevgiyle seyrediyordu. Sonra bana dönerek ''Şuh bir zeka.'' diyordu. Ama kapris, tuhaflık, hırçınlık hala kaybolmamış. Haklıydı. Neli'nin haline şaşırıyordum. Sanki ona karşı bir suç işlemişim gibi benimle konuşmak istemiyordu. Bu bana çok dokunuyordu. Ben de surat asmaya başladım. Hatta bir keresinde bütün gün ağzımı açıp onunla konuşmadım. Ama ertesi gün kendi kendimden utandım. Neli sık sık ağlıyordu. Onu teselli etmek için çare bulamıyordum. Nihayet bir gün küslükten vazgeçti. O gün karanlık basmak üzere eve döndüğüm zaman Neli'nin çabucak yatağının altına bir kitap soktuğunu fark ettim. Kitap ben yokken okumak için masadan aldığı romanımdı. Benden utanır gibi bunu saklamasının ne anlamı var acaba diye düşündüm. Ama renk vermedim. Az sonra mutfağa çıktığım sırada Neli yatağından fırlayarak kitabı eski yerine koydu. Dönüşümde kitabı masada buldum. Bir dakika sonra beni yanına çağırdı. Sese heyecanlıydı. Dört gündür benimle hemen hemen hiç konuşmuyordu. Kesik kesik, ''Siz bugün Natasha'ya gidecek misiniz?'' diye sordu. ''Gideceğim Neli. Bugün onu kesinlikle görmem gerekiyor.'' Sustu. Sonra duyulur duyulmaz bir sesle sormaya devam etti. ''Onu çok mu seviyorsunuz?'' ''Evet, çok seviyorum Neli.'' ''Ben de seviyorum.'' Yeniden sessizlik oldu. Sonra Neli cesaretsizce yüzüme bakarak ''Onunla beraber oturmak isterdim.'' diye başladı. Tuhafıma gitti. ''Olur mu Neli?'' dedim. ''Yanımda rahat değil misin?'' Yanakları birdenbire alevlendi. ''Neden olmasın? Babasının yanına gitmemi istiyordunuz. Ben istemem orayı. Natasha'nın hizmetçisi var mı?'' ''Var.'' ''Göndersin. Ben hizmetçisi olurum. Ne isterse yaparım. Hem parasız olarak. Onu seveceğim. Yemeğini yapacağım. Bugün gittiğinizde söyleyin ona.'' ''Bu da nereden çıktı Neli? Hem Natasha'nın seni aşçı, hizmetçi olarak çalıştırmaya gönlü razı olur mu sanıyorsun?'' Hem kabul etse bile hizmetçisi olarak değil, küçük kardeşi olarak ederdi. Yok, öyle istemem. Niçin? Susuyor, dudakları titriyordu. Ağlamak istediği belliydi. Nihayet, sevdiği adam onu bırakıp gidecek değil mi? diye sordu. Şaşırdım. Bunu nereden biliyorsun Neli? Kendiniz söylediniz. Sonra önceki gün Aleksandra Semyonovna'nın kocası gelince sordum. Hepsini anlattı. ''Mozlo o sabah gelmiş miydi?'' Neli gözlerini yere indirdi. ''Geldi.'' ''Niçin bana haber vermedin?'' ''İşte.'' Bir an düşünceye daldım. ''Mozlo evin kapımı aşındırma amacı neydi acaba?'' ''Neler çeviriyordu?'' ''Görmeye karar verdim. İlk konumuza döndüm.'' ''Hem Alyosha'nın Natasha'yı bırakmasından sana ne Neli?'' ''Yere bakarak, siz onu çok seviyorsunuz. Öteki çekilince evlenirsiniz.'' ''Hayır Neli, o beni...'' Benim gibi sevmiyor, hem ben, yok kızım, olacak şey değil bu. Fısıltı halinde hiç yüzüme bakmadan, ikinizin hizmetçisi olurdum, dedi. Siz de mutluluk içinde yaşardınız. Nesi var, nesi var bu çocuğun diye düşündüm. İçim sızladı. Neli sustu ve o akşam bir daha tek kelime konuşmadı. Ben gidince ağlamaya başlamıştı. Aleksandra Semyonovna'nın verdiği habere göre bütün akşam ağlamış ve gözyaşları arasında uyumuştu. Hatta uykudayken bile ağlayıp sayıklıyordu. O günden sonra Neli daha sıkıntılı, daha içine kapanık oldu. Gene benimle hiç konuşmuyordu. Ama birkaç kere yakaladığım kaçamak bakışlarında öyle derin bir şefkat vardı ki ama bunlar bir an içinde gelip geçiyordu. Neli zayıflığına karşı koymak ister gibi adeta saatten saate mahsunlaşıyordu. Halindeki değişikliğe şaşıran doktora karşı da öyleydi. Artık aşağı yukarı iyileşmişti. Doktor azar azar temiz havaya çıkması için izin verdi. Hava açık, ılıktı. O yıl kutsal hafta hayli geç başlıyordu. Evden sabah erkenden çıkmıştım. O gün Nataşa'ya mutlaka uğramam gerekiyordu. Erkenden dönüp Neli'yi biraz gezdirmeye karar vermiştim. Çıkarken onu evde yalnız bıraktım. Dönüşte yediğim darbeyi nasıl anlatayım? Kapıya yaklaşırken anahtar üstünde gördüm. İçeri girince odayı boş buldum. Neli yoktu. Olduğum yerde dona kaldım. Birden bir masanın üstünde bir kağıt gözüme ilişti. Kağıda acemi, beceriksiz bir yazıyla şunlar yazılmıştı: Sizi terk ediyorum. Asla dönmeyeceğim. Gene de sizi çok seviyorum. Sadık Neliniz. Dehşet çığlığıyla dışarı fırladım. Daha önceden de söylediğim gibi prens doldu. Genç yaşında para için evlenmişti. Moskova'da bütün mal varlığını kaybeden ailesinden ona hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. Vasilievski'ye birkaç kez haciz gelmişti. Borç içindeydi. 22 yaşında Moskova'da bakanlıkta çalışmak zorunda kalan prensin elinde aldığı maaştan tek bir köpek bile kalmıyordu. Hayata eski bir soyun baldırı çıplak evladı olarak başladı. Şarap üretip satan bir tüccarın evde kalmış kızıyla evlenmesi onu kurtardı. Elbette şarapçı drahoma işinde prense kazık attı. Gene de karısının parasıyla malikanesinin borçlarını temizleyip refaha kavuşabildi. Prensin kısmetine çıkan tüccar kızı doğru dürüst yazı yazmayı ve konuşmasını bilmeyen çirkin yüzlü bir zavallıydı. Tek bir güzel yanı vardı. İyi kalpli ve sessizdi. Prens bundan olabildiğince yararlandı. Evlendiklerinin ilk yılında karısı bir oğlan doğrunca ikisini de Moskova'da, kayınpederinin yanında bıraktı. Kendisi Petersburglu soylu bir akrabasının yardımıyla X eyaletinde oldukça yüksek bir göreve atandı. İçi yükselme hırsıyla yanıyordu. Karısıyla nasıl olsa ne Petersburg'da ne de Moskova'da oturamayacağını anlayınca şansını taşrada denemeye karar vermişti. Anlattıklarına göre evlendikleri yıl karısının kabalığı yüzünden neredeyse öldürüyordu. Nikolay Sergeiç bu söylentilere çok sinirleniyordu. Prensi büyük bir samimiyetle savunuyor, onun böyle adice davranmayacağını söylüyordu. Prenses yedi yıl sonra ölünce tek başına kalan kocası Petersburg'a yerleşti. Henüz genç ve yakışıklıydı. Serveti de kötü sayılmazdı. Esprili ve zek sahibiydi. Neşesi hiç eksik olmazdı. Bütün bu özellikleriyle gelecek korkusu ve korunmaya ihtiyaç duyanlardan tamamen ayrılıyordu. Başı her zaman dikti. Yakınları cazibesinden, ondaki şeytan tüyünden sık sık söz ederlerdi. Kadınlar onun için deli olurdu. Sosyetenin sayılı güzellerinden biriyle yaşadığı aşk oldukça gürültü koparmıştı. Cimri denecek kadar tutumlu olduğu halde, gerektiğinde bazı kişilere kumarda yenilir, bunun miktarı ne kadar yüksek olursa olsun buna aldırmaz görünürdü. Fakat Petersburg'a boşuna gelmemişti. Amacı istediği yere ulaşıp geleceğini garantilemekti. Prens hatırla akrabası Kontnayinsky'e iş isteğiyle sıradan biri olarak başvursaydı adam yüzüne bile bakmazdı. Oysa prensin Sosyete'deki başarısı, Nainski'nin dikkatini çekmiş, onunla ilgilenmeyi uygun bulmuş, 7 yaşındaki oğluna bakmak için onu eve almıştı. Prensin Vasilievskiy'e gelişi, İhmin evlerle tanışması da o günlere rastlar. Sonunda Kont'un yardımıyla elçiliklerden birinde bir görev alarak Avrupa'ya gitti. Daha sonra gelen haberler biraz garipti. Avrupa'da başından tatsız bir olay geçtiğinden söz ediliyordu. Fakat kimse olayın iç yüzünü doğru dürüst bilmiyordu. Sadece yukarıda da söylediğim gibi 400 kişilik bir malikane aldığı öğrenilmişti. Uzun yıllar sonra Avrupa'dan yüksek bir rütbeyle dönünce Petersburg'da hemen önemli bir mevkiye aldı. İhmenevler köylerinde prensin ikinci kez evlenmek istediğini, soylu, nüfuzlu ve zengin bir aileye gireceğini duymuşlardı. Nikolay Sergei seviniyor ellerini ovuşturarak, Artık kodamanlar sınıfının eşiğinde diyordu. O sıralar Petersburg'da üniversitedeydim. İhmin evin bana gönderdiği bir mektupta prensin evlenmesine ait söylentilerin doğru olup olmadığını araştırmamı istediğini hatırlıyorum. Prense de beni koruması için ayrı bir mektup yazmıştı. Prens mektubunu cevapsız bırakmıştı. Kontun evinde büyüyen prensin oğlunun sonraları liseye gittiğini ve 19 yaşında eğitimini tamamladığını öğrenebilmiştim bunları ve prensin oğlunu çok sevip şımarttığını, bugünden geleceğine ait planlar kurduğunu ihmen evlere bildirdim. Bu bilgileri genç prensi tanıyan üniversite arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Tam o sırada bir gün Nikolay Sergeiç, prensten onu bir hayli şaşkınlığa düşüren bir mektup aldı. Önceden de söylediğim gibi o zamana kadar Nikolay Sergeiç'e sadece kısa iş mektupları gönderen prens, bu kez aile hayatına ait uzun, samimi, Ayrıntılı bir mektup göndermişti. Oğlundan şikayet ediyordu. Delikanlının kötü davranışlarından söz ediyordu. Galiba her şeye rağmen suçunu hafifletmek için böyle bir çocuğun yaramazlığına önem vermemek gerektiğini de ekliyordu. Yine de oğlunu cezalandırmaya karar vermişti. Onu korkutmak için bir süreliğine köye gönderecekti. Köyde Nikolay sergi için denetiminde olacaktı. Bu konuda ona olan güvenini yazıyordu. Çapkın oğlunu ailesine kabul ederek bu sakin ortamda akıl öğretmesini, işinden gelirse sevmesini ve en çok arsız davranışlarını düzelterek insan hayatında gerekli olan iyi ve doğru değerlere aşılamasını rica ediyordu. İhtiyar İhmenev bunu hiç şüphesiz kabul etti. Genç prensi öz oğullarıymış gibi karşıladılar. Çok geçmeden Nikolay Sergeiç onu candan sevmeye başladı. Kızı Natasha'dan ayırmaz oldu. Hatta daha sonraları Nikolay Sergeiç, daha sonra prens aralarındaki ilişki tamamen bittiğinde bile bazen genç prens Aleksey Petrovich'ten eski alışkanlığıyla bizim Alyosha diye söz ederdi. Genç prens çok sevimli bir çocuktu. Son derece yakışıklı, kız gibi narin ve sinirliydi. Neşeli, saf, soylu bir yapısı, sevgi dolu bir kalbi vardı. Aynı zamanda iyiliğin değerini bilen bir gençti. Kısa zamanda İhmenev ailesinin gözbebeği oldu. 19 yaşında olmasına rağmen davranışları çocuk gibiydi. Söylendiğine göre oğlunu çok seven babasının onu neden çiftliğe gönderdiğini anlamak güçtü. Sözde çocuk Petersburg'da işi serseriliğe vurarak babasını özmüştü. Pyedor Aleksandroviç mektubunda oğlunun sürgün nedenini bilerek açıklamadığı için İhmenev Alyoşa'ya bu konuda hiçbir şey sormuyordu. Ama sağdan soldan duyduğuna göre Alyosha affedilmez bir yaramazlık yapmış. Bir kadınla ilişkide bulunmuş, birisini düelloya çağırmış, kumarda da yüklü bir para kaybetmişti. Hatta kaybettiği paranın başkasının olduğu bile söyleniyordu. Başka bir söylentiye göre de, güya prens oğlunu bir suçu olduğu için değil, kişisel çıkarlarını gözeterek uzaklaştırmıştı. Nikolay Sergeiç bu söylentilere öfkeyle karşı çıkıyordu. Zaten çocukluğundan ilk gençlik çağına kadar hep babasından ayrı yaşayan Alyosha da babasına adeta tapıyor, ondan hayranlıkla söz ediyordu. Tamamen etkisi altında olduğu belliydi. Arada bir Alyosha, laf sırasında babasıyla bir kontesin peşine düştüklerini ve bu konuda babasını yendiğini, prensin buna çok sinirlendiğini anlatıyordu. Bu hikayeyi her seferinde coşarak, çocuksu bir saflıkla, neşeli kahkahalarla anlatırdı. Fakat Nikolay Sergeiç ona hemen susturuyordu. Alyosha babasının tekrar evlenmek istediği söylentisinde yalanlamıyordu. Köye sürgün edileli aşağı yukarı bir yıl olmuştu. Alyosha bugünlerde babasına saygılı bir ifadeyle aklı başında bir genç gibi mektuplar yazıyordu. Sonunda Vasilievskiy'e öyle alıştı ki babası yazın köye gelince sürgün delikanlı orada olabildiğince uzun kalmak için izin istedi. Köy hayatının onun için biçilmiş kaftan olduğunu iddia ediyordu. Alyosha'nın her türlü kararında aşırı derecede duygulu olmasının tez canlılığının etkisi vardı. Anlamsız sayılacak derecede uçarı davranışlara sahipti. Dış etkilere çok açıktı. İradesine hiç hakim değildi. Prens oğlunun ricasını kuşkulu bir tavırla dinledi. Zaten Nikolay Sergei eski dostunu güçlükle tanıyabildi. Prens Piyodor Aleksandrovich başka bir adam olmuştu. İhmenev'e karşı aşırı bir titizlik göstermeye başladı. Çiftliğin hesap işlerinde akıl almaz derecede pinti, hırslı ve garip bir şekilde kuşkulu davranıyordu. Dost İhmenev buna çok üzüldü. Uzun zaman buna inanmak istemedi. O yıl her şey prensin 14 yıl önceki gelişinden farklı, hatta tam tersiydi. Bu sefer Prens bütün komşularla elbette kalbur üstü olanlarıyla tanıştı. Nikolay Sergeiç'le görüşmez oldu. Ona emrinde çalışan biri gibi davranıyordu. Sonra birdenbire anlaşılmaz bir şey oldu. Prens ve Nikolay Sergeiç'in arası kesin olarak bozuldu. İki tarafın birbirlerine söyledikleri acı, hakaret dolu sözleri duyanlar vardı. İhminev sinirlenerek Vasilyevski'ye'den ayrıldı. Ama sorun bununla da bitmedi. Bütün bölgede çirkin dedikodular yayıldı. Güya Nikolay Sergeiç, genç prensin karakterini iyice anladıktan sonra zayıflıklarından faydalanmak istemiş. O sıralar 17 yaşında olan kızı Natasha, 22 yaşındaki delikanlının gönlünü çalmış. Babasıyla annesi de buna göz yummuşlar. Kurnaz, ahlaksız Natasha, saf delikanlıyı büyüleyerek komşu derebeylerin evlerinde sayıları hayli kabarık, yetişkin, gerçekten kibar kızların yüzünü de göstermiyormuş. Hatta iki sevgilinin Vasilyevski'ye'den 15 vers tötede Grigoryev köyünde evlenmeyi kararlaştırdıklarını öne sürenler vardı. Bunu Nataşan'ın ailesinden gizli yapıyor gibi görünüyorlarmış ama aslında bütün bunlardan İhmen evlerin haberi varmış. Kızlarını alçakça öğütleriyle yönlendirenler onlarmış. Kısacası bölgenin gerek erkek, Gerek kadın dedikoducularının bu hikaye etrafında uydurduklarını sıralarsak bir kitaba sığdıramayız. İşin garip tarafı prensin de buna inanması. Hatta sadece bu nedenle Taşra'dan gönderilen imzasız bir mektup üzerine Vasilyevski'ye gelmesiydi. Kuşkusuz Nikolay Sergeiçi biraz tanıyanların bile bu suçlamaların hiçbirine inanmaması gerekirdi. Buna rağmen her zaman olduğu gibi ortalığı bir telaş kaplamış, herkes bir şeyler söyleyerek, eleştirerek, kafa sallamaya başlamıştı. Sonunda adamcağızı kesin olarak suçlu çıkarıyorlardı. İhmen ev dedikoduculara kızının suçsuzluğunu kanıtlamaya uğraşmayacak kadar onurluydu. Karısı Enna Endireyevna ya da komşularına bu konuda hiçbir açıklamada bulunmamasını sıkı sıkı öğütlemişti. İftiraya uğramış Natasha'ya gelince, o, aradan bir yıl geçtikten sonra bile bütün söylenenlerden tamamıyla habersizdi. Ailesi olayı büyük bir titizlikle ondan saklıyordu. Kızcağız 10-12 yaşında bir çocuk gibi tertemiz bir neşe içindeydi. Diğer yandan da kavga uzadıkça uzuyordu. Bazı kötü niyetli kişiler yangına körükle gitmekten geri kalmıyordu. Sonunda ortaya çıkan bazı ihbarcı ve tanıklar prensin midesini bulandırmayı başardılar. Onu Nikolay Sergeiç'in yıllardır devam eden Vasilyevski'ye görevinden namustan yana örnek bir yönetici olmadığına inandırdılar. Hatta dediklerine göre 3 yıl önce Nikolay Sergeiç bir kuru satışından 12.000 gümüşü ziyan etmişti. Bu konuda ortada yasal bir yığın delil varmış. Hem de kuru satışı için elinde prensin resmi vekaletnamesi yokmuş. Satışı kendiliğinden yaparak prens'e sonradan bildirmiş. Ve onu da satışın gerçekten gerekli olduğuna inandırmış. Ama aldığı paranın tamamını vermemiş. Kuşkusuz bütün bunların iftira olduğu sonradan anlaşıldı. Ama o zamanlar prens inandı. Tanıklar huzurunda Nikolay Sergeiçi hırsızlıkla suçladı. İhmet evalta kalmadı. Hakarete hakaretle karşılık verdi. Kıyamet koptu. Hemen arkasından mahkemelik oldular. Nikolay Sergeiç bazı belgelerinin eksikliği ve özellikle onu koruyacak kuvvetli tanıklarının olmaması ayrıca böyle işlerdeki acemiliği yüzünden davayı daha başından kaybetmeye başladı. Çiftliğine haciz geldi. Buna çok sinirlenen ihtiyar davayı yakından izleyebilmek için her şeyi bırakarak Petersburg'a göç etmeye karar verdi. Eyalette yerine deneyimli bir avukatını bıraktı. Galiba prens ihmini ve haksız yere hırpaladığını hemen anlamıştı. Ama iki tarafta fazla ileri gittiği için barışmalarına olanak kalmamıştı. İnadı tutan prens mutlaka davayı kazanmak, eski hikayasının son geçim aracını da elinden almak için ne gerekirse yapıyordu. Sokağa çıkıp durumu kavramak için biraz durakladığım sırada birdenbire evimizin önünde bir araba durdu. Arabadan Nelly'yi elinden tutarak Aleksandra Semyonov'ya indi. Kızın ikinci defa kaçmasından korkuyormuş gibi elinden sımsıkı tutuyordu. Onlara doğru koştu. ''Ne yaptın Neli?'' diye bağırdım. ''Nereye gittin? Niçin?'' Aleksandra Semyonov'na kuş cıvıltısına benzeyen sesiyle ''Durun efendim, acele etmeyin. İçeri girelim de her şeyi anlatırım.'' dedi. Yürürken acele acele, ''Size neler anlatacağım bilseniz Ivan Petrovich.'' diye fısıldadı. ''Şaşılacak şey.'' Yüzünden çok önemli haberler olduğu anlaşılıyordu. İçeri girince, sen git, azıcık yat Neli, dedi. Yoruldun, hastalıktan sonra dünyanın yolunu teptin. Hadi kızım, yat biraz, yat. Biz dışarı çıkalım İvan Petroviç. Aleksandra Semyonov'ya göz kırparak beni mutfağa çağırdı. Neli yatmadı. Kanepeye oturarak yüzünü elleriyle kapattı. Dışarı çıktık. Aleksandra Semyonov'la ayaküstü her şeyi anlattı. Daha sonra başka ayrıntılar da öğrendim. Eve dönmeme iki saat kala mektup bırakıp kaçan Neli, önce ihtiyar doktorumuza koşmuştu. Adresini önceden biliyordu. Doktorun bana sonraları anlattığına göre Neli'yi görünce şaşkınlıktan neye uğradığını bilememiş. Olayı anlatırken gözlerime inanamadım. Hala inanamıyorum ve bu olayı ömrüm oldukça unutmayacağım diyordu. Her nedense Neli ona gitmiş. Doktor çalışma odasında, sırtında geceliği, keyifli keyifle sabah kahvesini içerken Neli içeri dalmış. İhtiyarın kendine gelmesine vakit bırakmadan boynuna atılmış. Ağlayıp kucaklıyor, yüzünü ellerini öpüyor, kesik kesik konuşarak onun yanına alması için yalvarıyormuş. Bende kalmak istemediğini, daha fazla oturamayacağını, dayanamadığı için kaçtığını söylüyormuş. Doktorla bir daha alay etmeyeceğine, yeni elbise istemeyeceğine, akıllı olacağına, gömleklerini yıkayıp ütülemeyi öğreneceğine söz veriyormuş. Sonunda söz dinleyip verilen ilaçları içeceğini söyleyerek sözünü bitirmiş. Evlenmek istemesi de sadece şakaymış. Aslında bunu düşündüğü yokmuş. İhtiyar almanın şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Konuşacak hale gelince matmazel demiş. Anladığıma göre size evime almam istiyorsunuz. Ama buna imkan yok. Görüyorsunuz ki ben çok zor durumdayım. Yeter derecede kazancım yok. Sonra böyle durup dururken düşünmeden olacak iş mi bu? Hem anladığıma göre siz evden gizlice kaçmışsınız. Bu ayıplanacak ve yapmamanız gereken bir iş. Ben sadece iyi havalarda büyünüzle birlikte biraz gezmeye çıkmanız için izin vermiştim. Ama siz size bakan kişiyi bırakıp bana geliyorsunuz. Kendinizi korumanız, ilaçlara devam etmeniz gerekirken doğrusu doğrusu anlayamıyorum bunu. Neli sözünü keserek yine ağlayıp yalvarmaya başlamış ama fayda etmemiş. Doktor iyice bunalmış, şaşkına dönmüş. Bunun üzerine Neli aman tanrım diye çığlık atarak gene dışarı fırlamış. Doktor hikayesini Bütün gün hastaydım. Gece ilaç bile içtim diye bitirdi. Neli oradan Mozlobay evlere koşmuş. Daha önceden bulduğu adreste evlerini oldukça zor bulmuş. Mozdobeyev evdeymiş. Aleksandra Semyonovna Neli'nin onların yanında kalmak istediğini duyunca ellerini havaya kaldırmış. Evinden neden ayrılmak istediğini sormuş. Neli cevap vermemiş. Hıçkırıklarla boğularak kendini bir sandalyeye atmış. Aleksandra Semyonovna devam etti. ''Nasıl ağlıyordu görmeliydin? Ölecek sandım.'' dedi. Nelly ona hizmetçi, aşçı, ne olursa olsun almaları için yalvarmış. Ortalığı süpürüp çamaşır yıkamayı önermiş. En büyük ümidini çamaşır yıkamasına bağlıyor. Kabul edilmek için bunu baştaca koz olarak öne sürüyormuş. Aleksandra Semyonovna'nın fikri Nelly'yi durum düzelene kadar yanlarında alıkoyup bir yandan da bana haber vermekmiş. Ama Filip Filipic bunu kesin olarak reddetmiş. Küçük kaçağı hemen bana geri getirmesini emretmiş. Aleksandra Semyonovna yolda Neli'yi öpmüş, sevmiş. O da daha çok ağlamaya başlamış. Ona bakarak Aleksandra Semyonovna da ağlamış. Böylece yol boyunca ağlamış durmuşlar. Aleksandra Semyonovna gözyaşları arasında ''Niçin, ama niçin orada kalmak istemiyorsun Neli? Seni hırpalıyor mu?'' diye sormuş. ''Yok, hırpalamıyor.'' ''Peki neden öyleyse?'' ''İşte, evimde oturmak istemiyorum, yapamıyorum.'' Ona karşı kötüyüm, huysuzum ama o iyi. Siz de kötü olmayacağım. Çalışacağım. Neli istiri buranla tutulmuş gibi ağlayarak konuşuyormuş. Neden o huysuzluk ediyorsun Neli? İşte gözlerini silen Aleksandra Semyonovna ağzından işte'den başka bir şey alamadım diye bitirdi. Ne savallı çocuk bu? Sarı süysünden mi öyle? Ne dersiniz Ivan Petrovich? Neli'nin yanına gittik. Yüzünü yastığa gömmüş ağlıyordu. Yanına diz çöküp ellerini öpmeye başladım. Ellerini çekerek daha şiddetli ağlamaya başladı. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Tam o sırada, ''Merhaba Ivan, seninle biraz görüşmek istiyordum.'' diye ihtiyar çıka geldi. Beni diz çökmüş halde görünce şaşırdı. Hepimize baktı. İhtiyar son zamanlarda hep hastaydı. Solmuş, çökmüştü ama birisine meydan okurcasına kendini zorluyor, hastalığına önem vermiyordu. Enne Endreyevna'nın sözünü dinlemiyor, yatmaya bir türlü razı olmayarak işlerinin peşinde koşuyordu. Aleksandra Semyonov'la ihtiyarı dikkatli bir bakışla sözdükten sonra, ''Şimdilik hoşça kalın. Filip Filip hiç bir an önce eve dönmemi emretti. İşimiz var. Akşam olunca gene uğrar. Bir iki saat kalırım.'' İhmenev aklının başka yerde olduğunu gösteren bir şekilde, ''Kim bu?'' diye sordu. Kim olduğunu söyledim. ''Ya bir iş için geldim sana Ivan. İşin ne olduğunu bildiğim için onu bekliyordum. Evine götürmek için Nelly'yi benden tekrar isteyecek hem de onunla konuşacaktı. Anna Endreyevna öksüz kızı evine almayı kabul etmişti. Bunu gizli bir konuşmadan sonra sağladım. Kendisine babası tarafından reddedilen bir kadının Çocuğunun gözü önünde bulunmasının Nikolay Sergei için düşüncelerinde değişiklik yapabileceğini söyledim. Fikrimi öyle canla başla savundum ki Öksüz'ü evine almak için bu sefer Enna Endriyevna kocasını sıkıştırmaya başladı. İhmenev bu işi seve seve üzerine aldı. Önce Enna Endriyevna'sının istediğini yerine getireceğine memnundu. Ayrıca Nikolay Sergei için kendine göre bazı düşünceleri vardı. Ama ileride bunlardan daha çok söz edeceğim. Neli'nin ihtiyar İhmen evi daha ilk görüşte sevmediğini söylemiştim. Sonraları adını duyar duymaz yüzünü nasıl nefretle buruşturduğuna dikkat etmiştim. İhmen ev işe kestirmeden girdi. Yüzü koyun yatmaya devam eden Neli'ye yaklaşarak elini tuttu. Onların kızı olarak evine gelmek isteyip istemediğini sordu. Bir kızım vardı dedi. Onu canımdan çok severdim ama aramızda yok artık. Öldü. ''Evimde ve kalbimde yerini almak ister misin?'' Kuru, kızarmış gözlerinde bir yaş damlası parladı. Neli başını kaldırmadan, ''Hayır, istemem.'' diye cevap verdi. ''Neden yavrum? Kimsen yok. İvan'ın yanında sürekli olarak kalamazsın. Biz de kendi evinde gibi olursun. İstemem. Çünkü siz kötü bir adamsınız.'' Başını kaldırdı. İhtiyarın karşısında yatanda doğrularak, ''Evet, kötü.'' Kötü bir adamsınız, diye tekrarladı. Ben de kötüyüm, herkesten kötüyüm ama siz benden de kötüsünüz. Neli bunu söylerken sarardı. Gözleri alevlendi. Titreyen dudakları bir anda soldu, Ağzı heyecandan çarpıldı. İhmenev ona şaşkınlıkla baktı. Evet, benden de kötüsünüz. Çünkü kızınızı bağışlamak istemiyorsunuz. Onu büsbütün unutup başka bir çocuk almak istiyorsunuz. İnsan öz çocuğunu unutabilir mi? Beni sevebilecek misiniz sanki? Bana her bakışta size yabancı olduğumu şimdi unuttuğunuz kızınızın bir köşede yaşadığını hatırlayacaksınız. Acımasız adam, acımasız insanların yanına gitmek istemiyorum ben. Gitmem. Neli'yi hıçkırdı. Acele bir bakışla beni süzdü. Öbür gün Paskalya. İnsanlar o gün öpüşüp kucaklaşır. Birbirleriyle barışıp suçlarını bağışlarlar. Ben her şeyi biliyorum. ''Yalnız siz, siz, öf, kalpsiz adam, gidin buradan.'' Acı acı ağlamaya başladı. Söyleyeceklerini çok önceden hazırlamış olmalıydı. İhmen evin onu çağırmaya geleceğini tahmin edip bunları bir bir söylemeye karar vermişti. İhtiyar şaşırdı, sapsarı kesildi. Yüzünde acı belirdi. Neli çılgın bir öfkeye kapılarak ''Hem ne diye herkes benimle uğraşıyor?'' diye bağırdı. ''Ne diye? İstemiyorum.'' ''Sokağa çıkıp dileneceğim.'' Elimde olmadan ''Aman Neli, neler söylüyorsun yavrum?'' diye atıldım. Ama karışmam öfkesini daha çok körükledi. Hıçkırıklar arasında ''Evet, sokak sokak dolaşır dilenirim de burada kalmam.'' diye bağırıyordu. Annem de dileniyordu. ''Ölürken bana fakir ol, sadaka iste, dilenmek ayıp değil, yalnız bir kişiden isteme.'' demişti. ''Herkesten isterim, herkesten, bir adamdan değil.'' ''Daha küçüğüm ben. Kendi kendime nasıl bakarım? Elimi açar. Herkesten dilinirim. İstemem. istemem. Kötüyüm. Ben herkesten kötüyüm. Bu kadar kötüyüm işte.'' Neli birdenbire masadan bir çay fincanını kaptığı gibi yere fırlattı. ''Kırıldı işte. Oh!'' Zafer ve küçümsemeyle bana bakarak ''Topu topu iki fincanınız var.'' diye ilave etti. ''Öbürünü de kıracağım. O zaman çayınızı neyle içeceksiniz bakalım?'' korkunç bir hali vardı. Çılgınca öfkesinden zevk alırken bir yandan da hareketlerinin ayıp ve çirkin olduğunu anlıyor ama devam etmek için kendini kışkırtıyordu. Bu kız hasta Ya da bunu, bunun nasıl bir çocuk olduğunu ben anlamıyorum. Hoşça kal. İhmen ev şapkasını alarak elimi sıktı. Bitkin bir hali vardı. Neli'nin hareketi çok ağırdı. Fena halde öfkelendi. İkimiz yalnız kalınca ona hiç acımadın mı Neli? diye bağırdım. Utanmadın mı? Evet, iyi yürekli değilsin. Gerçekten kötü bir çocuksun. Şapkamı almadan ihtiyarın peşinden fırladım. Onu sokak kapısına kadar geçirip bir iki teselli sözü söylemek istiyordum. Koşarak merdivenden inerken Neli'nin azarladığım için sararan yüzünü görür gibiydim. İhmen eve ulaştım. Acı acı gülümsedi. Zavallı çocuğu çok incitmişler. Emin ol, onu da kendine göre bir derdi var İvan. Yetmiyormuş gibi ben de derdimi dökmeye başladım. Yarasını deştim. Tok açın halinden anlamaz derler. Ben bazen aç olanlar da birbirini anlamaz derim. Haydi hoşça kal. Konuşacak oldum ama ihtiyar sadece elini salladı. Sinirli bir halle, ''Beni teselli etmeyi bırak da seninkini kolla. Bir daha kaçmasın.'' diye seslendi. Tekrar kaçacak gibi görünüyor. İhmene bastonunu taşlara çarparak hızlı adımlarla uzaklaştı. Sözlerinin bir kehanet gibi gerçekleşeceğini tahmin etmemişti herhalde. Eve dönüp Nelly'nin yerinde yerler estiğini görünce ne hale geldiğimi anlatamam. Antreye koştum. Merdivenin her tarafını arayıp seslendim. Hatta komşulara uğrayıp sordum. Tekrar kaçtığına inanamıyor, inanmak istemiyordum. Hem nasıl kaçabilirdi? Evin yalnız bir sokak kapısı vardı. İhmen evle konuşurken önümüzden geçmesi gerekirdi. Ama sonradan aklıma geldi. Neli, katlardan birine çıkarak merdivenin bir yanına saklanmış, ben içeri girince sokağa kaçmış olmalıydı. Bu yüzden karşılaşmamıştık. Henüz pek uzağa gitmiş olamazdı. Merak, endişe içinde sokağa koştum. Her ihtimale karşı kapıyı kilitlemedim. İlk olarak mozdobı evlere gittim. Evde yoklardı.'' Bıraktığım bir iki satırla başıma gelen yeni belayı haber verdim. Neli onlara gelirse hemen bildirmelerini rica ettim. Oradan doktora gittim. Onu da bulamadım. Hizmetçisi Neli'nin sabahki gelişinden sonra bir daha uğramadığını söyledi. Ne yapacaktım? novaya bile gittim. Tabutçunun karısından, ev sahibesinin bir olay yüzünden üç gündür karakolluk olduğunu, Neli'yi o gece yaşananlardan sonra bir daha görmediklerini öğrendim. Yorgun, bitkin halde yeniden mozdovi evlere koştum. Durum değişmemişti. Evde kimsecikler yoktu. Mektubum hala masanın üzerindeydi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Geç saatte üzüntüden bitkin halde eve dönüyordum. Sabah bana haber yolladığı için o gece Natasha'ya gitmem gerekiyordu. Bütün gün ağzıma bir lokma yiyecek koymamıştım. Neli aklıma geldikçe üzüntüden bunalıyordum. Nedir bu? Hastalığının garip bir tepkisi mi? Yoksa delirdi mi? Çıldırıyor mu? Tanrım, nerede şimdi? Nerede bulacağım onu? diye düşünüyordum. Kendi kendime bunları mırıldanırken ansızın birkaç adım ötede köprü Neli'yi gördüm. Sokak fenerinin altında durmuştu. Beni görmüyordu. Ona doğru koşacak oldum, sonra durdum. Şaşkınlıkla ne işi var burada diye kendi kendime sordum. Artık gözden kaybetmeyeceğime emin olduğum için ne yapacağını öğrenmeye karar verdim. On dakika kadar bekledim. Neli durduğu yerde yoldan geçenlere bakıyordu. Nihayet iyi giyimli bir ihtiyar görünce ona sokuldu. Adam yürümeye devam ederken cebinden bir şey çıkarıp ona uzattı. Neli başını eğerek teşekkür etti. O andaki duygularımı anlatamam. Kalbim acıyla sızladı. Sanki çok sevdiğim, üzerine toz kondurmaya kıyamadığım bir varlık çamura düşürülmüş, hakarete uğramıştı. Gözlerimden yaşlar boşandı. Zavallı Neli içindi bu gözyaşları. Öte yandan içimde büyük bir öfke kabardığını hissettim. Kimsesiz, sokağa atılmış bir çocuk değildi. Kaçarak bıraktığı kimseler ona kötü davranan insanlar değil, onu seven, gözünün içine bakan dostlarıydı. Yaptıklarıyla birilerini hayrete düşürmek ya da korkutmak istiyor gibiydi. Ruhunda hala fark edemediğim gizli köşeler vardı. İhmen ev haklıydı. Neli ağır bir hakaret uğramıştı. Yaraları henüz pek tazeydi. Gizemli halleriyle bizlerden korunmak için gösterdiği güvensizlikle sanki yaralarını deşmek istiyordu. Yani kısacası üzüntüsünü körüklemenin verdiği acılardan zevk alıyordu. Bu zevk bana da yabancı değildi. Kaderin baskısı altında ezilen kaç insan uğradıkları haksızlığın üstüne üstüne gitmekten acı bir zevk duyarlar. Ama Nelly'nin uğradığı haksızlık neydi acaba? Kaprisleriyle, delice halleriyle bizi şaşırtmak, korkutup meydan okumak istiyordu galiba. Ama hayır, o da değildi. Şu anda yalnızdı. Dilenirken bizden onu gören kimse yoktu. Bunu gerçekten zevk aldığı için mi yapıyordu? Dilendiği parayı ne yapacaktı acaba? Nelly bir süre sonra köprüden indi. Pırıl pırıl aydınlık bir pencerenin önüne gelip topladığı parayı saymaya başladı. On adım kadar uzaktan onu seyrediyordum. Elinde epey para vardı. Belli ki sabahtan beri dileniyordu. Parayı avucunda sımsıkı tutarak sokağın karşı tarafına geçti. Bir bakkal dükkanına girdi. Ben de dükkanın açık kapısına yaklaştım. Neli'nin ne yapacağını beklemeye başladım. Tezgahın üzerine parayı bıraktığını, ona bir çay fincanı uzattıklarını gördüm. Demin İhmen evle bana ne kadar huysuz olduğunu göstermek için kırdığı fincana çok benzeyen sade bir fincandı. 5-10 köpek değerinde belki daha da ucuz bir şeydi. Satıcı fincanı kağıda sarıp bağladı. Neli'ye verdi. O da memnun bir halle dükkandan acele acele çıktı. Beklediğim yere yaklaşınca Neli diye seslendim. Neli. Titreyen yüzüme baktı. Fincan elinden kayarak kaldırıma düştü. Kırıldı. Neli'nin yüzü solgundu. Ama yüzüme bakıp her şeyi gördüğümü anlayınca birdenbire kızardı. Çok utanmanın verdiği bir kızarmaydı bu. Elinden tutarak onu eve götürdüm. Yolumuz uzun değildi. Eve varıncaya kadar hiç konuşmadık. İçeri girince sandalyeye oturdum. Neli yüzü az önceki gibi soluk, yere bakarak düşünceli düşünceli karşımda duruyordu. Utancından yüzüme bakamıyordu. ''Demek dileniyordun, öyle mi Neli?'' ''Evet'' diye fısıldadı. Başını iyice eğdi. ''Demin kırdığın fincan almak için mi yaptın?'' ''Evet.'' ''Peki ama...'' ''Bu fincan için sana bir şey dedin mi? Azarladım mı seni? Ne kadar gereksiz bir gururla hareket ettiğinin farkında mısın Neli? Ayıp değil mi? Hiç mi?'' Duyulur duyulmaz bir sesle ''Ayıp'' diye mırıldandı. Yanağından iki damla yaş süzüldü. ''Ayıp ya'' diye tekrarladım. ''Sana karşı bir suçum varsa beni bağışla. Barışalım Neli.'' Yüzüme baktı. Kollarımı atıldı. O anda Aleksandra Semyonovna hızla içeri daldı. ''O ne? Evde mi?'' Gene mi? Ah Neli, Neli, nedir bu yaptıkların? Neyse, gelmiş ya, çok şükür. Nerede buldunuz onu İvan Petrovich? Aleksandra Semyonovna'ya sormaması için gözlerimle işaret ettim. Hemen beni anladı. Sustu. Hala için için ağlayan Neli ile şefkatle vedalaştım. İyi kalple Aleksandra Semyonovna'yı ben dönünceye kadar kalması için kandırdım. Hemen Natasha'ya koştum. Çok geç kalmıştım. Natasha ile konuşacak birçok şey olduğu halde bir süre Neli'den söz ettim. Olanları anlattım. Natasha anlattıklarımdan çok etkilendi. Biraz düşündükten sonra ''Sana bir şey söyleyeyim mi Vanya?'' dedi. ''Bana kalırsa o seni seviyor.'' ''Ne dedin?'' ''Ne sevmesi?'' ''Baya sevgi. Kadın sevgisinin başlangıcı bu.'' ''Daha neler? O bir çocuk Natasha.'' ''On dördüne basmış bir çocuk. Bütün öfkesi, sevgisini anlamamandan doğuyor.'' Ama belki henüz kendisi de duygularının farkında değildir. Bu da olabilir. Yalnız öfkesi birçok bakımdan çocukça olmasına rağmen ciddi ve acı. Her şeyden önce beni kıskanıyor. Beni çok seviyorsun. Herhalde evde yalnız beni düşünüyor, benden söz ediyor, onunla az ilgileniyorsun. Bunun farkına varınca kırılıyor. Belki seninle konuşmak, dertleşmek istiyor ama beceremiyor, utanıyor. Kendinden emin olamıyor. Konuşmak için uygun anı bekliyor. Ama sen bunun farkına varamıyor, hemen bana geliyorsun. Çocuk hastayken bile onu günlerce yalnız bıraktın. Bu yüzden ağlıyor, seni arıyor. Onu en çok üzen de senin bunu anlamaman. Şimdi de böyle bir anda benim yüzümden onu bıraktın. Görürsün, yarın yine hasta olacaktır. Nasıl bıraktın onu Vanya? Hemen git. Bırakmazdım ama... Doğru, gelmeni ben istedim. Git canım, hemen git. Tamam, gidiyorum ama söylediklerinin hiçbirine inanmadım tabii. Bunlara inanmamakta haklısın. Yalnız Nelly'nin hayatını iyice düşünürsen bana hak verirsin. O bizim gibi büyümemiş. Her şeye rağmen eve çok geç döndüm. Aleksandra Semyonovla Nilin'in yine çok ağladığını ve gözyaşları arasında uyuduğunu anlattı. Sonra, artık ben gidiyorum Ivan Petrovich, dedi. Filip Filip hiç öyle emretti. Zavallıcık, evde bekliyor beni. Ona teşekkür ettim ve Neli'nin yanına oturdum. Neli'yi böyle bıraktığıma kendim de üzülüyordum. Gece geç saatlere kadar başucunda oturarak düşünceye daldım. Ama önce şu iki hafta içinde olup bitenleri anlatmam gerekli. Prensle o geceki konuşmamızdan sonra birkaç gün sürekli Natasha için korku ve endişe duydum. Kendime durmadan, şu alçak prens neyle tehdit ediyor, nasıl ölç almak istiyor diye soruyor, çeşitli tahminler arasında bocalıyordum. Sonunda tehditlerin asılsız olmadığına Natasha'nın Aloşa ile olan ilişkisini kesmedikçe gerçekten başına belaya sokabileceğine inandım. Uyuşuk, kötü ruhlu, kinci, çıkarcı bir adam diye düşünüyordum. Uğradığı hakareti unutup öç almak fırsatını kaçırmaz. İstediği açıktı. Oğlunun Natasha'dan ayrılmasını arzuluyordu. Benden de duygulu bir olay olmaması için Natasha'yı bu ayrılığa hazırlamamı bekliyordu. Ama prens en çok bu sırada Alyosha'yı kırmamayı, sevecen davranarak saygısını kaybetmemeyi düşünüyordu. Buna ileride Katya'nın parasına sahiplenmek için ihtiyacı vardı. Natasha'yı yakında gerçekleşecek bu ayrılığa hazırlamak görevini yerine getirmeden önce onda büyük bir değişiklik fark ettim. Bana olan iştenliğinden eser kalmamıştı. Ayrıca bir güvensizlik içindeydi. Endişeli bir hali vardı. Seselli sözlerim onu çok üzüyor, sorularım hoşuna gitmiyor, hatta kızdırıyordu. O günlerde ağzımı açmaya cesaret edemiyor, sadece oturduğum yerden onu izliyordu. Kollarını kavuşturmuş, mahzun, solgun bir yüzle odanın bir köşesinden öbür köşesine dolaşıyor, kendi dünyasına öyle dalıyordu ki varlığımı bile unutuyordu. Yanlışlıkla da olsa göz göze gelmekten kaçınıyordu. Yüzünde birdenbire sinirli bir hoşnutsuzluk beliriyor, başını hızla başka yöne çeviriyordu. Halinden yakında gelecek ayrılığı düşündüğünü anlıyordum. Bunu sakince, üzüntü duymadan düşünmesine olanak yoktu. Gene de ayrılmaya karar verdiğine kesin olarak emindim. Diğer yandan, ümitsiz kederinden acı duymamak elimde değildi. Ürküyordum. Çoğu zaman cesaretim yoktu. Korku ve endişeyle bu işin sonunun ne olacağını bekliyordum. Natasha'nın bana karşı takındığı soğuk, sert tavırları üzülmekle beraber bu durumun sadece duyduğum kederin, acının tepkisi olduğunu anlıyordum. Bana olan bağlılığına emindim. Dışarıdan gelen her karışmaya hiddet ve nefretle karşı koyuyordu. Zaten böyle durumlarda bizi en çok sırlarımızı bilen en yakın dostlarımızın etkilemeye çalışmaları kızdırır. Yalnız Natasha'nın son dakikada gene bana gelip teselli bende arayacağına hiç şüphem yoktu. Onu daha fazla üzüp heyecanlandırmamak için prensle konuştuklarımızı anlatmadım. Yalnız söz arasında Kontes'e birlikte gittiğimizi, prensin son derece adi bir adam olduğunu daha iyi anladığımı söyledim. Natasha bu konuyla ilgilenmedi. Buna çok memnun oldum. Ama ile görüşmemizi can kulağıyla dinledi. Ondan sonra da bir daha Katya'dan söz etmedi. Yalnız solgun, yüzü pembeleşti. O gün her zamankinden heyecanlı göründü. Katya hakkında hiçbir şey saklamamış, üzerimde çok iyi bir etki bıraktığını açıkça söylemiştim. Saklamanın ne yararı vardı zaten? Natasha bunu hemen anlayarak bana kızacaktı. Bu konuyla ilgili soru sormanın onun için ne kadar güç olduğunu düşünerek elimden geldiği kadar ayrıntılarıyla anlattım. Kayıtsızlık maskesiyle rakibin özellikleri hakkında bilgi toplamak kolay değildi. Alyosha'nın, prensin kesin kararıyla köye giden Kontes ile Katya'ya eşlik etmek zorunda olduğunu henüz bilmediğini sanıyordum. Bu acı haberi ona elimden geldiği kadar yavaş yavaş anlatmaya hazırlanırken, Natasha daha ilk sözümde beni durdurdu. Teselliye ihtiyacı olmadığını, beş gündür neler olduğunu çok iyi bildiğini söyledi. Şaşkınlıkla, ''Ulu tanrım, kimden duydun bunları?'' diye bağırdım. ''Alyosha'dan.'' ''Ne? Hemen söyledi ha?'' ''Evet.'' Artık her şeye hazırım manya. Natasha'nın hali bana bu konu üzerinde daha fazla konuşmamam gerektiğini açıkça gösteriyordu. Alyosha Natasha'ya oldukça sık ama hep ayaküstü birkaç dakika için uğruyordu. Yalnız ben yokken bir kere uzun süre oturmuştu. Daima mahzun bir halde gelip Natasha'ya ürkek, duygulu gözlerle bakıyordu. Ama Natasha onu öyle candan karşılıyordu ki hemen olanları unutup veriyordu. O sıralar bana daha sık sık, hemen hemen her gün uğramaya başlamıştı. Duruma gerçekten son derece üzülüyor, bir an bile kederiyle baş başa kalamıyor, teselli aramak için bana koşuyordu. Ne diyebilirdim ona? O zaman da soğukluğumdan, kayıtsızlığımdan, hatta ona karşı nefret duyduğumdan yakınıp Natasha'ya gidiyor, onu da teselli arıyordu. Natasha'nın köye gideceğini bildiğini söylediği gün, Alyosha taşkın bir kederle bana gelerek boynuma sarıldı. Çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya başladı. Ses çıkarmadan konuşmasını bekledim. ''Ben bir alçağım, adi bir adamım Vanya.'' diye başladı. ''Beni kendimden kurtar ne olursun. Alçağın, adinin biri olduğum için değil, Natasha'nın benim yüzümden mutsuz olmasına ağlıyorum. Onu öylece bırakıp gidiyorum. Vanya, dostum, söyle, sen benim yerimde olsan ne karar verirdin? İkisinden hangisini, Katya'yı mı yoksa Natasha'yı mı daha çok seviyorum?'' Bilemem Alyosha. Buna ancak sen karar verebilirsin. Onu demek istemedim Manya. Böyle bir şey soracak kadar budala değilim. Ama bir türlü içinden çıkamıyorum. Belki sen dışarıdan görerek benden daha iyi karar verebilirsin. Tam anlamıyorsan bile tahminini söyle. Bana kalırsa Katya'yı daha çok seviyorsun. Sana öyle geliyor. Hayır, hayır, hiç de değil. Bilemedin. Natasha'ya sonsuz bir sevgiyle bağlıyım. Onu dünyada kıramam. ''Bunu Katya'ya da söyledim. Bana hak verdi. Neden susuyorsun? Hem gülüyorsun. Ah Vanya, nasıl bunaldığımı gördüğün halde teselli edeyim demiyorsun. Hoşçakal.'' Koşarak odadan çıktı. Konuşmayı sessizce, şaşkın şaşkın dinleyen Neli'nin son derece etkilendiği belliydi. Neli o sıralar hastaydı. Yatakta yatıyor, ilaçlarına devam ediyordu. Alloşa onunla hiçbir zaman konuşmaz, en ufak bir ilgi göstermezdi. İki saat sonra Alyoş'a tekrar döndü. Sevinçli haline hayret ettim. Gene beni kucakladı. Sorun bitti diye bağırdı. Bütün anlaşmazlıklar sona erdi. Sizden ayrılınca doğruna taşaya gittim. Çok üzgündüm. Onu görmeden yapamayacaktım. Girer girmez yere kapandım. Ayaklarını öpmeye başladım. Bu benim için dayanılmaz bir ihtiyaçtı. Yapmasam üzüntüden ölürdüm. Beni sessizce kucaklayarak ağlamaya başladı. Bunun üzerine açıkça Katya'yı ondan çok sevdiğimi söyledim. Ne yaptı? Ses çıkarmadı. Sadece beni okşuyor, teselli ediyordu. Bu kadar. Teselli etmesini biliyor Ivan Petrovich. Ah! Ona bütün derdimi döktüm. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Katya'yı çok sevdiğimi ama kimi seversem seveyim, onsuz yapamayacağımı açıkladım. Öyle Vanya. Natasha'sız bir gün bile yaşayamam ben. Bunu biliyorum. Bu yüzden hemen evlenmeye karar verdik. Yalnız Büyük Perhiz ayında olduğumuz için nikahı köye gitmeden önce kıyamayacağız. Ben dönünce Haziran başında yaparız en iyisi. Babamın izin vereceğine hiç şüphem yok. Katya'ya gelince ne çıkarsan ki? Nataşasız yaşayamam ben. Evlenir Katya'nın yanına gideriz. Zavallı Nataş'a bu koca çocuğu avutmak, itiraflarını dinlemek, saf mencilin huzuru için bir de evlenme masalı uydurmak ona kim bilir ne acı gelmişti. Alloşa gerçekten birkaç gün içinde yatıştı. Zaten Natasha'yı sık sık araması sırf güçsüzlüğü yüzünden, üzüntüye tek başına göğüs gerememesinden ileri geliyordu. Ayrılık zamanı yaklaşınca gene allak bullak oldu. Gözyaşı dökmeye başladı. Sık sık bana gelerek derdini anlatıyordu. Son zamanlarda Natasha'ya değil bir buçuk ay bir gün bile bırakamayacak kadar bağlanmıştı. Son dakikaya kadar ayrılmalarının bir buçuk aydan fazla sürmeyeceğine, dönüşünde Natasha ile evleneceğine emindi. Natasha'ya gelince, o da kaderinin değiştiğini, Alloşan'ın ona bir daha dönmeyeceğini, bunun böyle olması gerektiğini anlamıştı. Ayrılık günü geldi çattı. Natasha hastaydı, sararmıştı. Bakışı hummalı, dudakları ateşten kupkuruydu. Arada bir şeyler mırıldanıyor, bazen çabuk, keskin bir bakışla beni süzüyordu. Ağlamıyor, sorularıma cevap vermiyordu. Alyosha'nın çınlayan sesini duyar duymaz bütün vücudunu saran bir ürpertiyle, alevlenmiş bir yüzle ona atılıyordu. Boynuna sarılıp titreyerek öpüyor, gülüyordu. Alyosha onu hasret dolu bir bakışla süzdükten sonra bazen merakla sağlığını soruyordu. Sonra çabuk döneceğini, döndüğünde evleneceklerini söyleyerek teselli ediyordu. Natasha bütün çabasıyla kendine hakim olmaya çalışıyor, gözyaşını bastırıyordu. Alyosha'nın yanında ağlamazdı. Bir ara Alyosha ona dönünceye kadar yetecek miktarda para bırakacağını, bunun için merak etmemesini, babasının yol için fazla para vereceğini söyleyecek oldu. Natasha kaşlarını çattı. Yalnız kaldığımız zaman ben de her olasılığa karşı ayrılmış ona ait 150 ruble olduğunu söyledim. Paranın nereden geldiğini sormadı. Bu konuşmayı Alyosha'nın yola çıkmasından iki gün önce Natasha ile Katya'nın ilk ve son görüşmelerinden hemen önce yapmıştık. Katya Alyosha ile gönderdiği bir mektupta Natasha'dan ertesi gün onun evinde ziyaret etmek için izin istiyordu. Ayrıca bana da bir mektup yolladı. Natasha ile görüşürken benim de orada olmamı rica ediyordu. Saat 12'de her ne olursa olsun Natasha'da bulunmaya karar verdim. Ama o sıralar Nelly'den başka ihmen evlerle de ilgileniyordum. Bu işler daha bir hafta önce ortaya çıkmıştı. Bir sabah Enna Endirevna'dan haber geldi. Beni son derece önemli bir iş için hemen çağırıyordu. Hemen evlerine gittim. İhtiyar kadın evde yalnızdı. Endişe içinde, korku ve heyecandan tir tir titreyerek odasında geziniyor kocasının gelmesini bekliyordu. Ne olduğunu, neden bu kadar telaşlandığını sorunca her zamanki gibi cevabı kolay kolay alamadım. Ama duruma göre her dakikanın önemi vardı. Onları öksüz bıraktığım, niçin gelmediğim, aramadığım günlerde neler olduğu gibi asıl meseleyle ilgili olmayan sistemlerden sonra Nikolay Sergei için son 3 gün içinde geçirdiği tarife sığmaz heyecandan söz açtı. Bambaşka bir adam oldu. Gece benden gizli odasında ikonun önünde diz çöküp dua ediyor. Uykuda sayıklıyor. Gündüzleri aklı yerinde değilmiş gibi bir hali var. Dün yemekte çorba içerken yanındaki kaşığı aradı durdu. Bir şey sorunca sorumla hiç ilgili olmayan cevaplar veriyor. Sık sık evden çıkıyor. İşim var, avukatımla görüşmeye gidiyorum diyor. Bugün de odasına kapandı. Davaya dair önemli bir belge hazırlayacağım dedi. Önündeki kaşığı görmeyen adam önemli belgeyi nasıl hazırlar Tanrı bilir. ''Anahtar deliğinden gözetledim. Gerçekten oturmuş, bir şeyler yazıyor, bir yandan da iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Kendi kendime bu ne biçim belge dedim. Yoksa İhme Nevkamız elimizden gittiği için mi üzülüyor? Tam o sırada seninki masadan fırladığı gibi kalemi bir köşeye attı. Yüzü kıpkırmızı, gözleri ateş saçarak şapkasını kaptı. ''Doğru sokağa. Birazdan gelirim enlendir yerine.'' dedi. Gitti. Hemen yazı masasına koştum. Masanın üstü davaya ait bir yığın evrakla dolu. Elimi sürdürmez bunlara. Kaç kere bırak da biraz kaldırıp masanın tozunu alayım dedim ama laf anlatamadım. Bağırır, ellerini kollarını sallamaya başlar. Doğrusu Petersburg'a geldiğinden beri çok sabırsız ve şamatacı oldu. Ne diyordum? O gider gitmez hemen yazı masasına koştum. Aramaya başladım. Az önce yazdığı kağıdı bulmaya çalışıyordum. Yanında götürmediğini iyi biliyordum. Masadan kalkarken başka kağıtların altına soktuğunu tahmin ettim. Kağıtları karıştırınca bak ne buldum İvan Petroviç Bak iki gözüm. Enne Endreyevna bana bir mektup uzattı. Sayfanın biri yarısına kadar, yer yer okunamayacak kadar karalamalarla, çiziklerle dolu bir şekilde yazılmıştı. Zavallı ihtiyar. Ne yazdığı, kime yazdığı daha ilk satırdan anlaşılıyordu. Bu Natasha'ya, sevgili Natasha'sına mektuptu. Şefkatli sözlerle dolu mektubunda kızını bağışlıyor, eve çağırıyordu. Biraz karışık, yer yer silinmiş mektubu baştan sonuna kadar okumak güçtü. Yalnız, içinden taşan ve ihmen eve ilk satırları yazdıran sıcak duyguların hemen bambaşka bir şekle dönüştüğü açıkça anlaşılıyordu. İhtiyar kızına sitem yağdırmaya başlıyor, uzun uzun, hararetle işlediği suçtan söz ediyordu. Gittikçe artan bir öfkeyle inatçılığıyla duygusuzluğunu, annesiyle babasına indirdiği darbeyi yüzüne vuruyordu. Kibirli oluşu yüzünden onu beddua ile tehdit ettikten sonra mektubunu hemen itiraz etmeden eve dönmesini emrederek bitiriyordu. Belki o zaman kendi evimizde tamamen isteklerimize uyarak örnek bir hayat sürerken bağışlanabilirsin belli ona ilk satırları yazdıran duygusallığını, zayıflık sayarak utanmış, gururuna yedirememiş, mektubunu öfke ve tehditlerle bitirmişti. Anne Endriyevna kollarını kavuşturmuş karşımda duruyor, mektubu okuduktan sonra ne söyleyeceğimi endişeyle bekliyordu. Her şeyi açıkça, düşündüğüm gibi söyledim. Kocası Natasha'nın özlemine dayanamıyordu. Onları bir an önce barıştırmak gerekti. Ama bu da duruma bağlıydı tabi. Ama ihtiyarı baştan sarsıp kederlendiren bu davanın üzücü bir şekilde sonuçlanması, prense yenilip mahkeme kararını aldıktan sonra duyduğu acı, isyan çok doğaldı. İnsan ruhu böyle hallerde bir dert ortağı ihtiyacı duyar. İhmin evde dünyada en çok sevdiği varlığı her zamankinden daha çok özlemişti. Bununla beraber başka bir neden de olabilirdi. Natasha'yı takip ettiği için ona ait her şeyi biliyordu. Bu yüzden Alyosha'nın onu yakında bırakacağını duymuş olabilirdi. Genç kızın halini, kendisini onun yerine koyarak teselliye ne kadar ihtiyacı olduğunu anlıyordu. Ama gene de kızının onu küçük düşürdüğünü unutamıyordu. Bir de Natasha ilk adıma atmadığına göre belki onları düşünmediği, düşünmediği için de barışmak ihtiyacı duymadığı aklına gelebilirdi. Düşüncelerimi şöyle bitirdim. Bence Nikolay Sergei için kafasında bunlar var. Mektubu bu yüzden tamamlamamış. Hele bundan sonra yeni hareketlerle karşılaşırsa barışmaktan yine vazgeçebilir. İhtiyar kadın beni dinlerken ağlıyordu. Sonunda Natasha'ya hemen gitmem gerektiğini, geç kaldığımı duyunca kendini toparladı. En önemlisini unuttuğunu söyledi. Mektubu kağıt yanının altından çekerken üzerine yanlışlıkla hokkayı devirmişti. Gerçekten kağıdın bir ucunda büyük bir mürekkep lekesi vardı. Kocası kağıtların karıştırıldığını, mektubun okunduğunu anlayacak diye kadıncağızın ödü kopuyordu. Korkusu yersiz değildi. İhmenev sırrını bildiğimiz için utanç ve öfkesinden kinlenip, gururu yüzünden kızını bağışlamayı geciktirebilirdi. İyice düşündükten sonra ihtiyar kadını yatıştırdım. Nikolay Özergeyiç mektubu bırakıp masadan kalkarken çok heyecanlı olduğu için böyle ufak tefek şeyler hatırında kalmış olamazdı. Mektubu kendisinin lekelediğini zannedecekti. Enna Endreyevna'yı böylece teselli ettikten sonra mektubu usulca aynı yere koyduk. Çıkarken bu sefer ciddi olarak Nelly'den söz açmak geldi aklıma. Mutsuz Öksüz'ün annesinin de babası tarafından reddedilmesi ihtiyar kadını ilgilendirebilirdi. Nelly'nin hayatına, annesinin ölümüne ait acıklı hikayenin kadını etkileyeceğini düşündüm. Zemin hazırdı zaten. Evlat hasreti, incinmiş gurura yavaş yavaş hakim olmaya başlıyordu. Son bir hamle, bir neden eksikti. Bunu Neli yapacaktı. Anna Endreyevna beni can kulağıyla dinliyordu. Yüzünde sevinç, ümit pırıltıları belirdi. Bunu neden daha önce anlatmadığım için azarladı. Sonra Neli'ye ait bir sürü soru sordu. Çocuğu evlerine almak için kocasına rica edeceğini söyledi. Neli'ye adeta ısınmaya başlamıştı. Hasta olduğuna üzüldü. Kilerden bir kavanoz reçel çıkardı. Doktor param olmadığını düşünerek bana 5 ruble verdi. Parayı almadım. Neli'nin elbise ve çamaşıra ihtiyacı olduğunu söyledim. Bunun için yararlı olabileceğini öğrenince memnun oldu. Sandığının başına geçerek giysilerini karıştırmaya, öksüzün işine yarayacakları ayırmaya başladı. Ben de Natasha'ya gittim. Evinin son katındaki merdivenin dönemeçli olduğundan önce de söz etmiştim. Yukarı çıkarken Natasha'nın kapısı önünde birisini gördüm. Adam kapıyı çalmaya hazırlanırken ayak sesini duyunca durdu. Bir kararsızlık içinde inmeye başladı. Son basamakta karşılaştık. İnen ihmen evdi. Merdiven gündüz bile karanlıktı. Yol vermek için duvara çekilerek beni dikkatli bir bakışla süzdü. Gözlerindeki garip parıltıları şimdi bile görür gibiyim. Galiba kızarıp bozarmıştı. Hatta şaşkın bir hali vardı. Kararsız bir sesle, "Oo, sen misin, manya?" dedi. Ben de birisini, bir katibi arıyordum burada. Hep o iş için. Yeni taşınmış buralara. Ama galiba bu evde değil. Yanlış gelmişim. Hoşça kal. Hızla aşağı indi. Sırası gelinceye kadar taşıya bu karşılaşmadan söz etmemeye karar verdim. Ama Alloşa gider gitmez yalnız kalınca bunu yüzde yüz anlatacaktım. O günkü üzüntüler arasında olayın önemini kavrayamayabilirdi. Ama ayrılıktan sonra keder ve acı, ümitsizlik içindeyken bunu bambaşka bir ruh haliyle karşılardı. O gün İhmen evlere gitmek için bir şey beni dürttüğü halde vazgeçtim. Beni görmenin ihtiyarın gücüne gideceğini düşündüm. Belki sırf o karşılaşma yüzünden geldiğimizi zannedebilirdi. Aradan üç gün geçtikten sonra uğradım. İhmen ev neşesizdi. Gene de beni oldukça rahat karşıladı. Hep işlerinden söz etti. Bir ara o sırada aklına gelmiş gibi bakışını benden kaçırarak ''Şey, geçenlerde seninle karşılaşmıştık ya, kimdi orada oturanlar? Çok tepelerde oturuyorlarmış. Bir arkadaşım var orada, ona gidiyordum. Ben de katip Astefiye'yi aradım. O evi gösterdiler. Değilmiş ama. ''Ha, sana davadan söz etmiştim. Senato'nun verdiği karar falan filan diye.'' Davadan söz açınca kızardı. Enne Endreyevna'yı sevindirmek için karşılaşma hikayesini ona anlattım. Ama kocasının yüzüne anlamlı anlamlı bakmaması, iç çekip imalı sözler söylememesi, kısacası olayı bildiğini hissettirmemesi için de rica ettim. İhtiyar kadın hayret ve sevinçten ilk anda inanamadı. O da bana Nikolay Sergeiç'e öksüz kızdan söz ettiğini anlattı. Önce çocuğu eve getirmeye bu kadar hevesli görünen İhmenev bu defa nedense ses çıkarmamış. Enna Endriyevna'nın sonraki gün dolambaçlı yollara başvurmadan açıkça kızı eve getirmek için izin istemesini kararlaştırdık. Ama ertesi gün ikimiz de büyük bir korku ve üzüntü geçirdik. İhmenev o sabah davasıyla ilgilenen bir memurla görüşmüş. Memur prensi gördüğünü söylemiş. Prens İhmenevka'ya el koymakla beraber bazı ailevi nedenler yüzünden ihtiyarın gönlünü almak için 10 bin rublayı geri vermek kararında olduğunu belirtmiş. İhmen ev memurdan doğruca bana koştu. Son derece üzgündü. Gözleri öfke doluydu. Beni nedense dışarıya merdiven başına çağırdı. Israrla hemen prense gitmemi, tarafından düelloya çağırmamı istedi. Şaşkınlıktan bir zaman kendimi toparlayamadım. Sonra onu bu işten vazgeçirmeye çalıştım. Ama ihtiyar fenalık geçirecek kadar öfkeliydi. İçeriye su getirmeye koştum. Dönüşte İhmen evi merdivende bulamadım. ''Ertesi gün evlerine gittim. Evde yoktu. Tam üç gün kayıplara karıştı. Üçüncü gün olanı biteni öğrendik. Nikolay Sergeiç benden doğruca prense koşmuş. Evde bulamayınca mektup bırakmış. Mektubunda memura söylediklerini bildiğini, bunu ancak ölümle temizlenecek bir hakaret saydığını, bu alçaklığı yüzünden kendisini düelloya çağırdığını yazmış. Düellodan sıyrılmaya çalışırsa açıkça aşağılayacağını bildirmiş.'' Olayı anlatan Enna Endreyevna'dan kocasının yatağa düşecek kadar heyecanlı, üzgün halde eve döndüğünü öğrendim. Karısına çok candan davranmakla beraber sorduklarının çoğunu cevapsız bırakıyordu. Halinden sabırsızlıkla bir şeyler beklediği anlaşılıyordu. Sonraki gün bir mektup geldi. Ehmenev bunu okur okumaz bir çığlık attı. Başına elleriyle tuttu. Enna Endreyevna korkudan donup kaldı. İhtiyar şapkasıyla bastonunu kaptığı gibi sokağa fırladı. Mektup prens'ten geliyordu. Soğuk, kısa ama nazik bir şekilde İhmeneve, memura söylediği sözler için kimseye hesap vermek zorunda olmadığını bildiriyordu. İhmeneve davayı kaybettiği için acımakla beraber mahkeme kaybedenin öç almak amacıyla düşmanını düelloya çağırmasını doğru bulmuyordu. Tehditle açıkça hakarete gelince prens bunun olamayacağını, mektubunun gereken makamlara verildiğini, polisin koruyucu tedbirler aldığını yazıyordu. İhmenev prensin evine gitti. Evdeki hizmetçilerden prensin kontu olabileceğini öğrenince hiç düşünmeden oraya koştu. Kontun hizmetçisi tarafından durdurulunca öfkeden bastonu adamın kafasına indirdi. Gürültüyü duyan diğer hizmetçiler zavallı ihtiyarı hırpalayarak polislere teslim ettiler. İhmenev yaka paça karakola götürülürken olay Kont'a anlatıldı. Prens bu ihtiyarın Alloşa'nın Natalya Nikolaevna'sının babası olduğunu söyleyince Kont hafif bir gülümsemeyle onu bağışlamasını önerdi. Prens evi bağışladığını bildirdi ama yine de birkaç gün ihtiyarı bırakmadılar. Bırakırken de onu bağışlayanın prens olduğunu söylemeyi unutmadılar. İhtiyar çıldırmış gibi eve döndü. Uzun süre hiç kıpırdamadan öylece kaldı. Kendine geldiğinde korkudan donmuş kadına artık kızını hiçbir zaman bağışlamayacağını ve onu reddettiğini söyledi. Enne Endreyevna büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ateşler içinde yatan kocasının bütün gece başında bekleyerek ateşini düşürmeye çalıştı. ''Sabaha doğru yanlarından ayrıldım. İhmen ev kendine geldiğinde Nilya almaya karar vererek bana geldi.'' Neli ile aralarında geçen o tartışma işte o gün yaşandı. Eve döndüğünde yeniden yatağa düştü. Günlerden kutsal cumaydı. Bir gün sonra Katya ve Natasha görüşeceklerdi. Buluşacakları gün Alyosha Katya'nın geleceğini haber vermek için Natasha'ya erkenden gitmişti. Natasha'ların sokağına geldiğimde Katya'yı öğretmeniyle birlikte arabada otururken gördüm. Öğretmeni içinin rahat olmadığını belli eder şekilde Alyosha'nın da orada olmasını istediğini ısrarla söyledi. Kendisinin de arabada bekleyeceğini ekledi. Ben Katya'dan önce yukarıya çıktım. Alyosha ve Natasha'yı ağlar buldum. Geldiğimi görünce ayağa kalktılar. Natasha bembeyaz bir elbise giymişti. Saçlarını sımsıkı toplayıp ensesinde topuz yapmıştı. Onun bu halini çok severdim. Benim orada olmama sevinmiş bir hali vardı. Katya'nın geldiğini haber verdim. Gözlerini silerek heyecanlı bir şekilde kapının önünde durdu. Katya içeriye girerken, ''Daha önce gelmek isterdim ama bir türlü olmadı. İzin alıncaya kadar iki hafta geçti. Siz de beni hiç ziyarete gelmediniz Ivan Petroviç Ben de mektup yazamadım. Yazarak ne anlatılabilir ki? Ah, çok yoruldum.'' ''Evet, merdiven çok yüksek.'' ''Bana darılmadınız değil mi Natasha?'' ''Hayır, neden darılsın?'' ''Doğru.'' ''Neden darılsın ki?'' Gerçekten yorulmuştu. Dinlenmek için durdu. Galiba biraz da çekiniyordu. Yüzüme baktı. Sonra karar vermiş gibi hızlı adımlarla çıkmaya devam etti. İçeriye girerken sessizce ''Açıkça söylerim, size çok güveniyordum. O nedenle buraya gelme cesareti buldum.'' derim. ''Aslında bunlara gerek yok ki. Natasha'nın çok saygıdeğer biri olduğundan eminim.'' Çekinerek odaya girdi ve Natasha'ya bakmaya başladı. Natasha da Katya'ya gülümseyerek baktı. Katya bu bakışlardan cesaret alarak Natasha'ya yaklaştı ve dudaklarından öptü. Alyosha'ya sertçe bizi bir süre yalnız bırakmasını söyledi. Kırıl Alyosha, konuşacaklarımızı Natasha ve İvan Petrovich'ten başkasının duymasını istemiyorum, dedi. Alyosha çıktıktan sonra Natasha'ya, Oturun Natasha, önce sizi biraz izlemek istiyorum. Natasha'nın yüzüne bir süre baktı. Natasha çekinerek gülümsedi. Katya devam etti. Alloşa bana resimlerinizi göstermişti. Ama resimlerinizden daha güzelsiniz. ''Gerçekten mi? Siz de benim düşündüğümden daha güzelsiniz.'' Sonra Katya, Natasha'nın elini tutarak bir süre birbirlerine baktılar. Katya konuşmasına devam etti. ''Canım kardeşim, çok az zamanımız var. O yüzden hemen konuya girmeliyim. Alloşa'yı çok mu seviyorsunuz?'' ''Çok.'' Katya sessizce. ''O zaman onun mutlu olmasını istersiniz değil mi?'' ''Evet, mutlu olmasını isterim.'' ''Çok güzel. Peki sizce ben onu mutlu edebilir miyim? Yoksa sizinle mi daha çok?'' Natasha konuşurken zorlanarak, ''Karar verildi Katya'cığım. Farkında değil misin?'' Aslında Katya, kimin Alyosha'yı daha mutlu edeceği, kimin çekilmesi gerektiği üzerine konuşmaya hazırlanmıştı. Ama Natasha'nın cevabıyla buna gerek kalmamıştı. Natasha'nın elini tutmaya devam ederek, güzel dudakları yarı açık, üzülerek bakıyordu. Natasha heyecanla, ''Siz de mi çok seviyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, uzun süredir hep düşündüğüm, aslında en çok merak ettiğim şeyi sormak istiyorum. Alyosha'yı neden seviyorsunuz?'' ''Bilmiyorum.'' ''Alyosha'yı akıllı mı buluyorsunuz?'' Natasha sabırsızlanıyordu. ''Hayır, ama seviyorum. Ben de. Belki de biraz acıyorum.'' ''Ben de.'' dedi Natasha. ''Ne yapmalıyız Natasha?'' Sizi gördükten sonra sizden neden vazgeçtiğini anlayamadım. Benim için nasıl bırakır? Natasha cevap vermeden öylece baktı. Sonra Katya ile birlikte sarılarak ağlamaya başladılar. Katya Natasha'nın ellerini öpüyordu. Sizi ne kadar sevdiğimi bilseniz Natasha. Her zaman da çok seveceğim. Lütfen hep mektuplaşalım. Natasha dayanamayarak Size Haziran'da evleneceğimizi söyledi mi? diye sordu. Söyledi. Ama sanırım bunu kabul etmenizin nedeni onu avutmaktı değil mi? Kesinlikle. Anlamıştım zaten. Nataşacığım, Alyoşa ile yakında evleneceğiz. İnanın bana onu çok seveceğim. Size hep yazacağım. Peki siz ailenize dönecek misiniz? Nataş'a cevap vermedi. Katya'yı öptü. Mutlu olmanızı dilerim. Sizin de Nataşacığım, sizin de. Kapı vuruldu ve Alyoşa içeri girdi. Dışarıda beklemeye dayanamamıştı. Nataşa ve Katya'nın birbirlerine sarılmış ağladıklarını görünce üzülerek yanlarına gelip diz çöktü. Nataşa Alyosha'nın haline dayanamadı. ''Sen neden üzülüyorsun canım? Ayrılmıyoruz ki. Haziranda geldiğinde nasıl evlenmeyecek miyiz?'' Katya da Alyosha'yı teselli etmek için ağlayarak ''O zaman düğününüz olur.'' dedi. ''Yine de senden ayrılamam Natasha. Sen her şeyimsin. Ne kadar kısa olursa olsun bu ayrılığa dayanamam.'' Natasha aklına gelen şeyden heyecan duyarak, "Kontes Moskova'da ne kadar kalacak? Sanırım bir haftaya yakın.'' diye cevap verdi Katya. ''Tamam işte, sen onları Moskova'da bırakıp geri gelirsin. O birkaç günü birlikte geçiririz. Bu arada daha rahat vedalaşabiliriz. Sonra tekrar Moskova'ya dönersin.'' Katya sevinerek onayladı. ''Doğru, böylece birkaç gün daha görüşmüş olursunuz.'' Alyosha bu çözüme o kadar çok sevindi ki sırayla hepimizi kucakladı. Natasha ve Katya birbirlerine anlamlıca bakıp rahatladılar. Alyosha taşkın sevinç gösterilerine devam ederken Katya bana bakarak kalktı ve Natasha ile sarılıp vedalaştı. O sırada aşağıdaki öğretmenin gönderdiği hizmetçi Katya'nın izin süresinin bittiğini söyledi. Natasha ve Katya konuşulacak daha çok şey varmış gibi söylemek istediklerini bakışlarıyla anlatmaya çalışırcasına öylece durup gözlerini birbirlerine diktiler. Katya, tekrar görüşebilecek miyiz Natasha? Hayır, hiçbir zaman Katya. Ah, elveda canım, sarılıp öpüştüler. Katya aceleyle, lütfen beni kötü anmayın, inanın o çok mutlu olacak. Alyoşa'nın kolunu tutarak, hadi Alyoşa, gidelim, dedi. Natasha acı içindeydi. Yalnız kalınca, Vanya, lütfen onlarla git. Alloşa bu akşam sekize kadar benimle olacak. Sen de dokuzda gel lütfen. Akşam dokuzda Neli'yi Aleksandra Semyonovna'ya bırakarak Natasha'ya gittim. Alloşa yoktu. Natasha, Mavra'nın getirdiği semaverden çay doldurup yanıma oturdu. Gözlerini benden ayırmadan, ''Sonunda her şey bitti.'' dedi. Bakışları ne kadar acı çektiğini belli ediyordu. Yaşadığım süreci unutamayacağım bir aşktı bu Vanya. Ateş gibi yanan eliyle elimi sıktı. Çayını içip dinlenmesi için hemen yatmasını söyledim. Söz Vanya, yatacağım ama biraz konuşmaya ihtiyacım var. Onu yarın son görüşüm olacak. Çok acı çekiyorum, çok. Kendini bu kadar hırpalaman Ateş'a. Ateşin yükseliyor. Sakin olmaya çalış. Sen gelinceye kadar onu neden sevdiğimi sordum kendime. Garip değil mi bunu sormak? Ancak şimdi geliyor aklıma. Lütfen üzülme Natasha. Sonunda ona bir sevgili olarak sevmediğime karar verdim manya. Bir anne sevgisiydi benimkisi. Herhalde sevgililer arasında çok az rastlanır bir ilişkiydi bu. Natasha'nın bu hali beni çok korkutmuştu. Ateşin etkisiyle sayıklar gibi konuşuyordu. Söyledikleri neredeyse birbirinden bağımsız cümleler halinde çıkıyordu ağzından. Natasha, onu ilk gördüğüm gün sahiplenmiştim. Hep benim olsun, benimle yaşasın, kimseye bakmasın istiyordum. Onu görünce çok heyecanlanıyordum. Yalnız kaldığımda mutsuz oluyor ve ona daha çok bağlanıyordum. Yüzünü görmek yetiyordu. Mutluluktan kendimden geçiyordum. Natasha, yeter artık. Konuşmaya devam etti. Onu tanıyan herkes, onun ne kadar çocuk, bencil, güçsüz, idare edilmeye gereksinimi olan biri olduğunu söylüyordu. Sen de öyle düşünüyordun. Ama ben onun bu özelliklerini seviyordum işte. Belki herkesin onaylayacağı bir huya sahip olsaydı sevemezdim. Hani bir gün Minna adlı kadın yüzünden onunla kavga etmiştim. Kızgınlığımın nedeni aslında başka biriyle birlikte olması değildi. Onun da büyüyüp diğer erkekler gibi gönül eğlendirmesiydi. Aslında bu duruma biraz seviniyordum da. Yine de bu yüzden onunla nasıl kavga etmiştik. Ama sonra barışmamız, ah Alyosha, Sonra gülümseyerek yüzüme baktı. Hala bir şeyler hatırlamaya çalışıyordu. Aklına gelmiş gibi devam etti. En çok onu bağışlamayı severdim. Hep bir suç işlemesini ve sonra onu bağışlama fırsatının çıkmasını beklemek hoşuma giderdi. İlginç ama onu hep gözetip korumam gereken bir çocuk olarak düşünüyordum. Yanımda olmadığı zamanlarda bir çocuk gibi başına dizlerime dayamış, saçlarını okşarken buluyordum kendimi. Birden keserek, Katya... ''Çok tatlı bir kız. Sence de öyle değil mi?'' diye sordu. Sanki her şeyi hatırlayıp isteyerek acı çektiriyordu kendine. Ancak bu şekilde huzur duyacak gibiydi. Kendine çok güveniyor. Daha çocuk sayılır ama büyük laflar ediyor. Eminim Alyosha'yı çok seviyor. Umarım birlikte çok mutlu olurlar. Sözünü bitirmeden ağlama nöbetine tutuldu. Neredeyse yarım saat böyle devam etti. Sakinleşmeye başladığında dikkatini başka konulara çekmeye çalışmak için Neli'den söz ettim. Canım Natasha, o haliyle bile bu konuyla ilgilendi. O gece Natasha uyuyuncaya kadar yanından ayrılmadım. Giderken Mavra'ya onu yalnız bırakmamasını söyledim. Yolda yürürken ne olacaksa olsa da herkes bir an önce rahatlasa diye düşündüm. Sabah 9'da Natasha'ya gittim. Alyosha'da da vedalaşmak için gelmişti. Nasıl vedalaştıklarını uzatmayacağım. Natasha ne kadar üzgün olduğunu belli etmemeye çalışıyordu. Mutlu ve aldırmaz görünmeye, titreyen dudaklarına hakim olmaya çaba harcıyordu. Yine de Alyosha'ya sarılırken titremesine engel olamadı. Çektiği acı, mutsuzluk gözlerinden okunabiliyordu. Dikkatle dinlediği halde Alyosha'nın söylediklerini anlamadığı açıktı. Alyosha, Natasha'ya yaptıkları Katya'yı sevdiği ve onunla gitmek zorunda kaldığı için özür diliyordu konuşurken o da ağlıyordu. Natasha'yı rahatlatmak için onu çok sevdiğini, bunun geçici bir ayrılık olduğunu, yazın dönünce evleneceklerini, zaten yarın Moskova'dan gelip 4 günü birlikte geçireceklerini anlatıyordu. Üzülmesinin hiçbir anlamı yoktu. Sonunda saat 11'i çaldı. Tren 12'de kalkacağı için Alyosha'nın gitmesi gerekiyordu. Natasha son bir kez sarılıp öptü. Yüzünü kapatarak odadan kaçtı. Aloşa'yı zorla merdivenlerden indirdim. Her an geri dönebilirdi ve bir daha ayrılmazdı. İnerken, Vanya dostum, lütfen beni bağışla. Biliyorum, güvenini hiç kazanamadım ama ben sana çok güveniyorum. Lütfen onu hiç bırakma. Bana her şeyi en ince ayrıntılarına kadar yaz. Arabaya binerken iki gün sonra mutlaka geleceğim diye bağırıyordu. Araba uzaklaştı. Natasha'nın yanına çıkarken çok heyecanlanmıştım. Onu odanın ortasında kendinden geçmiş bir halde gözlerini bir noktaya dikmiş dururken Mavra'yı da korkuyla hanımına bakarken buldum. Natasha beni görünce birden ''Sen ha demek yine buradasın. Onu hiç sevmiyordun zaten. Hep bizim ayrılmamız için çalıştın. Beni babamlara dönmem için kandırmaya çalıştın. İstemiyorum. Onların bana lanet ettiğini biliyorum. Ben de onları ediyorum. Defol git. Sen de buradan git. Git.'' Natasha'nın böyle bir tepki göstermesi çok doğaldı. Kendinde değildi. Çok acı çekiyordu. En iyisi benim odadan çıkmamdı. Çıkıp merdivenlerde oturdum. Arada sırada ağlamaktan gözleri şişmiş olan zavallı Mavra gelip hanımının durumunu bildiriyordu. Böylece bir buçuk saat geçti. O saatler boyunca ne kadar acı çektiğimi anlatamam. O arada birdenbire kapı açıldı ve sırtında manto başında şapkasıyla Natasha çıktı. Nereye, neden gitmek istediğini bilmediğini söyleyerek aşağı inmeye başladı. Beni görmesini engelleyemedim. Sonradan anlattığına göre beni görünce, ''Seni bu kadar seven dostu nasıl kovabildin, kovulduğu halde oturmuş çağırmanı bekliyor, bu kadar vefalı birine nasıl hakaret edebildin'' diye düşünerek kahrolduğunu ve kalbinin acılar içinde kıvrandığını hatırladığını söylüyordu. Orada beklediğimi görünce, ''Ah Vanya, burada mısın? Canım dostum.'' diyerek kollarıma atıldı. Kesin ateşler içinde yatacaktı. Doktor çağırmaya karar verdim. Mavra'yı Natasha ile bırakarak bizim Alman doktorun evine koştum. Tam zamanında yetişmişim. Az daha çıkıyormuş. Ne olduğunu anlatmadan yola çıktık. Gerçekten iyi etmişim. Biraz daha geç kalsaydık Natasha'nın hayatı sona erebilirdi. Natasha'nın evinde istasyondan dönen prensle karşılaştık. Natasha zaten kötü durumda olduğu için prensi görünce hiç şaşırmamış, Natasha'yı o halde bulan prens karşısına geçmiş acıyarak bakıp ''Ne kadar üzüldüğünüzü tahmin ediyorum, sevgili Natasha. İnanın bana böylesi çok daha iyi olacak. Emin olun ki Aloşa'nın mutluluğu için en iyisi bu. Ondan vazgeçtiğinize göre siz bunun anlamını daha iyi biliyorsunuzdur. Bu iyi niyetiniz. Ayrıca çok üzgün olabileceğinizi tahmin ettiğim için sizi ziyaret etmek istedim.'' Prensi dinliyordum. Altından ne çıkacağını tahmin edemiyordum. Konuşurken elimi sıkıyordu. Hiçbir şey düşünemediğimden elimi çekmek aklıma gelmiyordu. Prens, size övmek için söylemiyorum ama eğer evlenirseniz Alyosha'nın bir süre sonra sizden soğuyacağını anladınız ve ondan ayrılarak çok saygıdeğer bir davranış sergilediniz. İnanın bana bundan sonra sizin en iyi dostunuzum. Babalık görevimi size yardımcı olarak yerine getireceğim.'' Bu olaya istemeyerek karıştım ve en az sizin kadar üzüntü duyuyorum. Artık sizi dinlemek istemiyorum Prens. Rahat bırakın beni. Emin olun, hemen gidiyorum ama lütfen beni babanız olarak kabul edin ve yardım etmeme izin verin. İnanın, elimden geleni yapacağım. Beni rahat bırakın, başka bir şey istemem. Kabul etmeyecek kadar gururlusunuz ama ben de çok içten konuşuyorum. Neye karar verdiniz, ailenize dönecek misiniz? Aslında çok iyi olurdu. Ama evinizde de o inatçı, kibirli babanız yüzünden mutlu olamayacaksınız. Alyosha, dostunuz olmamı ve sizi yalnız bırakmamamı istedi. Sizi korumak benim görevim. Hem yalnızca ben değilim. Konta sizinle tanışmak ve elinden gelen yardımı yapmak istiyor. Alyosha da onu çok sever. Konta daha önceden bu konuyu anlatmıştım. Çok ilgilendi. Yaşlı biri olduğu için evine girip tanışmanızda hiçbir sakınca yok. Hem belki akrabalarından bir hanımefendinin evinde iyi bir yer sağlayabilir size. Çok yardımsever biridir. Ayrıca geçenlerde babanıza karşı davranışı da çok saygı değerdi doğrusu. Natasha prensin niyetini anlamıştı. Yeter artık. Çıkın buradan diye bağırdı. Babanızı düşünün. Kont babanıza yardım edebilir. Babam sizden hiçbir şey istemez. Kaç kere söyledim? Gidin artık buradan. Bu davranışınıza hak etmek için ne yaptım ben? Ne kadar güvensizsiniz. Prens çevresine bakınıp cebinden bir paket çıkardı. Gene de izin verirseniz size karşı ilgimi ve özellikle kontun ilgisini göstermek için şu on bin rubleyi bırakıyorum. Natasha'nın öfkeyle kalktığını görünce, Durun, bu babanızın davada kaybettiği on bin ruble. Defolun, paranızla birlikte defolun buradan. Niyetinizi iyice anladım. Gidin buradan. Prens öfkeyle yerinden kalktı. Belli ki buraya kontrole gelmişti. Vereceği bu paranın Natasha'yı kandıracağını düşünmüştü. Prens Şehvet düşkünü Konta bu çeşit hizmetleri daha önceleri de olmuştu. Natasha'dan nefret ediyordu. Yapacağı hakaretlerin etkisini görmek istiyordu. Oğlumu baştan çıkarıp paramı yediğin için seni cezaevine gönderebilirdim ama yapmadım. Üstelik size önerilen yardımlara da hakaretle yüz çeviriyorsunuz. Bu davranışınız hiç iyi değil. Bunları söylerken hazdan titriyordu. Tam o sırada doktorla içeri giriyorduk. Mutfaktan odadaki sesler kulağıma çarptı. Doktoru bir an durdurarak prensin son sözlerini iyice duydum. Ardından o iğrenç kahkahası Natasha'nın tanrım diye acı çığlığı kulağıma geldi. Kapıyı iterek içeri daldım. Prensin üstüne atıldım. Suratına tükürerek yanağına tüm gücümle bir tokat yapıştırdım. Üstüme çullanacak oldu. Ama iki kişi olduğumuzu görünce çözümü kaçmakta buldu. Kaçarken masadaki para destesini almayı unutmadı. Mutfak masasından kaptığım oklavayı arkasından fırlattım. Odaya dönünce Natasha'yı sinir krizi içinde doktorun kollarında kurtulmaya çalışırken buldum. Sonunda yatıştırıp yatağa yatırmayı başardık. Korkudan bayılacak gibiydim. Ne oldu ona doktor? Bir şey söylemek için erken. Durumunu iyice gözden geçirmeliyim. ''Hastanın genel halini pek beğenmiyorum. Beyin kanamasına kadar gidebilir. Biz elimizden gelen önlemleri alalım da...'' Birden aklıma geldi. Doktora Natasha'nın yanında 2-3 saat kalması için yalvardım. Razı eder etmez eve koştum. Neli asık suratta bir köşeye büzülmüş, sinirli sinirli oturuyordu. Bana tuhaf tuhaf baktı. Sanırım tuhaflığımı fark etmişti. Onu kucağıma aldım. ''Neli, yavrum'' dedim. Bize iyilik etmek, hepimizi zor bir durumdan kurtarmak ister misin? Şaşırdı. Bütün ümidim sendeneli. Dinle beni. Bir baba var. Gördün onu. Tanırsın. Kızına kötü dualar etmiş, dün kızının yerine seni almak için buraya gelmişti. Natasha'yı da babasının evine bırakmasına neden olan sevdiği adam terk etti. Prensin oğluydu. Hani bir gece ben yokken buraya gelen adam. Korkudan dışarı kaçmış, sonra hastalanmıştın. Tanıyorsun onu değil mi? Kötü bir adamdır o. Evet, tanıyorum. Çok, çok kötü bir adam. Natasha'ya oğlu onunla evlenmek istiyor diye düşman oldu. Aloşa bugün yolculuğa çıktı. Prens hemen arkasından Natasha'ya gelerek hakaret etti. Cezaevine göndermekle korkuttu. Zavallı kızla dalga geçti. Söylediklerimi anlıyor musun Neli? Neli'nin bakışları parladı. Ama gözlerini yere indirdi. Duyulur duyulmaz bir sesle kısaca anlıyorum diye fısıldadı. Şimdi Natasha evinde yapayalnız, hasta yatıyor. Yanında bizim doktoru bıraktım. Sana geldim. Dinleneli. Natasha'nın babasına gidelim. Onu sevmediğini biliyorum. Oraya gitmek istemiyorsun ama kabul et. Ne olur. Gidince Natasha'nın yerine kızı olmayı kabul ettiğini söyleriz. İhtiyar kızının adını bile duymak istemiyor. Ama gene de seviyor onu. Seviyor Neli. Onunla barışmak istiyor. Bunu iyice biliyorum. Beni dinliyor musun Neli? Fısıldayarak. Dinliyorum, dedi. Konuşurken ağlıyordum. Bana korkarak bakıyordu. Bana inanıyor musun Neli? İnanıyorum. Öyleyse gidelim. Oraya gidince ihtiyarlar seni sevip okşayacak. Şundan bundan söz edecekler. Belli etmeden sözü eski hayatına, dedenle annene getireceğim. O zaman merakla onlara ait sorular soracaklar. Hepsini tıpkı bana anlattığın gibi açıkça hiçbir şey saklamadan anlatırsın. Annenin kötü bir adam tarafından bırakıldıktan sonra Nova'nın bodrumunda nasıl oturduğunu, nasıl dilendiğinizi, annenin sana neler söylediğini, ölürken verdiği öğütleri hep anlat. Dedenden de söz et. Anneni bağışlamak istemediğini, annen ölürken seni ona yollayıp af dilediğini, dedenin kabul etmediğini, annenin ölümünü, her şeyi anlat. Hikayen ihtiyar ihme çok etkileyecek, biliyorum. Alyosha'nın bugün Natasha'yı terk ettiğini biliyor. Natasha'nın düşmanının alayları, hakaretleri altında dayanıksız, yapayalnız kaldığından haberi var. Hepsini biliyor. Natasha'yı kurtar Neli. Benimle gel. Gelecek misin? Evet. Güçlükle soluk aldı. Uzun, garip bir bakışla beni süzdü. Bu bakışın sitem ve şikayet içerdiğini gördüm. Bunu kalbimle hissettim. Ama planımdan vazgeçemiyordum. Başaracağıma inanmıştım bir kere. Neli'yi elinden tuttum. Sokağa çıktık. Vakit öğleden sonraydı. Saat üçe geliyordu. Sıkıcı havada yağmur bulutları toplanıyordu. Baharın ilk gök gürültüsü duyuldu. Sokakların tozunu savura savura bir rüzgar gelip geçti. Arabaya atladık. Neli yolda hiç konuşmadı. Sadece hep o üzüntülü, esrarlı bakışıyla bana bakıyordu. Göğsü hızla kabarıp iniyordu. Onu arabanın sarsıntısından korurken... Küçücük kalbinin elimin altında dışarıya fırlayacak kadar hızlı attığını duyuyordum. Yol bana bitmeyecek gibi uzun göründü. Sonunda geldik. İhtiyarların yanına girerken heyecandan yüreğim ağzıma geldi. Ne sonuç alacağımı bilmiyordum. Sadece oradan af ve barışı sağlamadan dönmemeye karar vermiştim. Saat dörde geliyordu. İhtiyar karı koca her zamanki gibi yalnızdı. Nikolay Sergeiç üzgün, hasta bir şekilde şezlonguna uzanmıştı. Benzo uçuk, halsiz, başı sarılıydı. Yanında oturan Enne Endirevna, arada bir kocasının şakaklarını sirkeyle ıslatıyor, bir yandan inceleyen, af dolu bakışını yüzünden ayırmıyordu. Anlaşılan bu hali ihtiyarı iyice sıkıyor, hatta kızdırıyordu. Israrla susuyor, karısı da korkudan ağzını açamıyordu. Ani gelişimiz ikisini de şaşırttı. Yanında Nelly'yi gören Enne Endirevna bize kendini suçlu hissediyormuş gibi baktı. Odaya girerken, bizim Neli'yi getirdim dedim. Çok düşündü, en sonunda sizi istedi. Kabul edin ve sevin onu. İhtiyar bana şüpheyle baktı. Bakışından her şeyi yani Natasha'nın bugünkü durumunu bildiği belliydi. Gelişimizin nedenini çözmek ister gibi Neli ile beni süzmeye, incelemeye devam etti. Neli elime yapışarak tir tir titriyor yere bakıyordu. Durumu hemen kavrayan Anna Endriyena çabucak toparlandı. Neli'yi ağlayarak kucakladı. Sonra elini bırakmadan yanına oturttu. Neli ona merakla, şaşkınlık içinde bakıyordu. İhtiyar kadın çocuğu sevip yanına oturttuktan sonra daha ne yapayım gibilerinden saf bir bekleyişle bana döndü. İhmin evin yüzünün aldığı şekilden Neli'yi getirmemin nedenini anladığı seziliyordu. Surat astığını anladığımı gördü. Elini başına götürerek kesik kesik, ''Başım ağrıyor Vanya'' dedi. Hala konuşmadan oturuyorduk. Söze nereden başlayacağımı düşünüyordum. O da karanlıktı. İri, kara bir bulut yaklaşıyordu. Uzaktan yeniden gök gürlemesi duyuldu. İhmen ev, bu yıl erken başladı. Otuz bizim oralarda bundan da erken başlamıştı. Enna evne iç çekti. Ürkek ürkek, semaver hazırlayalım mı? dedi. Kimse cevap vermeyince gene Neli'ye döndü. Adın ne senin yavrum? Neli adını yavaşça söyledi ve başını daha çok eğdi. İhtiyar ona dikkatle baktı. Enne Endreyevna biraz canlandı. Elena mı? Evet. Yeniden sessizlik oldu. Nikolay Sergeiç, ''Kardeşim Paraskovya Andreevna'nın Elena adında bir yeğeni vardı.'' dedi. Aklında kaldığına göre onu da Neli diye çağırırlardı. ''Enne Endreyevna, hiç akraban yok mu kızım? Annen, baban.'' diye sormaya devam etti. Neli kesik kesik, ürkek bir sesle ''Yok!'' diye fısıldadı. ''Duymuştum zaten. Annen öleli çok oldu mu?'' ''Hayır.'' İhtiyar kadın küçük kıza acıyarak baktı. ''Ah zavallı öksüzüm.'' Nikolay Sergeiç masada sabırsızlıkla tempo tutuyordu. ''Yabancı mıydı annen? İvan Petrovich öyle anlatmıştınız değil mi?'' Neli benden yardım ister gibi baktı. Güçlükle düzensiz soluyordu. Dedesi ''İngiliz.'' ''Annesi Rus'tu. Bunun için daha çok Rus sayılır.'' diye başladım. Neli Avrupa'da doğmuş. ''Karı koca Avrupa'ya mı gitmişler?'' Neli birdenbire kıpkırmızı kesildi. Enna Endreyevna hata yaptığını anladı. Kocasının öfkeli bakışı altında büzüldü. İhmenev bu sefer pencereye bakmaya başladı. Sonra birdenbire karısına ''Annesini alçağın, namussuzun biri kandırmış. O da onunla birlikte baba evinden kaçmış.'' dedi. Babasının parasını da adama vermiş. Adam kadını dolandırmış. Sonra da yabancı Avrupa'ya götürüp yüzüstü bırakmış. Ama orada başka vicdanlı bir adam ona sahip çıkmış. Adamcaz ölünce kadın bundan iki yıl önce babasının yanına dönmüş. Sert, kesik bir sesle ''Böyle anlatmıştın değil mi Vanya?'' diye sordu. Heyecanını tutamayan Neli yerinden kalktı. Kapıya doğruldu. İhtiyar elini uzattı. ''Buraya gel Neli, gel, şuraya.'' ''Yanıma otur.'' Eğilip çocuğu alnından öptü. Ağır ağır saçlarını okşamaya başladı. Neli ürperir gibi oldu ama kendini tuttu. Enne Endirevna öksüz kızı seven kocasına ümitle bakıyordu. Nikolay Sergeiç Neli'nin başını okşamaya devam ederek heyecanla ''Anneni kötü, ahlaksız bir adamın mahvettiğini biliyorum.'' dedi. ''Ama annenin babasını sevdiğini, saydığını da biliyorum Neli.'' Bize taş atmaktan kendini alamıyordu. Solgun yanakları pembeleşti. Hiçbirimize bakmıyordu. Neli de bakışını kaçırarak, çekingen ama kesin bir şekilde ''Evet, annem dedemi çok, dedemin onu sevdiğinden daha çok severdi.'' dedi. ''Nereden biliyorsun?'' İhtiyarın sorma biçiminde çocukça bir merak vardı. Halinden utanıyordu sanki. ''Biliyorum, annemi içeri almadı, kovdu.'' Nikolay sergi için bir şeyler söylemek, örneğin haklıymış gibi bir karşılık vermek istediği belliydi. Ama ses çıkarmadı. Sadece bize baktı. Enne Endirevna konuyu açmak istiyordu. Peki dedeniz sizi kabul etmeyince ne yaptınız? Nerede kaldınız? Buraya gelince dedemi çok aradık ama bulamadık. Annem bana dedemin eskiden çok zengin olduğunu, bir fabrika kuracağını ama annemin beraber gittiği adam dedemin parasını alıp geri vermediği için çok yoksullaştığını anlattı. Kendisi söyledi bunu. İhtiyar bir hımla karşılık verdi. İyice heyecanlanan Neli enine Endirevna'ya dönerek ama aslında ihtiyara karşılık verir gibi konuşmaya başladı. Annem dedemin ona çok dargın olduğunu, dedeme karşı suç işlediğini, dünyada ondan başka kimsesi olmadığını söylüyordu. Bunları söylerken ağlıyordu. Buraya gelirken beni bağışlamaz ama seni görüp severse belki senin için beni de bağışlar diyordu. Annem beni çok severdi. Bunları söylerken hep öpüyordu. Dedeme gitmekten çok korkuyordu. Dedem için dua etmemi öğretti. Kendisi de dua ederdi. Dedemle birlikte yaşadıkları günleri hep anlatırdı. Dedem onu herkesten çok severmiş. Annem babasına piyano çalar, akşamları kitap okurmuş. Dedem de ona hep hediye alırmış. Öyle çok hediye alırmış ki bir keresinde annemin isim gününde hediye yüzünden kavga etmişler. Dedem aldığı hediyeyi annemin bilmediğini sanmış. Halbuki annem bunu önceden öğrenmiş. Annem bir küpe istiyormuş. Dedem de şaka olsun diye küpe değil de iğne aldığını söylemiş. Sonra küpeyi verirken ne olduğunu bildiğini görünce küpeyi kırmış. Annemle tam yarım gün konuşmamış ama sonra kendisi gelip öpmüş, özür dilemiş. Neli anlattıkça coşuyor, hasta, solgun yüzü renkleniyordu. Annesinin oturduğu bodrumda hayatta elinde kalan biricik değerli varlığı kızını severken o mutlu günlerinden sık sık söz ettiği belliydi. Sözlerinin hastalık derecesinde hassas ve zamansız gelişmiş çocuğun kalbinde uyandırdığı etkinin büyüklüğünü anlamıyordu herhalde. İyice coşan Neli birden toparlandı. Etrafını şüpheyle süzdü, sustu. İhmenev alnı kırış kırış gene masada tempo tutmaya başladı. Enne Endrievna gözünden süzülen bir damla yaşı sessizce kuruladı. Neli yavaşça, annem buraya gelirken çok hastaydı dedi. Göğsü ağrıyordu. ''Dedemi çok aradık. O zaman bir evin bodrumunda bir köşe kiralıyorduk.'' Enne Endreyevna, ''Aman tanrım, hasta kadını bodrum köşelerine atmışlar.'' diye inledi. Neli yeniden heyecanlandı. ''Annem bana, fakir olmak günah değil, zengin olup başkasını ezmek günah.'' diyordu. Tanrı'nın böylelerini cezalandıracağını söylüyordu. de şu Bubnova'nın evinde miydiniz?'' İhmenev bunu bana dönerek, Konuşmadan oturmaktan sıkıldığından sorusuna önem vermiyormuş gibi sordu. Neli, hayır orada değil, önce Mescanskaya Sokağı'nda oturduk, diye cevap verdi. Ama orası çok karanlık, rutubetli bir yerdi. Annem daha çok hastalandı, gene de yatağa düşmedi. Ben çamaşırını yıkarken hep ağlardı. Oturduğumuz bodrumda bir yüzbaşının ihtiyar dul karısıyla emekli bir memur vardı memur her gün eve sarhoş gelir geceleri bağırıp çağırırdı çok korkardım ondan annem beni yatağına alır kollarıyla sımsıkı sarardı ama memur bağırıp küfrederken kendisi de tir tir titrerdi bir gün adam yüzbaşının karısının üzerine bastonla yürüdü kadın da ihtiyardı zavallı annem ona acıdı korumak istedi o zaman memur anneme vurdu ben de ona Neli durdu bu anı onu coşturmuştu gözleri parladı Hikayeyle son derece ilgilenip gözlerini Neli'den ayırmayan Enna Endriyevna ''Aman Tanrım'' diye bağırdı. Sanki yalnız onu anlatıyormuş gibi. Annemle hemen sokağa koştuk. Gündüzdü. Akşama kadar sokakta dolaştık. Hiç yemek yemeden dolaştık o gün. Annem hem yürüyor hem ağlıyordu. Hem kendi kendine konuşuyor hem bana bir şeyler söylüyordu. ''Fakir ol Neli, Önemli değil.'' diyordu. Ben ölünce kimin ne söylediğini önemseme. Çalış, iş bulamazsan dilen ama onlara gitme. Hava kararırken büyük bir caddeden geçiyorduk. Annem birdenbire azorka, azorka diye bağırdı. O anda kocaman tüysüz bir köpek anneme doğru atıldı. İncecik bir sesle inler gibi havlıyordu. Annemin yüzü korkudan bembeyaz oldu. Elinde bastonuyla yere bakarak yürüyen uzun boylu bir ihtiyarın ayaklarına kapandı. Dedem de bu. Kupkuru, zayıf bir adamdı. Üstü başı dökülüyordu. Onu ilk olarak görüyordum. Dedem de fena halde sarsıldı. Yüzü sarardı. Annem ayaklarına sarılınca onu itti. Bastonuyla kaldırım taşına vurdu. Sonra hızla uzaklaştı. Azorka yanımızda kaldı. Uluyor, annemin yüzünü ellerini yalıyordu. Sonra dedeme koştu. Paltosunun eteğinden yakaladı. Geri çekmeye başladı. Ama dedem ona bir sopa indirdi. Azorka tekrar bize koştu. Ama dedem çağırdıkça zavallı uluyu uluya arkasından gitti. Annem ölü gibi yatıyordu. Etrafımıza insanlar birikti. Polisler geldi. Ben de bağırıyor annemi kaldırmaya çalışıyordum. Eve götürdüm. Sokaktakiler başlarını sallayarak arkamızdan bakıp kaldılar. Neli hem nefes almak hem kendini biraz toplamak için durdu. Yüzü solmuş, bakışları keskinleşmişti. Artık içinde ne varsa hepsini dökmeye karar verdiği belliydi. Hatta meydan okur gibi bir hali vardı. Annem babasına hakaret ettiği için o da onu haklı olarak reddetmiş. Nikolay sergi için sert, haşin sesinde bir kararsızlık seziliyordu. Nili sözünü keserek, ''Annem de öyle söyledi.'' dedi. Yolda bana bu deden Nelly diyordu. Ona karşı geldiğim için beni lanetledi. Bu yüzden Tanrı beni cezalandırıyor. O günden sonra hep bunu tekrarlıyordu. Ama artık kendinde değilmiş gibi bir hali vardı. İhme nefses çıkarmadı. Yavaşça ağlamaya devam eden Enna Endirevna, ''Yeni eve nasıl geçtiniz?'' diye sordu. ''Annem hemen o gece hastalandı. Yüzbaşının karısının bulduğu Bugnova'nın evindeki odaya taşındık. O da bizimle geldi. Taşındıktan hemen sonra annem ağırlaştı. Üç hafta yattı. Ona ben bakıyordum.'' ''Paramız bitti. Yüzbaşının karısıyla İvan Aleksandroviç yardım ediyorlardı.'' ''Tabutçu oturdukları odanın sahibi.'' diye açıkladım. Neli bir an sustu. İhmen evdemin Azorka'nın sözü açılınca memnun göründü. Yüzünü bizden saklamak ister gibi oturduğu koltukta iki büklüm oldu. Yere bakıyordu. ''Kıza, Azorka için neler anlattı annen?'' diye sordu. ''Hiç, hep dedemden söz ediyordu.'' Hasta yatıp sayıklarken dedem hiç dilinden düşmüyordu. İyileşmeye başlayınca gene hep eski günlere döndü. İşte o zaman Azorka'yı hatırladı. Bir gün şehir dışında sokak çocukları Azorka'nın boynuna ip takıp boğmak için dereye sürüklerken annem hayvanı onlardan satın almış. Dedem köpeği görünce onunla alay etmeye başlamış. Azorka kaçmış. Annem üzülmüş. O kadar ağlamış ki dedem korkmuş. Azorka'yı bulup getirene 100 ruble vaat etmiş üçüncü gün Azorka'yı getirmişler dedem getirine 100 ruble vermiş o günden sonra da Azorka'yı sevmeye başlamış Hela annem o kadar severmiş ki onu kendi yatağında yatırırmış anlattığına göre Azorka gezginci artistlerin elindeymiş dimdik durur sırtında maymun taşır tüfekte bir takım hareketler yaparmış annem evden gidince dedem Azorka'yı yanından ayırmamış hep onunla gezermiş bunun için annem köpeği görür görmez dedemin orada olduğunu anladı. İhmenev galiba Azorka hikayesinden başka şeyler duymayı ummuştu. Gittikçe somurtuyordu. Soruları kesilmişti. Enne Endriyevna, dedeni bir daha görmediniz mi? diye sordu. Ben gördüm. Annem iyileşmek üzereyken bir gün sokakta rastladım. Ekmek almaya gidiyordum. Bir de baktım karşıdan Azorka ile bir adam geliyor. Yüzüne bakınca dedemi tanıdım. Yol vermek için duvara yapıştım. Dedem bana uzun uzun baktı. Öyle korkunç bir hali vardı ki ödüm patladı. Önümden geçti ama Azorka beni tanıdı. Karşımda sıçrayıp ellerimi yalamaya başladı. Hemen eve koştum ama dayanamadım. Bir defa dönüp baktım. Dedem çıktığım bakkala girmişti. Kendi kendime bizi soruyor herhalde dedim. Daha çok korktum. Eve gelince de anneme yeniden hastalanmasın diye bunu anlatmadım. Ertesi gün başımın ağrıdığını söyleyerek bakkala gitmedim. Üçüncü gün gittim. Kimseye rastlamadım. Korkumdan hep koşa koşa gidip geldim. Bir gün sonra tam köşe başında Azor ve dedemle burun buruna geldim. Hemen öbür sokağa saptım. Dükkana başka kapıdan girdim. Ama yeniden onlarla karşılaştım. Dedem karşımda durdu. Gene bana uzun uzun baktı. Saçlarımı okşadı. Sonra elimden tutarak yürümeye başladı. Azorka'da kuyruğunu sallaya sallaya arkamızdan geliyordu. O zaman dedemin yürürken vücudunu dik tutamadığını, hep bastona dayandığını, ellerinin titrediğini fark ettim. Beni sokak köşesinde çörekle elma satan bir satıcının yanına götürdü. Horozla balık şekeri, tatlı çörek, bir de elma aldı. Parayı deri cüzdanından çıkarırken elleri öyle titriyordu ki bir beş kopek düşürdü. Alıp verdim. Beşliği bana hediye etti. Çörekleri de verdi. Saçlarımı okşadı ama yine bir şey söylemedi. Ayrılıp gitti. Eve gelince anneme hepsini anlattım. Başlangıçta dedemden nasıl korktuğumu, karşılaşmamızı ondan sakladığımı söyledim. Önce inanmadı. Sonra öyle sevindi ki o akşam hep bundan söz etti. Uzun uzun sordu. Beni öptü, ağladı. Sonunda bana dedemden hiç korkmamamı söyledi. Dedem beni aradığına göre seviyordu. Ertesi sabah beni birkaç kere sokağa yolladı. Ama ona dedemin sürekli üstleri dolaştığını söylemiştim. Kendisi de uzaktan beni izliyor, bir köşeye saklanıyordu. Diğer günde aynı şeyi yaptık ama dedem görünmedi. O günlerde hava yağmurluydu. Annem benimle çıktığı için soğuk aldı. Tekrar yatağa düştü. Dedem ancak bir hafta sonra göründü. Gene bana çörek ve elma aldı. Ama o sefer de konuşmadı. Benden ayrıldıktan sonra yavaşça peşine takıldım. Nerede oturduğunu öğrenip anneme haber vermeyi aklıma koymuştum. Dedem beni görmesin diye sokağın karşı yanına geçtim. Uzaktan gözlüyordum. Evi çok uzaktaydı. Öldüğü ev değil, Havaya sokağında büyük bir evin dördüncü katında oturuyordu. Bunları öğrenirken elbette eve geç kaldım. Annem nerede olduğumu bilmediği için fena halde korkmuştu. Söyleyince çok sevindi. Hemen ertesi gün dedeme gitmeye karar verdi. Ama sabah düşünüp taşındıktan sonra cesaret edemedi. Tam üç gün gideyim mi, gitmeyim mi diye kararsızlık içinde kaldı. Sonunda da gitmedi. Beni yanına çağırarak hastayım, gidemem Neli dedi. Dedene bir mektup yazdım. Al onu götür. Mektubu okuyunca ne diyeceğine, ne yapacağına iyice dikkat et. Ayaklarına kapan, ellerine sarıl. Anneni bağışlaması için yalvar. Çok ağladı. Çıkarken beni öptü, kutsadı, dua etti. Benim de ikonun önünde diz çökmemi söyledi. Çok hasta olduğu halde sokak kapısına kadar uğurladı beni. Dönüp geriye bakınca hala peşimden gözlediğini gördüm. Dedemin kapısında sürgü olmadığı için kapıyı açıp girdim. Masada ekmekle patates yiyordu. Azorka karşısında durmuş, kuyruğunu sallayarak onu seyrediyordu. Dedemin o evinde de pencereler basıp karanlıktı. Odada masayla bir tek sandalyeden başka eşya yoktu. Tek başına oturuyordu. Ben girince korkudan yüzü bembeyaz titremeye başladı. Ama ben de korktum. Hiç ses çıkarmadan mektubu masaya koydum. Bunu görünce dedem çok sinirlendi. Yerinden hızla kalkıp sopasını aldı. Vuracak gibi kaldırdı ama vurmadı. Yalnız kolumdan beni dışarı itti. Daha birinci basamağa inmeden kapıyı tekrar açarak hiç açmadığı mektubu arkamdan fırlattı. Eve dönünce anneme her şeyi anlattım. Zavallı kadın yine yatağa düştü. O anda oldukça şiddetli bir gök gürültüsüyle birlikte şiddetli bir yağmur başladı. O da karardı. Anna evine çok korkmuştu. İstarroz çıkarıyordu. Kocası pencereye bakarak ''Şimdi geçer'' dedi. Kalkıp odayı boydan boya dolaştı. Neli fark ettirmeden onu izliyordu. Sinirli ve heyecanlıydı. Durumunu anlayabiliyordum. Ona bakmamı istemiyor gibiydi. İhtiyar tekrar koltuğuna oturarak ''Ee sonra ne oldu?" diye sordu. Neli ürkek ürkek bakındı. "Dedeni bir daha görmedin mi?" "Gördüm. Enne endireyev ne de. Hadi, anlat yavrum. Anlat." diye kocasını destekledi. "Tam 3 hafta onu görmedim. O sıralarda kış bastırdı." Kar yağmaya başladı. Bir gün dedeme aynı yerde rastlayınca çok sevindim. Annem onu bir daha göremediğim için üzülüyordu. Ondan kaçtığımı görsün diye bilerek karşı tarafa geçtim. Başımı çevirince dedemin arkamdan yetişmeye çalıştığını fark ettim. Bana yetişemeyince koşmaya başladı. Hem koşuyor hem Neli Neli diye bağırıyordu. Azorka da peşimdeydi. Acıdım durdum. Yanıma gelip beni elimden tuttu. Beraber yürümeye başladık. Sonra ağladığımın farkına varınca durdu. Bana uzun uzun baktı. Eğilip öptü. O sırada ayakkabılarımın eski olduğunu gördü. Başka ayakkabım var mı diye sordu. Hiç paramız olmadığını, ev sahibimizin bize acıyarak yiyecek verdiğini anlattım. Ses çıkarmadı. Birlikte çarşıya gidip yeni ayakkabı aldık. Hemen orada giymemi söyledi. Sonra Gorohova'daki evine gittik. Önce bakkaldan börekle iki tane şeker aldı. Evine gelince böreği yememi söyledi. Arkasından şekeri verdi. Azorka ayaklarını masaya dayamış benden börek istiyordu. Verince dedem güldü. Sonra beni karşısına alıp saçlarımı okşadı. Okuma bilip bilmediğimi, şimdiye kadar neler öğrendiğimi sordu. Sorularına cevap verdim. Boş zamanlarında bana okuma yazma öğretmeye ve ders vermeye başladı. Sonra bana pencereye dönmemi, haber verene kadar ona bakmamamı söyledi. Söylediğini yaptım ama gene de yavaşça dönüp bir kere baktım. Dedem yastığının içine sakladığı paralardan dört gümüş ruble çıkarıp bana verdi. Bunu yalnız sana veriyorum dedi. Önce aldım, sonra durup düşündüm. Yalnız bana ise almam dedim. Dedem birdenbire kızdı. Peki peki, istediğin gibi al dedi. Eve giderken beni öpmedi. Evde anneme anlattım her gün biraz daha kötüleşiyordu tabutcuya gelen bir doktor annemi tedavi ediyordu İlaç yazmıştı annem istiyor diye sık sık dedeme gitmeye başladım dedem aldığı kitaplarla bana ders vermeye başladı dünyanın nasıl oluştuğunu başka ülkeleri oralarda yaşayan insanları dağları İsa'yı ve onun bağışlayıcılığını anlatıyordu anlattıkları ile ilgili sorular sormamdan çok hoşlanıyordu bu yüzden sık sık soru sorardım. Bazen çalışmaz Azorka ile oynardık. Azorka beni çok seviyordu. Ona bastonun üzerinden atlamayı öğrettim. Dedem de gülüyor, saçlarımı okşuyordu. Dedem az gülerdi. Bazı günler çenesi açılır, bazen de hiç neden yokken susu verirdi. Gözleri açık olduğu halde uyur gibi dururdu. Bu şekilde saatlerce otururdu. Karanlıkta öyle korkunç, öyle ihtiyar görünürdü ki... Çoğu zaman gelince onu sandalyede oturur bulurdum. Düşünürken tüm dünyayla ilişkisi kesilirdi. Azorka ayaklarının dibinde yatardı. Bekler, öksürmeye başlardım. Dedem yine ilgilenmezdi. O zaman çıkıp giderdim. Evde annem dört gözle beklerdi beni. Yatağının yanına oturarak geç saate kadar dedemi anlatırdım. Bana derste anlattıklarını ve neler konuştuğumuzu söylerdim. Azurka'yı bastondan atlatırken dedemin nasıl güldüğünü anlatınca o da gülmeye başlardı. Gülünce neşelenir bunları tekrar tekrar dinlemek isterdi. Sonra dua etmeye başlardı. Annemin dedemi bu kadar çok sevmesine karşılık dedemin annemi hiç sevmemesine çok şaşırırdım. Bir gün dedeme annemin onu ne kadar sevdiğini söyledim. Hiç konuşmadan asık suratla dinledi. Annemin onu bu kadar sevip sözüne ettiği halde kendisinin neden onunla hiç ilgilenmediğini sordum. Dedem kızdı. Beni dışarı attı. Kapının arkasında biraz durdum. Çok geçmeden tekrar çağırdı. Ama hiç konuşmuyordu. Bir gün din dersinde İsa'nın bize birbirinizi sevin, düşmanlarınızın yaptığı hareketleri bağışlayın diye emrettiği halde niçin annemi hala bağışlamadığını sordum. Dedem yerinden fırladı. ''Bunları bana annemin öğrettiğini söyleyerek yine dışarı attı. Bir daha da evine gelmememi söyledi. Zaten artık gelmem diyerek çıkıp gittim. Dedem ertesi gün o evden taşındı. Nikolay Sergeiç pencereye bakarak ''Yağmurun çabuk düneceğini söylemiştim. Bak Vanya, güneş açtı bile.'' O zamana kadar sessizce dinleyen Enne Endirevna birden öfkelendi. İhmen eve baktı. Neli'yi kucağına oturttu. ''Hadi.'' ''Sen anlatmana devam et güzel kızım.'' dedi. ''Ben seni dinliyorum. Bırak katı yürekli.'' Söyleyeceklerini bitirmeden ağlamaya başladı. Neli biraz şaşkın, ürkmüş bir halde bana baktı. İhmen ev söylenenleri hiç üstüne almadan başını çevirdi. ''Üç günde deme gitmedim. O günlerde annem fenalaştı. Paramız bitti. İlaç alamıyorduk. Yiyeceğimiz de yoktu. Çünkü ev sahibimiz de zor durumdaydı.'' Artık yaptıkları yardımları başımıza kakıyorlardı. Üçüncü gün dedeme gitmek için hazırlanmaya başladım. Anneme, dedeme para istemeye gidiyorum dedim. Annem çok sevindi. Çünkü ona dedemin beni nasıl kolduğunu anlattıktan sonra onu bir daha görmeyeceğimi söylemiştim. Annem çok ağladı. Gitmem için yalvardı. Dedem taşındığı için yeni evini aradım. Karşılaştığımız zaman üzerime öyle bir atıldı ki dövecek sandım. Olduğu yerde ayaklarını yerlere vurup bağırıyordu. Aldırmadım. Annemin çok hasta olduğunu, ilaçları için elli kopek gerektiğini, yiyeceksiz kaldığımızı söyledim. Dedem beni bağıra çağıra kapı dışarı etti. Kapıyı içeriden kilitledi. Ama beni dışarı iterken parayı verene kadar merdivende oturacağımı söylemiştim. Az sonra kapıyı aralayarak baktı. Beni görünce kapattı. Epey zaman geçti. Gene kapıyı açıp kapattı. Bunu birkaç kere tekrarladı. Sonunda az orka ile göründü. Kapıyı kilitleyerek önümden geçti. Merdivenden indi. Sokağa çıktı. Bana hiçbir şey söylemedi. Ses çıkarmadım. Hava kararıncaya kadar orada oturdum. Enne endire evine dayanamadı. Ah yavrum, kim bilir ne kadar üşümüşsündür, diye bağırdı. Manton vardı. Manton da olsa, ah evladım, neler çekmişsin? Ee? Deden olacak adam ne yaptı? Nelly'nin dudakları titremeye başladı. Ama bütün gücünü kullanarak kendini tuttu. Ortalık kararınca döndü. Merdivende bana çarptı. Kim var orada diye bağırdı. Cevap verdim. Galiba çoktan gittiğimi sanmıştı. Orada olduğumu görünce şaşırdı. Karşıma dikilip uzun uzun bana baktı. Sonra birdenbire hırsla bastonuyla basamağı vurdu. Kapıya koşarak kilidi açtı. Sonra parayı getirdi. Hepsi bakır beşlikti. Kafama atarcasına merdivene fırlattı. Al diye bağırdı. Bütün param bu. Annene de ona lanet ettiğimi söyle. Paralar merdiven basamaklarına saçıldı. Karanlıkta toplamaya başladım. Dedem başaramayacağımı anladı. İçeriden mum getirdi. Merdiven aydınlanınca daha çabuk topladım. O da bana yardım etti. Yetmiş köpek olacağını söyleyerek içeri girdi. Parayı anneme verirken olanları anlattım. Üzüntüsünden daha kötü oldu. O gece ben de hastalandım. Ertesi gün ateşler içinde yattım. Dedeme olan öfkem bir türlü geçmiyordu. Annem uyanır uyanmaz sokağa çıktım. Dedemin evinin yakınındaki köprüde durdum. O sırada o adam geçti. Arhipov'dan bahsediyor dedim. Size anlatmıştım Nikoloy sergeç. Bubnova da bir tüccarla beraberdi. Patakladığımız herif, Neli o gün onu ilk defa görmüş. ''Devam et Neli.'' ''Onu durdurup bir gümüş ruble istedim.'' ''Beni şöyle bir süzdü.'' ''Bir gümüş ruble mi istiyorsun?'' dedi. ''Evet.'' dedim. Güldü. ''Hadi benimle gel.'' diye çağırdı. Gidip gitmemeyi düşünürken birdenbire altın çerçeveli gözlüğü olan bir ihtiyar yanımıza yaklaştı. Para istediğimi duymuştu. Yüzüme baktıktan sonra neden özellikle bir gümüş ruble istediğimi sordu.'' Annemin hasta olduğunu, ilaç almak için bu kadar gerektiğini söyledim. İhtiyar adam nerede oturduğumuzu sorarak adresi yazdı. Bana bir banknot uzattı. Diğeri gözlüklü ihtiyarı görür görmez uzaklaştı. Bir dükkana girip parayı bozdurdum. 30 kopiyi bir kağıda sararak annem için ayırdım. 70 kopiyi kağıda koymadan avucumda sıktım. Dedeme gittim. Kapıyı açtım. Eşikten parayı önüne fırlattım. Hepsi yere saçıldı. ''İşte paranız.'' dedim. ''Madem ki anneme kötü dua ediyorsunuz, sizin olsun paranız.'' Kapıyı çarparak kaçtım. Neli gözleri parlayarak ve çocukça bir küçümsemeyle İhmen eve baktı. Enna Endriyevna Neli'yi sımsıkı kucakladı. ''Kocasına bakmadan, iyi etmişsin Neli.'' dedi. ''Hak etmiş, kötü, katı yürekli bir adammış senin deden.'' Nikolay Sergeiç hımla karşılık verdi. Sabırsızlanan Enne Endriyevna ''Peki sonra ne oldu?'' diye sordu. Dedeme bir daha gitmedim. O da beni aramadı. Demek annenle yapayalnız kaldınız. Vah zavallılar vah. Annemin durumu her gün biraz daha kötüye gidiyordu. Yataktan çok az kalkıyordu. Artık hiç para bulamıyorduk. Ben yüzbaşının karısıyla beraber dilenmeye gidiyordum. O hem evlerin kapılarını çalar, hem sokakta kibar, iyi görünümlü insanlardan para isterdi. Ama kendine hiçbir zaman dilenci dedirtmezdi. Elinde kimlik kağıdı ve fakirlik belgesi vardı. Zaten bunları göstermesine gerek kalmadan parayı veriyorlardı. Bana herkesten para istemenin ayıp olmadığını söylerdi. Birlikte dolaşıp sadaka topluyor, bununla geçiniyorduk. Annem diğer kiracılardan dilencilik yaptığımı öğrendi. Bubnova da beni kendi yanına vermenin dilencilikten daha karlı olacağını söylüyordu. Önce bize uğrar, anneme para verirdi. Annem almayınca, amma da kibirlisiniz der, bu sefer yemek yollardı. Benim için söyledikleri anneme hem korkuttu hem son derece üzdü. Bir gün sarhoşken Bubnova annemi azarladı. Dilenci olduğumu, yüzbaşının karısıyla beraber sokakta avuç açtığımızı tekrarladı. Yüzbaşının karısını hemen o gece evinden attı. Annem bunu duyunca ağlamaya başladı. Sonra birdenbire yataktan fırladı. Giyindi. Beni elimden tutarak sokağa çıkardı. İvan Aleksandriç engel olmak istedi. Ama annem dinlemedi. Sokakta güçlükle yürüyordu. Adım başında kaldırıma oturuyordu. Onu tutarak yardım ediyordum. Bana dedeme gideceğini söyledi. Ama geceydi. O sırada büyük bir caddeye çıktık. Bir binanın önünde arabalar sıralanmıştı. İnsan kalabalığı girip çıkıyordu. Pencereler ışık doluydu. İçeriden müzik sesleri geliyordu. Annem yol kenarında durdu. Beni kucakladı. ''Neli, fakir ol, ömrünün sonuna kadar fakir kal ama bunlara gitme. Kim gelirse gelsin, kim çağırırsa çağırsın, sen de zengin, güzel elbiseler içinde arabalarına katılabilirsin. Ama bunu istemiyorum. Çünkü bunlar kötü, zalim insanlar.'' Bu söylediklerimi sakın unutma. Yoksul ol, çalış, dilen ama onlardan çağıran olursa size gelmeyeceğim diye cevap ver. Annem hasta haliyle böyle diyordu. Sözünü dinleyeceğim. Neli heyecandan titriyordu. Yüzü alevlenmişti. Ömrümün sonuna kadar çalışacağım. Size de çalışmak, hizmet etmek için geldim. Kızınız olmak istemiyorum. İhtiyar kadın Neli'yi kucakladı. Lütfen böyle söyleme yavrum. ''Annen hasta olduğu için sana öyle şeyler söylemiş.'' diye yalvardı. İhme nef ''Deliymiş.'' dedi. Neli ona dönerek aynı sertlikte karşılık verdi. ''Deli olsun, ölünceye kadar sözünden çıkmayacağım. Annem bana bunları söyledikten sonra bayıldı.'' Enna Endriyevna, ''Aman tanrım, kış gününde, hasta haliyle, sokaklarda.'' diye inledi. ''Bizi karakola götürecekleri sırada bir adam geldi.'' ve adresimizi öğrendi. Bizi arabayla evimize bıraktı. Bana da on ruble verdi. Annem bir daha kalkamadı. Üç hafta sonra öldü. Enne endireyevine atıldı. Deden ne yaptı? Bağışlamadı mı? Bağışlamadı. Annem ölmeden birkaç gün önce dedeme gidip ölmek üzere olduğunu, böyle ölmenin ona çok acı geldiğini, bağışlamasını istediğini, benim yalnız kalacağımı söylemem istedi. Gittim. Ama beni görünce kapıyı kapatmaya çalıştı. Annem ölmek üzere sizi görmek istiyor diye bağırdım. Beni itip kapıyı kapattı. Eve dönüp anneme sarıldım. Annem de her şeyi anlayarak hiçbir şey sormadan bana sarıldı. Nikolay Sergeiç Nelly'nin sözünü bitirdiği sırada güçlükle ayağa kalktı. Bizi süzdü. Tekrar halsizce koltuğa oturdu. Enine endire Endirevna çok üzgündü. Ölmeden birkaç saat önce beni çağırdı. Ellerimi sımsıkı tutarak... Bugün öleceğim Neli dedi. Daha konuşacaktı ama gücü yoktu. Beni görmüyordu galiba. Yalnız elimi sımsıkı tutuyordu. Yavaşça elimi çektim. Dedeme koştum. Beni görünce sandalyeden fırladı. Yüzü bembeyaz oldu. Korkunç görünüyordu. Titriyordu. Elinden çektim. Sadece ölüyor diyebildim. Dedem birdenbire allak bullak oldu. Bastonunu kattığı gibi peşinden koşmaya başladı. Hava soğuk olduğu halde şapkasını bile almamıştı. Dönüp aldım, başına geçirdim. İkimiz olanca hızımızla koştuk. Annemi sağ bulamayacağımızdan korkuyordum. Araba tutmasını söyledim. Ama dedemin parası araba tutmaya yetmeyecek kadar azdı. Pazarlık yaptığı arabacılar onunla ve Azor ile alay ediyorlardı. Pazarlığı bırakıp koşmaya başladı. Azorka da bizimle koşuyordu. Dedem tıkanır gibi oldu, ansızın düştü. Şapkası bir yana fırladı, arkasından koştum, şapkasını başına koydum, eline yapıştım, koşmaya devam ettik. Gece karanlığında evimize geldik, ama geç kalmıştık. Annem ölmüştü, dedem onu görünce ellerini birbirine vurdu. Titriyor, karşısında ses çıkarmadan duruyordu. Elinden tutarak ölünün yanına çektim. İşte bak zalim, kötü adam, bak gör diye bağırdım. Dedem bir çığlık attı, yere yığıldı. Neli, Enne Endreyevna'nın kollarından sıyrılarak geri atladı. Aramızda benzi uçuk, bitkin, ürkek bir şekilde duruyordu. Ama Enne Endreyevna onu tekrar kucakladı. Kendinden geçerek, ''Bundan sonra ben senin annen olacağım Neli'' diye bağırdı. ''Gidelim Neli, şu zalim, kötü insanları bırakıp gidelim. Bırakalım herkesle edip dursunlar. Tanrı hep hesabını sorar. ''Gidelim Neli, gidelim buradan, gidelim.'' Enne Endreyevna'yı daha önce hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Nikolay Sergeiç doğrularak, ''Nereye Enne Endreyevna?'' diye sordu. ''Ona, kızıma, Natasha'ya.'' Neli'yi kapıya doğru sürükledi. ''Dur biraz, dur, bekle! Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kalpsiz adam. Hoşçakalın.'' İhtiyar kadın arkasına baktı ve birdenbire hayret içinde kalarak durdu. Nikolay Sergeiç arkasındaydı telaşlı telaşlı şapkasını arıyor, titreyen elleriyle paltosunu giymeye çabalıyordu. Enne Endriyevna ellerini birleştirmiş, bu umulmadık mutluluktan adeta korku duyuyordu. Sen de mi? Sen de mi benimle geleceksin? İhmen ev inler gibi, Natasha, benim Natasha'm nerede? diye mırıldandı. Kızımı isterim, nerede o? Uzattığım koltuk değneğini alarak kapıya doğru yürüdü. Enne Endriyevna bağışladı, ''Bağışladı!'' diye bağırdı. İhtiyar ancak birkaç adım atmıştı ki kapı hızla açıldı. Odaya humma nöbetine tutulmuş gibi yüzü sapsarı, bakışları alev saçarak Natasha daldı. Elbisesi buruşmuş, yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Atkısı düşmüştü. İri yağmur taneleri gür saçlarında parıldıyordu. Odaya dalmasıyla babasıyla karşı karşıya gelmesi bir oldu. Acı bir çığlıkla kollarını uzatarak ayaklarına kapandı. Babası onu yerden kaldırarak kucakladı. Kendi koltuğuna oturttu. Önünde diz çöktü. Kızını yeniden kaybedecekmiş gibi aceleyle ellerini, ayaklarını öpüyor, yüzüne bakmaya doyamıyordu. Sanki yanında olduğuna inanamıyordu. Enna Endreyevna hıçkırıklar arasından ataşaya sarıldı. Başını göğsüne bastırdı. İhmenev kızının ellerini ellerine almış, solmuş, süzgün ama hala güzel yüzüne, içinde yaşlar pırıldayan gözlerine bir aşık gibi bakıyor. ''Canım benim, hayatım, biricik kızım.'' diye kekeliyordu. ''Gözümün nuru evladım.'' İhmenev bunları durmadan tekrarlıyor, sonra birden susarak Natasha'yı hiç doyamayacakmış gibi seyrediyordu. Hala diz çökmüş, yüzünde bir an beliren çocukça bir gülümsemeyle hepimizi süzdü. ''Yavrumun zayıfladığını da nereden uydurdular?'' dedi. ''Belki biraz süzülmüş, rengi uçuk ama bakın ne kadar güzel. Eskisinden de, inanın eskisinden de güzel.'' İhmenev ruhunu parça parça eden sevincin verdiği sızıyla elinde olmadan sustu. ''Nataşa, kalkın babacığım, ben de sizi öpmek istiyorum.'' diye yalvardı. Sevgili yavrum benim, duydun mu Anuşka? Ne güzel konuşuyor, duydun mu? Kızını yeniden derin bir sevgiyle kucakladı. Hayır Nataşa, kalbinin beni bağışladığını hissedinceye kadar ayaklarının dibinde yatmalıyım. Çünkü bağışlanmaya asla layık değilim. Seni reddettim, lanet ettim sana. Duyuyor musun Nataşa? Sana kötü dualar ettim. Yapabildim bunu. Sen de bu dualarıma inanabildin. Öyle ya, inanabildin. Oysa inanmamalıydın. Ah hırçın kalpli çocuk. Niye şimdiye kadar aramadın beni? Sana kucağımı açacağımı biliyordun. Eskiden seni nasıl sevdiğimi unutmadın değil mi? Ama şimdi, her zaman olduğundan daha çok seviyorum. Bütün kanımla, canımı verecek, kalbimi koparıp parça parça ederek ayaklarının altına atacak kadar seviyorum. Hayatım, kızım benim. Natasha mutluluktan ağlayarak, Öyleyse öp beni zalim babam, diye mırıldandı. Annem gibi, dudaklarından, yüzümden öp. İhmen ev kızını uzun uzun kucakladı. Gözlerinden de öpeceğim, gözlerinden de. Eskiden yaptığım gibi. Hatırlar mısın Natasha? Ah Natasha! bizi rüyanda görüyor muydun? Ben hemen hemen her gece görürdüm seni. Her seferinde yanıma geliyordun. Ben de ağlayıp duruyordum. Bir keresinde küçüklüğünü rüyamda gördüm. On yaşındayken piyano ders almaya yeni başladığın sıradaki gibi kısa etek, güzel ayakkabılar giymiştin. Ellerin kıpkırmızıydı. O zaman ellerin hep kırmızıydı, değil mi Anluşka? Geldin, kucağıma oturdun, boynuma sarılıyordun. Ama sen kötü çocuk, kötü dualarıma, bize gelince seni geri göndereceğimi inandın demek. Beni dinlen Ataş'a, o kadar çok evine geldim ki bunu hiç kimseye söylemedim. Bazen pencerenin dibinde durup geceleri sık sık mum yaktığını gördüm. O penceredeki gölgeni görmek için neler vermezdim. Bazen sokağa çıkınca seni hiç olması uzaktan görürüm diye karşı kaldırımda saatlerce beklerdim. Ya sen geceleri rüyanda babanı görüyor muydun? Hiç aklına geldim mi Nataş'a? Kalbin sokakta pencerenin dibinde nöbet beklediğimi hissetti mi acaba? Kış aylarında ''Gecenin yarısında yukarı çıkıp karanlık ve soğuk merdivenlerde sesini, gülüşünü duymak için kulağımı kapına dayadığım az mı oldu? Sana kötü dualar ettikten hemen sonra seni bağışlamak için kapına geldim ama... Ah taşa Kızını kaldırarak özlemle sımsıkı kucakladı. ''Yavrum yine bizimle, yine kollarımda. Tanrım, bu günleri gösterdiğin için sana şükürler olsun.'' Onca felaketten sonra yaşadığımız bu aydınlık güne şükürler olsun. Bizi aşağılayan, hakaretler eden o onursuz adamlara en güzel cevabı verdik. İşte kızım burada, bizimle. Herkese söyleyeceğim. Bu benim saygıdeğer, sevgili kızım. Babasının kolları arasından bana elini uzatan Nataş'a duyulur duyulmaz bir sesle Vanya, Vanya diye seslendi. O anda beni hatırlamış olmasını asla unutmayacağım. İhmenev etrafa bakınarak birdenbire, Neli nerede? diye sordu. Karısı telaşlandı. Sahi, nerede o? Evladım, unuttuk onu. Neli odada yoktu. Sessizce diğer odaya kaçmıştı. Yanına gittik. Bir köşeye gizlenmiş olanları izliyordu. İhmenev onu kucaklamak istedi. Neli uzun, garip bir bakışla onu süzdü. Sonra kimseyi tanımıyormuş gibi, Annem nerede? Annem! dedi. Titreyen ellerini bize uzatarak, ''Nerede? Annem nerede?'' diye tekrarladı. Birdenbire korkunç bir çığlık attı. Yüzü çarpıldı, yere düştü. Haziran'ın sıcak günleri, inşaat tozlarının ve gürültüsünün yanı sıra bunaltıcı sıcaklar. Şansımız varmış, birden yağmur bulutları toplandı ve bir sağnak boşaldı. Sanki bu yağmurla bütün şehir temizlenmiş gibi oldu. Ve yağmur sonrasının o hoş serinliği sardı her yeri. Küçücük evimin penceresini açtım ve güzel havayı soludum. Havanın verdiği enerjiyle bitirmek üzere olduğum yazıyı bırakıp bizimkilere gitmek istedim. Yine de bu isteğime karşı koyup bitirmek için daha hızlı yazmaya başladım. Aslında bitirmesem de çok çok paramı al alamayacaktım. Ama o zaman da içim rahat etmeyecekti. Yazı bitince bir kuş kadar özgür olacaktım. Sonunda bitirdim. Ve masamın başından kalktım. Her yerim ağrıyor, kendimi biraz da sinirli hissediyordum. İhtiyar Alman doktorum bu çalışmaya yetecek kadar gücüm olmadığını söylemişti ama yine de yetti işte. Ayakta duracak kadar gücüm yok. Ama yine de eserimi bitirmenin ve biraz para kazanabilecek olmanın heyecanıyla giyinip yazdıklarımı da alıp yayım evi sahibine doğru yola çıktım. Sonunda hikayemin bitmesi onu da sevindirecekti. ''Biraz para ve özgürlük ne güzel.'' Aleksandr Petrovich çıkmak üzereydi. O da edebiyatla ilgisi olmayan ama para kazandıracak bir işi yeni bitirmişti. İki saattir çalışma odasında birlikte oturduğu bir Yahudi'yi gönderip beni gördüğüne sevindiğini belli ederek yanıma geldi ve elimi sıktı. Yumuşak sesle sağlığımın nasıl olduğunu sordu. Aleksandr Petrovich iyi bir insandı. Hem şaka bir yana ona çok şey borçluydum. Edebiyatla uğraşısının yalnızca yayımcılıktan ibaret olması onun suçu değildi. Ne de olsa edebiyatçının bir de yayıncıya ihtiyacı vardı. Aleksandr Petrovich romanımın bittiğini, hazırladığımız derginin büyük bir kısmının tamamlandığını duyunca sevindi. Sonunda benim bir işi uzatmadan tamamladığımı iğnelemeden edemedi. Memnun bir yüz ifadesiyle kasaya gidip daha önce anlaştığımız 50 rubleyi çıkardı. Sonra bu günlerde hakkında bolca eleştiri yazıları yayınlayan bir derginin yeni sayısındaki yazıyı gösterdi. Son yazımla ilgiliydi. Ne kötü ne de iyi şeyler yazılmıştı. Yalnızca yazılarımla o kadar oynuyormuşum ki artık insanı bıktırıyormuş. Yazıyı okuyunca çok güldük. Bu son yazılarımı da örnek göstererek ne kadar çabuk yazdığımı hiçbir ayrıntıyla ilgilenmediğimi anlattım. Ama suçsizde İvan Petroviç, ''Yazılarınızı hep gece yazıyorsunuz.'' Aleksandr Petrovich sevimli adamdı. Elbette bazı zayıf yanları da yok değildi. Edebiyat konusunda çok yeterli olmadığı halde bu konuda konuşup övünmekten büyük zevk alırdı. Neyse, şimdi bunlardan söz etmek istemiyorum. Aleksandr Petrovich Vasilievski ostrova gideceğimi öğrenince, kendisi de o yakınlardaki villasına gideceğini söyleyerek beni bırakmayı teklif etti. Kabul ettim. ''Yeni arabamı görün. Çok güzel.'' Aşağıya indik. Araba gerçekten güzeldi. Aleksandr Petrovich arkadaşlarını yeni arabalarına bindirmekten çok zevk alırdı. Bu onun için neredeyse bir ihtiyaçtı. Arabada edebiyatla ilgili konuşmaya devam ettik. Konuşurken hiç çekinmediği için bir yerlerde duyduğu ya da okuduğu bazı fikirleri kendi fikirleriymiş gibi anlatıyordu. Duyduklarını bazen çok tuhaf bir şekilde yorumluyor, doğru olmayan sonuçlar çıkarıyordu. Nedense ünlü olmak gibi bir kaygısı vardı. Aslında sadece yayıncılık yapıp para kazanmasının daha iyi olacağını düşündüm. O ise iyi bir yazarın ya da eleştirmenin sahip olabileceği şöhret istiyordu. Aleksandr Petrovich aynı zamanda unutkandı da. Birkaç gün önce tartıştığımız bir konuyu şimdi bana kendi fikriymiş gibi açıklıyordu. Çevresindekiler de bu özelliğini bilirlerdi. Konu yavaş yavaş edebiyatçıların birbirlerinin kuyusunu kazdığına, namussuzluğuna kadar geldi. Artık söylediklerini dinleyemiyordum. Sonunda Vasilyevski-Ostrov'daydım. 13. sokağa geldim. İşte evleri. Enna Endriyevna beni görünce sevindi ve sus işareti yaparak ''Neli şimdi uyudu.'' diye fısıldadı. ''Sakın uyandırmayın. Çok yorgun zavallı kız. Korkuyoruz.'' Doktor şimdilik önemli bir şey olmadığını söylüyor. Hoş, sizin doktorun ağzından doğru dürüst söz de çıkmıyor ya. Siz de çok düşüncesizsiniz. Saatlerdir yemeğe bekliyoruz. Anna Endreyevna'ya fısıldayarak size iki gün uğrayamayacağımı söylemiştim, dedim. Yazıyı bitirmem gerekiyordu. Ama yemeğe geleceğine söz verdin. Neden gelmedin? Nili sırf senin için yataktan kalktı. Koltuğuyla sofraya oturttuk. Ben de sizinle beraber Vanya'yı bekleyeceğim diye tutturdu. Ama Vanya'yı bekle ki gelsin. Bak saat altıya geliyor. Nerelerde dolaştım o zamana kadar? Ah sizi gidi çapkınlar. Kızcağız öyle üzüldü ki yatıştırıncaya kadar neler çektim. Neyse şimdi uyudu yavrucak. Nikolay Sergeiç de şehre indi. Ama çay saatine doğru gelir. Yalnız başıma uğraşıyorum. Bir işi var İvan Petrovich oğlum. Yalnız permede oluşuna canım sıkılıyor. Natasha nerede? Bahçede canım kızım. Bahçede. Git yanına. O da bir hoş. Bilmem ki aklım almıyor benim. Ah Ivan Petrovich, canım çok sıkkın. Mutlu, neşeli olduğunu söylüyor ama inanamıyorum. Git yanına Vanya. Sonra neyi olduğunu anlatırsın. Hemen bahçeye çıktım. Çok küçük bir bahçeleri var. ''Birkaç yaşlı ağaçları, rengarenk çiçekleriyle çok sevinli bir görüntü sergiliyor.'' Natasha beni görünce sevinçle boynuma atıldı. O da yeni iyileştiğinden hala solgun görünüyordu. ''Bitirdin mi Vanya?'' ''Tamamen, bu gece boşum artık. Ne güzel, aceleye gelmedi ya, çok düzeltmen gerekti mi?'' ''Ne yapalım, ama önemi yok bunun. Böyle sıkı çalışınca sinirlerimde bambaşka bir gerginlik hissediyorum. Daha açık düşünüyorum.'' Duygularım daha canlı, daha derin oluyor. İfademe hakim olabiliyorum. Hızlı çalışmanın verimi başka. Ah Vanya, Vanya! Son zamanlarda Natasha benim yazdıklarımla, kariyerimle çok fazla ilgilenmeye başladı. Her yazdığımı okuyor ve yazılarımla ilgili çıkan eleştirileri izliyordu. Kendini harcıyorsun Vanya, diye çıkıştı bana. Böyle zorlanırsan hem kendini harcar hem sağlığını kaybedersin. Bak ona! ''İki yılda bir uzun hikaye yazıyor. Peki diğeri, on yılda ancak bir roman çıkardı. Ama eser oya gibi işlenmiş. En ufak eksiği yok.'' ''Doğru, haklısın. Ama onlar benim gibi para kazanmak için yazmıyorlar. Yazılarını sağ sola yetiştirmek gibi bir sorunları da yok ayrıca. Hadi bunları konuşmayalım. Sende haber var mı?'' ''Çok. Ondan mektup aldım.'' ''Gene mi?'' ''Evet.'' Natasha, Alyosha'nın mektubunu verdi.'' Ayrıldıktan sonraki üçüncü mektuptu bu, birincisini Moskova'dan göndermişti, o mektuptan çıldırmış olduğu sanılabilirdi, önceden konuştukları gibi Moskova'dan ayrılması olanaksızdı. İkinci mektubunda Natasha ile evlenmek için yakında döneceğini, bu karardan onu hiçbir kuvvetin döndüremeyeceğini yazıyordu, ama bu mektupta buna artık kendisinin de inanmadığı ve başka şeylerden etkilendiği seziliyordu. Bu arada Katya'nın iyi ki var olduğundan o olmasa ne yapacağından söz ediyordu. Üçüncü mektubunu sabırsız bir merakla açtım. İki sayfalık mektup üzüntüyle yazılmış, karalanmış, gözyaşı dolu bir mektuptu. Evlenmelerinin ikisi içinde iyi olmayacağını, ayrılmaları gerektiğini, onu bağışlamasını ve unutması gerektiğini yazıyordu. Sonra birden bu kararından vazgeçerek Nataşa'dan özür diliyor, ona haksızlık ettiğini ve bir alçak olduğunu söylüyor. Şu anda köyde bulunan babasının sözünden çıkamadığını anlatıyordu. Çok acı çektiğini ve aslında Natasha'yı istediğini birlikte çok mutlu olacaklarını yazıyordu. Babasının söylediklerinin haksız olduğunu kanıtlamaya çalıştığını ve evlenseler mutlu olacaklarını bildiriyor, kendine kızarak acele bir veda ile mektubunu bitiriyordu. Natasha sonra bir mektup daha verdi. Bu Katya'nın mektubuydu. Alyosha'nın gerçekten çok üzgün olduğunu, üzüntüsünden hastalandığını ama şimdi daha iyi olduğunu yazıyordu. Onda bu kalp olduktan sonra Natasha hiçbir zaman unutmayacağını, onu hep seveceğini belirtiyordu. Eğer bir gün Alyosha sizi unuttur ve sevmezse ben de ondan vazgeçerim diyordu. Mektupları Natasha'ya geri verdim. Ses çıkarmadan bakıştık. Sözleşmiş gibi, geçmişten söz etmekten kaçınıyorduk. Natasha çok acı çekiyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Babasının evine döndükten sonra bir süre hasta yattı. Bu günlerde yeni yeni toparlanıyordu. Şimdilik gelecekle ilgili bir şeyler konuşmuyorduk. Nikolay Sergei için başka bir yerde bulduğu iş yüzünden yakında ayrılacağımızı biliyordu. Ve bana çok sıcak, şefkatli davranarak Geçmişte yaşadıklarımız yüzünden kendini bağışlatmaya çalışıyordu. Bu çabası beni üzüyordu. Ama bu üzüntüden kurtulmam zor olmadı. Çünkü Natasha beni gerçekten seviyordu. Beni bensiz olamayacak kadar ve kardeşi gibi seviyordu. Yaklaşan ayrılık ikimizi de çok üzüyordu. Her şeyi konuşuyorduk ama sadece bu ayrılıktan söz etmiyorduk. Nikolay Özergeyçi sordum. ''Gelir neredeyse'' dedi. Çaya yetişeceğini söylemişti. O işle mi ilgileniyor? Evet, iş yüzde yüz olmuş durumda. Hatta bugün gitmeyebilirdi. Niye gitti öyleyse? Bana mektup geldi ya, biraz sustuktan sonra. Benimle o derece aklını bozmuş ki, çok üzülüyorum Vanya, dedi. Hep benim neler hissettiğimle ilgileniyor. Her davranışımdan sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Bazen beni mutlu etmek için şakalar yapıyor, bizi güldürmeye çalışıyor. ''Sonra içine kapanıp sessizce oturuyor.'' Natasha güldü. ''Bugün bu mektupları aldım.'' diye devam etti. Benimle göz göze gelmemek için hemen sokağa fırladı. ''Onu kendimden çok seviyorum Vanya.'' Natasha başını eğdi, elimi sıktı. ''Senden bile çok.'' Konuşmadan bahçede yürümeye devam ettik. ''Bugün Mozdoba'ya ev geldi. Dün de gelmişti. Evet, bugünlerde size çok sık geliyor. Neden geldiğini biliyor musun?'' ''Annem, her sözüne inanıyor. Mozdobe evinin her şeyi, yani kanunları falan bildiğine, her şeyin altından kalkabileceğine inanıyor. Bugünlerde ne düşünüyor biliyor musun? Benim prenses olmadığımı, hatta buna üzülüyor bile. Babamla bunu konuşamadığı için Mozdobe evle konuşuyor. Kanun yoluyla nasıl çözüleceğini soruyor. Mozdobe ev olmaz demiyor ama oyalıyor.'' Nataş'a gülümsedi. ''Öyledir o dedim. ''Nereden anladın bunları?'' ''Annem ağzından kaçırdı. imalarla falan.'' ''Neli ne yapıyor? Hali nasıl?'' ''Aşk olsun Vanya. Çocuğu ancak şimdi hatırlayabildi Neli, İhmen ev ailesinin göz bebeği olmuştu. Natasha onu son derece seviyordu. Neli de ona bütün kalbiyle bağlanmıştı. Zavallı çocuğun sonunda böyle bir sevgi bulacağı hiç aklına gelir miydi? Taş kalbinin yumuşadığını, ruhunun hepimize açıldığını sevinçle görüyordu. İçinde iyice yer etmiş kuşku, öfke ve inatçılığa karşı gösterdiğimiz sevgiye adeta tutkuyla cevap veriyordu. Ama gene de inatçılıktan tamamen vazgeçmemişti. İçinde kabaran sevinç gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Kendi kendisiyle mücadele etti. Sonunda teslim oldu. En çok Natasha'yı, ondan sonra ihtiyar ihmenevi Evi seviyordu. Bensiz duramıyordu. Birkaç gün uğramasam rahatsızlığı artıyordu. Son defa çoktandır bitiremediğim bir yazımı bitirmek için bir iki gün evde kalmam gerekiyordu. Nelly'yi bu ayrıla fazla üzüp sarsmadan hazırlamak sorunu oldu. Bununla beraber sevgisini açıkça göstermeye utanıyordu. Sağlığı hepimize endişelendiriyordu. Daha iyi olacağını düşünerek onlarla kalmasına karar verdik. İhtiyarların Natasha ile barıştıkları gün orada fenalaşmıştı. Zaten hastaydı. Durmadan ilerleyen hastalığı o sıralar hızını daha da artırmıştı. Hastalığının ne olduğunu bilmiyorduk. Kesin olarak anlaşılamamıştı. Buhranları eskisinden sık geliyordu. Halsizdi. Gücü iyice azalmıştı. Son günlerde ateşinin düşmemesi Neli'yi iyice yatağa düşürmüştü. Hastalığı arttıkça çocuk garip bir şekilde uysallaşıyor, hepimize karşı yumuşak, tatlı dilli, candan oluyordu. Üç gün önce yatağının yanından geçerken elimden yakaladı. Kendine doğru çekti. Odada kimse yoktu. Yüzü alev gibi yanıyor, gözleri kor gibi parlıyordu. Titreyerek, sinirli bir hareketle bana doğru uzandı. Üzerine eğildim. Esmer kollarını boynuma dolayarak beni öptü. Sonra Natasha'yı istedi. Çağırdım. Natasha'yı yatağına oturttu. Sizleri doya doya görmek istiyorum. Dün gece hepinizi rüyamda gördüm. ''Bu gece de göreceğim. Zaten sık sık her gece görüyorum.'' Bir şeyler anlatmak istiyor ama içindeki duygular onu boğuyordu. Bunların ne olduğunu anlamıyor, ifade etmeyi beceremiyordu. Nikolay Sergeiç de Neli'yi aşağı yukarı Nataş'a kadar seviyordu. Kimse onun kadar Neli'yi neşelendirip güldüremiyordu. Yanına gelir gelmez hemen kahkahaları duyuluyor hatta yaramazlığa bile başlıyordu. Bizim hasta ihtiyara afacan afacan takılıyor, çeşitli maskaralıklar yapıyor, rüyalarını anlatıyordu. Yattığı yerden bir sürü masal uydurarak ondan hikaye istiyordu. İhtiyar küçük kızına bakarken çocuk gibi seviniyor, hayranlığı günden güne artıyordu. Bir akşam Neli'ye her zamanki gibi yatağında kutsadıktan sonra dışarı çıkarken bana ''Tanrı onu çektiklerimize karşılık ödül olarak yolladı bize'' dedi. Her akşam toplanıyorduk. Mozdoviyev hemen hemen her gün bizdeydi. Çok sevilen ihtiyar doktor da arada bir geliyordu. Neli'yi tekerlekli koltuğuyla yuvarlak masamızı alıyor, balkon kapısını açıyorduk. Batmak üzere olan güneşin aydınlattığı yemyeşil küçük bahçe önümüzdeydi. Bahçeden taze yeşilliklerle yeni açan leylakların kokusu geliyordu. Neli böyle günlerde çok mutlu oluyordu. Ama bazen geçmişine ait üzücü hikayeleri hatırlıyor ve kendisi dahil hepimizi üzüyordu. Böyle durumlarda onun dikkatini dağıtmaya çalışıyor, neşeli şeylerden söz ediyorduk. Zaten doktor da Neli'nin hikayesini anlatmasını yasaklamıştı. Onu uyardığı zamanlarda Neli doktora takılıp şakalaşırlardı. Çok özenli olmamıza rağmen Neli günden güne sönüyordu. Aşırı derecede duygulu olmuştu. Kalbi düzensiz çalışıyordu. Doktor bana ölüm ihtimalinin yaklaştığından söz etmeye başladı. İhme evleri üzmemek için bunu onlara açmıyordu. Nikolay Sergeyich, Nili'nin yola çıkınca iyileşeceğinden emindi. Natasha Nikolay Sergeyich'in sesini duyunca, "İşte babam geldi." dedi. "İçeri gidelim manya." Nikolay Sergeyich içeri girer girmez her zamanki gibi yüksek sesle konuşmaya başladı. Ama Enna Endriyevna'nın elleriyle yaptığı işaretleri görünce sesini kıstı. Natasha ile bana sessizce o günkü dolaşmasını anlatmaya başladı. Peşine düştüğü işi sonunda almıştı. İhmen ev buna çok seviniyordu. Ellerini ovuşturarak, 15 gün sonra yola çıkabileceğiz, dedi. Kaçamak endişeli bir bakışla Natasha'yı süzdü. Natasha gülümsedi. Boynuna sarılınca ihtiyarın kuruntusundan eser kalmadı. Sevinçle, ''Gidelim çocuklar, gidelim'' dedi. ''Yalnız sen manya'' ''Senden ayrılmak çok acı.'' ''Şunu da söyleyeyim, İhmenev bir kere olsun birlikte gitmemizi önermemişti. Natasha'ya olan aşkımı bilmeseydi, eminim beni de çağırırdı.'' ''Ne yapalım dostlar? Ne yapalım? Çok üzülüyorum Vanya. Ama yer değiştirmek hepimizi canlandıracak. Yer değiştirmek baştan başa değişmek demektir.'' İhmenev Evgene kızına baktı. İnanıyordu. İnançlı olduğuna seviniyordu. ''Enne Endriyevna, Neli ne olacak?'' dedi. ''Neli mi?'' ''Ne var sanki? Yavrucak biraz rahatsız ama o zamana kadar iyileşir umarım. Şimdi bile daha iyi. Değil mi Vanya?'' Endişeyle benden yardım bekler gibi yüzüme baktı. ''Şimdi nasıl? Uyudu mu? Bir şey yok değil mi? Uyandı mı acaba? Bak ne yapalım enlendireyevna. Masayı hemen taraçaya çıkaralım. Semaver gelinceye kadar bizimkiler toplanırlar. Neli'yi de getiririz. Enfes olur. Gidip bakayım. Uyanmıştır belki.'' Enna Endriyevna'nın tekrar ellerini sallamaya başladığını görünce, ''Sadece bakacağım, uyandırmayacağım korkma.'' diye ilave etti. Ama Neli uyanmıştı bile. Biraz sonra her zamanki gibi akşam çayı için toplanmıştık. Neli'yi koltuğuyla getirdiler. Doktorla Mozlobey evde geldi. Mozlobey ev Neli'ye kocaman bir demet leylak getirdi. Ama düşünceli görünüyordu, neşeli değildi. Mozlobeyev'in hemen hemen her gün İhmen evlere gelmeye başladığını, bütün ev halkının, özellikle Enle Endriyevna'nın onu çok sevdiğini söylemiştim. Yalnız Aleksandra Semyonovna'nın adını anan yoktu. Mozlobeyev ondan söz etmiyordu. İhtiyar kadın, Aleksandra Semyonovna'nın henüz Mozlobeyev'in resmi karısı olmadığını öğrenince onu evine çağırmanın, hatta adını anmanın uygun olmayacağını düşündü. Öyle hareket etti. Enna Endriyevna'nın özelliklerinden biriydi bu. Belki kızı olmasa, hele başlarından böyle bir olay geçmemiş olsaydı bu derece titiz davranmazdı. Neli o akşam nedense üzüntülü, hatta tasalı görünüyordu. Sanki gördüğü kötü bir rüyadan etkilenmişti. Gene de Mozdobeyev'in hediyesini çok sevindi. Karşısındaki bardağın içinde duran çiçekleri zevkle seyrediyordu. İhmenev, çiçekleri çok seviyorsun değil mi Neli?'' dedi heyecanla. Dur, hemen yarın. Neyse, şimdi söylemeyeyim de sonra görürsün diye ilave etti. Neli, severim dedi. Annemi çiçeklerle nasıl karşıladığımız aklıma geliyor. Annem biz oradayken bir kere tam bir ay hasta yatmıştı. Henry ile ben annem ayağa kalkıp odasından ilk çıkacağı gün bütün evimizi çiçeklerle donatmayı kararlaştırdık. Dediğimizi yaptık. O gün annem akşamdan ertesi sabah kalkıp artık bizimle beraber kahvaltı edeceğini söyledi. Erkenden kalktık. Henry bir yan çiçek getirdi. Bütün evi yeşil yapraklarla, çiçek demetleriyle donattık. Sarmaşıklar, adını bilmediğim geniş yapraklar, iri beyaz çiçekler, nergisler vardı. Nergis'i çok severim. Sonra güller, öyle güzel güller var ki hepsini çelenk gibi ördük, duvarlara astık. ''Saksılarda olanları yere dizdik. Ağaç gibi kocamanları fıçılar içindeydi. Onları köşelere, annemin koltuğunun iki yanına koyduk. Annem odasından çıkınca hem şaşırdı hem çok sevindi. Henry de seviniyordu. Bunları hala unutamıyorum.'' O akşam Neli her zamankinden daha halsiz, daha sinirliydi. Doktor zaman zaman ona merak ve endişeyle bakıyordu. Ama kızcağızın çenesi açılmıştı. Uzun uzun, hava kararıncaya kadar bize oradaki hayatını anlattı. Engel olamadık. Öyle güzel anlatıyordu ki, annesi ve Henry ile o sırada çok gezmişler. Eski hatıralar bir bir canlandıkça, Nelly heyecanla mavi göğü, yolda gördüğü karla, buzla örtülü yüksek dağları, dağ şelalelerini anlatıyordu. Sonra İtalya'nın gölleriyle vadilerine, çiçeklerine, ağaçlarına geçti köylülerin kıyafetlerini, esmer yüzlerini, kara gözlerini anlattı. Karşılaştıkları insanlardan, geçirdikleri maceralardan söz açtı. Gördüğü büyük şehirleri, sarayları, renk renk ışıklarla birdenbire aydınlanan yüksek kubbeli kiliseyi, göğü ve denizi, masmavi sıcak güney şehirlerini anlattı. Hepimiz dinledik. Neli bu çeşit hatıralarını şimdiye kadar bu kadar ayrıntılı anlatmamıştı. Her zaman dinlediklerimiz bambaşka şeylerdi. Anne kızım puslu, mutsuz bir akşam fakir yataklarında koyun koyuna yatarken eski günlerini, ölen Henry'yi başka memleketlerde gördüklerini hatırlamaları gözümün önüne geldi. Sonra annesiz tek başına Bubnovan'ın vahşi bir acımasızlıkla attığı dayaklara sabırla karşı koyarak kendini korumaya çalışan Nelly'yi düşündüm. Sonunda Nelly'ye fenalık geldi. Odasına götürüp yatırmak zorunda kaldık. İhmen ev hem korkmuş hem hastanın bu kadar konuşmasına izin verildiği için kızmıştı. Neli bayılmıştı. Zaten bu bayılmalar son zamanlarda sık sık oluyordu. Neli ayılır ayılmaz beni istedi. Yalnız bana söyleyeceği bir şey varmış. Konuşmasına izin versinler diye öyle yalvardı ki doktor karşı koyamadı. Benden başka hepsi odadan çıktılar. Yalnız kalınca Neli, bak Vanya dedi. Onlarla birlikte gideceğimi sanıyorlar. Ama ben gitmeyeceğim. Gidemem çünkü. Şimdilik sende kalacağım. Sana söyleyeceğim buydu. Onu kararından vazgeçirmeye çalıştım. İhmen evlerin onu öz kızları gibi sevdiklerini, özleyeceklerini söyledim. Ben de rahat edemeyeceğini, onu çok sevdiğim halde çaresiz ayrılmamız gerektiğini anlattım. Neli ısrarla ''Hayır, olmaz.'' dedi. ''Rüyamda sık sık annemi görüyorum.'' ''Burada kalmamı istiyor. Dedemi yalnız bırakmakla büyük bir günah işlemişim. Annem bunları ağlayarak söylüyor. Burada kalıp dedeme bakmak istiyorum Vanya.'' Söylediklerini hayretle dinledim. Ama deden öldü Neli. Biraz düşündü. Dikkatle yüzüme baktı. ''Dedemin nasıl öldüğünü bir daha anlatsana Vanya. Hepsini hiçbir şey unutmadan anlat.'' İstediği tuhaftı ama olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmaya başladım. Neli'nin sayıkladığını tahmin ediyordum. Geçirdiği krizden sonra bilinci tam yerinde olmayabilirdi. Dikkatle dinledi. Anlattıklarımı dinlerken üzerimden ayırmadığı hasta, hummalı parıltılarla ışıldayan siyah gözlerini hatırlıyorum. O da iyice kararmıştı. Neli beni sonuna kadar dinledi. Biraz düşündükten sonra kesin bir tavırla ''Sana bir şey söyleyeyim mi Vanya?'' dedi. Ölmedi o. ''Annem sık sık dedemden söz ediyor.'' Daha dün ona ''Dedem öldü anne'' dedim. Üzüldü, ağlamaya başladı. Bunu kim söylediyse yalan söylediğini, dedemin önceleri benim yaptığım gibi sokakta dilendiğini haber verdi. İlk defa ona rastlayıp ayaklarına kapandığım Azorcanın beni tanıdığı yerde dolaşıyor diye ilave etti. ''Rüya bunlar Neli, hasta olduğun için kabus görmüşsün.'' Ben de öyle sanıyor kimseye açmıyordum. Yalnız sana anlatmak istiyordum. Bugün seni beklerken uyuklamışım. Bu sefer dedemi de gördüm. Evindeymiş, zayıflamış, korkunç bir durumdaymış. İki gündür ağzına bir lokma koymadığını, azor kanında aç olduğunu söyleyerek beni bir güzel azarladı. Enfiyesinin bittiğini, onsuz yapamadığını hatırlattı. Bunu annem öldükten sonra bir gün ona gidişimde söylemişti. O gün çok hasta, kendini bilmez bir haldeydi. Bugün bunları tekrarlayınca kendi kendime köprüye gidip dilenirim. Ona ekmekle pişmiş patates ve enfiye alırım dedim. Köprüde durup dilenirken dedem de etrafımda dolaşıp duruyordu. Arada bir yanıma yaklaşıyor topladığım parayı elimden alıyordu. Bu ekmek için diyordu. Şimdi de enfiye için topla. Ben topladıkça o gelip alıyordu. Topladıklarımın nasıl olsa hepsini ona vereceğimi, kendime bir şey saklamayacağımı söyledim. Ama o, yo, ''Benden çalıyorsun. Bubnova da hırsız olduğunu söyledi. Seni yanıma almayacağım. Beşliği ne yaptın?'' dedi. Bana inanmadığı için ağladım. Beni dinlemiyor, sürekli beşliğimi çaldın diye bağırıyordu. Sonra dövmeye başladı. Orada, köprüde öyle bir der kattı ki çok ağladım. ''Şimdi bak ne düşünüyorum. Biliyor musun Vanya? Yüzde yüz sağdır o. Kim bilir nerede? Yalnız başına dolaşıp gelmemi bekliyor.'' Onu bu düşüncelerden vazgeçirmeye, hepsinin asılsız olduğunu ispat etmeye çalıştım. Sonunda başardım galiba. Rüyada dedesini tekrar görmek korkusundan uyumak bile istemiyordu. Boynuma sarıldı. Yüzünü yüzüme dayadı. Senden ayrılamam manya. Dedem olmasa da senden ayrılamam. Nilly'nin o akşam bayılması evdekileri korkutmuştu. Anlattığı rüyaları doktora da anlattım. Hastalığı hakkında ne düşündüğünü kesin olarak sordum düşünceli bir tavırla "henüz belli değil" dedi. "Şimdilik tahminler yürütüyor, düşünüyorum, inceliyorum ama henüz kesin bir şey söylenemez. Aslına bakarsan iyileşmesi çok zor, ölebilir. Diğerlerine söylemiyorum ama durum çok ciddi. Yarın başka doktorların da incelemesini isteyecektim. Onu kendi çocuğum gibi seviyor ve üzülüyorum Manya." dedi. Nikolay Sergeyevich heyecanla geldi. "Bak ne düşündün Manya?" dedi. ''Çiçeği çok sever. Yarın sabah kalkınca şu Henry mi neydi, o adamla annesine yaptıkları çiçekli karşılamanın aynısını ona biz yapalım.'' ''Anlatırken ne kadar heyecanlanmıştı değil mi?'' ''Heyecanlandı ya ama heyecan onun için son derece zararlı.'' ''Öyle ama tatlı heyecan başka. Sen bana inan. Deneyimime inan canım. Tatlı heyecanın zararı dokunmaz. Hatta tatlı heyecan belki sağlığına iyi bile gelir.'' Emen'e planını uygulamak için bizim cevabımızı dinlemeden heyecanla gerçekleştirmeye gitti. Çıkarken bana, "Yakınlarda çok güzel çiçekler satan bir çiçekçi var. Sen Enne Endireyevnaya'ya her şeyi anlat. Ben birazdan gelirim. Hem sen bu gece bizde kal. Nasıl sevde işin de yok. Eskiden olduğu gibi çatı katında yatarsın. Eşyaların hala duruyor. Sabahtan da evi süsleriz. Natasha da yardım eder. Hem o bu işi çok da güzel becerir." dedi. O geceyi onlar da geçirmeyi kabul ettim. İhtiyar çiçek işini de halletti. Doktorla Mozdobayev vedalaşarak gittiler. İhmen evler erken yatardı. Mozdobayev çıkarken pek düşünceliydi. Bana bir şey söylemek istediği halde başka sefere bıraktı. İhtiyarlardan ayrılıp tavan arasına çıktığım zaman onu orada görünce şaşırdım. Masaya oturmuş bir kitaba bakıyordu. Yoldan döndüm manya, dedi. Hemen anlatmam iyi olacak. ''Otur şuraya. Büyük bir aksilik oldu. Öyle canım sıkılıyor ki...'' ''Ne oldu?'' ''Senin namussuz prensin beni öyle kızdırdı ki öfkem hala geçmedi. Ne var? Ne oldu gene? Hala bitmedi mi şu prensin işleri?'' ''Sen de hemen ne oldu?'' diye telaşa düşersin. ''Ucunda ölüm var sanki. Tıpkı bizim Aleksandra Semyonovna ve bütün karılar gibisin. Nefret ederim şu yere batısı karı milletinden.'' Kargagak dese hemen ne var, ne oldu diye telaşa düşerler. Kızma canım. Kızmıyorum ama insan her işi sakince karşılamalı, büyütmemeli. Kızgınlığı bir süre devam etti. Sessizliği bozmadım. Yatışınca, bak kardeş, diye tekrar başladı. Bir iz yakaladım. Hoş, yakalamadım ya, zaten aslında iz filan yoktu da bana öyle geldi. Kısacası bazı düşüncelere dayanarak Neli'nin şey, belki... ''Senin anlayacağın Neli'nin prensin kızı olma ihtimali var bence.'' ''Ne diyorsun?'' Moslovayev elini öfkeyle sallayarak ''Hemen ne diyorsun diye böğürme.'' dedi. ''İnan bunlarla hiçbir şey konuşulmaz. Sana kesin olarak bildiğim bir şey var dedim mi? Züppe, prensin şahitli ispatlı meşru kızı olduğunu söyledin mi? Söyledin mi?'' Son derece heyecanlandım. ''Canım beni dinle.'' diye sözünü kestim. ''Tanrı aşkına bağırma.'' İşi doğru dürüst açıkla. Bunun önemini, doğruysa doğacak sonuçları düşün bir kere. Sonuçları, neyin sonucunu, delil nerede? İş böyle yürütülmez. Sana bunları gizli olarak söylüyorum. Neden şimdi söylediğimi de ileride anlatırım. Öyle gerekti. Ses çıkarmadan dinle. Sır olduğunu da aklından çıkarma. Sorun şu, prens bu işin peşine kışın, Varşova dönüşü. Simit henüz ölmeden düşmüştü. Aslına bakarsan başlangıç daha da önce, geçen yılda. Bu sefer de ona yanlış ipucu vermişler. Smith'in kızından Paris'te ayrılalı 13 yılı olmuş. Ama herif 13 sene peşini bırakmamış. Kadının bugün lafı geçen Henry ile yaşadığını, Nellie diye bir kızı olduğunu, hasta düştüğünü, kısacası her şeyi biliyormuş. Sonra birdenbire izlerini kaybetmiş. Bu galiba Henry'nin ölümünden az sonra. Smith'in kızının Petersburg'a gelmeye hazırlandığı sırada olmuş. Petersburg'da hangi isimle gelirse gelsin onu kolayca bulabilirdi. Gel gelelim Avrupa'daki ajanları yanlış bilgi vererek onu şaşırtmışlar. Kadının Almanya'nın güneyinde küçük bir şehirde oturduğunu bildirmişler. Belli ki dikkatsizlikle onu başka bir kadınla karıştırmışlar. Böylece bir yıl belki daha fazla zaman geçmiş. Bir süre sonra prens şüphelenmeye başlamış. Bazı durumlardan takip ettiği kadının başka bir kadın olabileceği şüphesine düşmüş. Böylece ortaya asıl aradığı kadına ne olduğu sorusu çıkmış. Aklına nedense Petersburg'a gitmiş olması ihtimali gelmiş. Avrupa'dan soruşturmalarına cevap gelinceye kadar o burada bir araştırma yapmış. Ama resmi yoldan gitmek pek işine gelmemiş olacak ki benimle tanıştı. Beni böyle işlerde çalışan bir amatör falan filan diye önermişler. Sorunu anlattı. Ama köpoğlu köpek pek üstü kapalı ve birden çok anlama gelecek şekilde konuştu. Çelişmelere düştü. Aynı olayları başka başka şekilde anlattı. Ama mutlaka insan ne kadar kurnaz olursa olsun bir yerde şaşırır. Ama ben alttan aldım. Prense olanca saflığımla kul köle olmuş göründüm. Sonra her zamanki yöntemime başvurarak düşündüm. Önce bana anlatılan bu sorunun aslı astarı var mıydı? Ayrıca acaba bunun altında başka bir dava gizlenmiyor muydu? Durum böyleyse sen bile herifin beni düpedüz dolandırdığını anlayabilirsin.'' Herife dört rublelik hizmeti bir rubleye yapacak kadar enayi değilim. Bunun üzerine sorunu kurcalamaya başladım. Yavaş yavaş bazı izler yakaladım. Kimini ağzından, kimini başkalarından öğrendim. Bazılarını da kendim çaktım. Belki böyle hareket etmenin nereden aklıma geldiğini soracaksın. Prensin telaşlı, endişeli halinden baştan beri kuşkulanmıştım. Ortada telaşa düşecek ne vardı? Sevgilisini babasının evinden kaçırmış. Kadın gebe kalmış. O da onu terk etmişti. Olağandı bu. Tatlı, zarif bir yaramazlıktan ibaretti. Prens böyle şey papuç bırakacak adam değildi ama korkuyordu işte. Bunu şüpheli buldum. Bazı ipuçları bulmak için şu Henry'nin de bana çok yardımı dokundu. Gerçi artık hayatta değil ama burada kuzinlerinden biri var. Petersburg'da bir pastane sahibiyle evli. Kadın Henry'ye delice aşıkmış. Bu aşk Şişko pastacı Fetter'la evlenmesine, kaş göz arasında tam 8 yumurcak peydahlamasına rağmen 15 yıl sürmüş. İşte bu kuzinden birçok çeşitli, karışık yöntemlerden sonra çok önemli bir bilgi aldım. Hence Alman adaletlerine uyarak ona mektuplarına hatıra defterini yollamış. Ölmeden önce kişisel evraklarından bazılarını göndermiş. Budala karı mektupların yalnızca Mein Lieber, Augustin, Agustin, Fieland üzerine yazdıklarıyla ilgilenmiş. Ama ben bu mektuplar sayesinde epey bilgi edindim. Bay Simit'i kızı tarafından çalınan parasını, parayı elde eden prensi öğrendim. Sonunda bir sürü saklamalar, rumuzlar, imalar arasından sorunun iç yüzünü görür gibi oldum. Elimde kanıtlanmış delilim yoktu. Bunu anlıyorsun değil mi Vanya? Koca aptal Henry bunu bilerek saklıyor. Sadece ufak ufak dokunduruyordu. Ama bazı ipuçlarını birleştirerek bir sonuç çıkarabildim. Prens Simit'in kızıyla evliydi. Nerede, nasıl, ne zaman, Avrupa'da mı yoksa burada mı, bununla ilgili kağıtlar nerededir, orasını hiç bilmiyordum. İnanır mısın, öfkemden saçımı başımı yolarak gece gündüz bunları arıyordum manya. Sonunda Simit'i de buldum ama o aralık adamcağız bu dünyadan göçtü. Canlı görmek kısmet olmadı. Sonra bir gün tesadüfen Vasilievski Ostrov'da bir kadının öldüğünü öğrendim. Araştırınca yeni bazı ipuçları ele geçirdim. Hemen Vasilievskiy'e koştum. O gün seninle karşılaşmıştık. Hatırlar mısın? O gün birçok bilgi topladım. Kısacası bu işte. Nelly'nin de bana çok yardımı dokundu. Sözünü keserek, ''Bana bak'' dedim. ''Nelly'nin bildiğini, neyi bildiğini, prensin kızı olduğunu bildiğini tahmin eder misin?'' Bana öfkeyle bakarak, ''Prensin kızı olduğunu sen de biliyorsun.'' diye cevap verdi. ''Böyle gereksiz soruları ne diye soruyorsun geveze adam?'' ''Önemli olan Nelly'nin prensin kızı oluşu değil, meşru kızı olması. Anladın mı?'' ''Mümkün değil.'' ''Önce ben de öyle diyordum. Hatta şimdi bile. Ara sıra mümkün değil.'' diye tekrarlıyorum. Ama sorun bunun mümkün olmasında. Hem böyle olması çok kuvvetli bir olasılık. ''Hayır Mozdobayev, hayali kapılıyorsun. Bir kere Nelly bunu bilmiyor. Sonra olsa olsa prensin gayrimeşru kızı olabilir.'' Annesinin elinde herhangi bir belge bulunsaydı Petersburg'da bu kadar sefalet çeker miydi? Çocuğunu bu acı öksüzlüğe mahkum eder miydi? Hadi canım, olacak şey değil. Ben de önceleri senin gibi düşünüyordum. Hatta hala iyice inanmış değilim. Ama şunu da dikkate almak gerek. Smith'in kızı deli bozuğun biriydi. Dünyada onun kadar sivri akıllı kadına az rastlanır. Romantizm bu. Deliliğe varan hezeyan. Kadın baştan beri yeryüzünde meleklere layık bir mutluluk hayali kuruyordu. Çılgınca aşıktı, inanmıştı. Eminim zavallıcık herifin onu bırakmasından değil, aldandığı için erkeğin onu aldatarak bırakacak kişilikte olduğundan melek olduğunu düşündüğü adamın sadece çamur çıkıp onu kirletmesi yüzünden aklını kaybetti. Çılgınlık derecesinde romantik ruhu bu sarsıntılara dayanamadı. Hakarete uğraması da cabası. Niye anlatmak istediğimi anlıyorsun herhalde. Bunun üzerine dehşetten ama daha çok gururdan sonsuz bir küçümsemeyle adama sırt çevirmiş. Onu yok saymış. Daha ileri giderek onu hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırmış. Kaptırdığı paraya hiç aldırmamış. Paranın babasına ait olduğunu unutmuş. Öyle bir para hiç olmamış gibi düşünmüş. Güya hırsızı gururuyla ezecek. Ömrünün sonuna kadar onu aşağılanmış görmek zevkini tadacakmış. Bizde kanunen ayrılma yok ama onlar yollarını ayırmışlar. Bundan sonra yardım istenir mi hiç? Düşün, deli kadın, can çekişirken bile Nellie'ye onlara gitme, çalış, dilen ama onlara gitme diyordu. Çağıran kim olursa olsun gitme. O zaman bile onu çağıracaklarını, yani çağıranı bir kere daha küçümsemek fırsatını elde edeceğini düşünüyordu. Kısacası intikam hırsı onu canlı tutuyordu. Nellie'den çok bilgi aldım. Hala ara sıra bir şeyler öğreniyorum. Annesi veremdi. Bu hastalık insanı özellikle hırçınlaştırır, sinirli yapar. Bubnova'nın evinde oturan bir tanıdığımdan prens'e mektup yazdığını öğrendim. Evet, yazmış. Doğrudan doğruya prens'e yazmış. Yok canım, prens bu mektubu almış mı acaba? Bunu bilmiyorum işte. Mektubu alıp almadığını bilemiyorum. Smith'in kızı bir tanıdığımla Bubnova'daki boyalı karıyı hatırladın mı? Şimdi cezaevinde. Görüşmüş, mektubu onunla yollamış. Önce yazmış, hazırlamış... Ama sonra geri almış. Ölümüne üç hafta kala olmuş bunlar. Burası önemli işte. Mektubu yollamaya karar verdiğine göre geri aldığı halde başka zamanda gönderebilirdi. Doğrusu mektubu gönderip göndermediğini bilmiyorum. Yalnız göndermediği düşünülebilir. Gerçekten Prens onun Petersburg'da bulunduğunu, yatıp kalktığı yeri kesin olarak ancak ölümünden sonra öğrenebildi. Öldüğüne kim bilir ne kadar sevinmiştir. Evet. Alyosha'nın bir gün babasını çok sevindiren bir mektuptan söz ettiğini hatırlıyorum. Ama bu çok yakında olmuştu. İki ay var ya da yok. Peki sonra? Sonra ne oldu? Prensle ne geçti? Ne olacak? Düşünsene. Eminim ama elimde delil olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Çok uğraştım ama bir sonuca varamadım. Araştırmayı Avrupa'da yapmak gerekiyordu. Ama Avrupa'nın neresinde? O da bilinmiyor. O zaman adamla takışacağımızı anladım. Onu öğrendiklerimden fazlasını biliyormuşum gibi davranarak kandırmaya çalıştım. Başardın mı? Kanmadı. Ama öyle çok korktu ki nasıl davranacağını şaşırdı. Birkaç kere buluştuk. Çok alttan alıyor. Bir kere arkadaşça açıldı. Biraz, her şeyi bildiğimi sandığı zaman. Gayet güzel, duygulu, içten konuştu. Ama utanmazca yalan söylüyordu. Korkusunun büyüklüğünü o zaman ölçtüm. Biraz da kendimi budala gibi gösteriyor ama kurnazlık yapıyormuş gibi davranıyordum. Bile bile beceriksiz görünerek onu korkutuyor, biraz da tehdit ediyordum. Hep beni salağın biri sanarak ağzından bir şey kaçırsın diye anladı Teres. Bir defasında sarhoş rolü yaptım. Gene para etmedi, Kurnaz. Bilmem anlatabildim mi Vanya. Her şeyi, bana olan korkusunun derecesini öğrenmem, ayrıca onda bildiğimden fazlasını öğrendiğim düşüncesini uyandırmam gerekiyordu. ''Sonunda ne oldu?'' ''Hiç. Bende elle tutulur bir delil yoktu. Yalnız bir rezalet çıkabileceğini anladı. Zaten korktuğu da oydu. Yakında evlenecekmiş. Haberin var mı?'' ''Yok. Önümüzdeki yıl, daha geçen sene bir kızı gözüne kestirmiş. Kızcağız o sırada on dördündeymiş. Şimdi on beşini doldurmuş. Zavallıcık, daha okul önlüğüyle geziyor. Ailesi çok istekli. Herifin karısının ölmesine ne için istediğini anladın değil mi?'' ''Kız da general kızıymış.'' Paralı, hem de çok paralıymış. Senle ben böyle partiler vuramayız Vanya. Yalnız bir hatamı bağışlamayacağım. Mozlobeyev masaya sert bir yumruk indirdi. Beni iki hafta önce dolandırdı, diye bağırdı. Deyyus! Nasıl dolandırdı? Basbaya. elimde delil olmadığını anladığını gördüm. İçimden bu işi ne kadar uzatırsam, çabamın o derece anlamsız olacağını hissettim. İki bine fit olmaya razı oldum. Demek iki bini kopardın, hem de gümüş olarak. Dişlerimi gıcırdata gıcırdata aldım. Böyle iş iki bine yapılır mı? Küçülerek aldım. Karşısında şamar yemiş gibi duruyordum. Mozlo beye, size eski zahmetinizin karşılığını veremedim dedi. Aslında o zamanki iş için anlaşmamıza göre 150 rubleyi çoktan vermişti. Şimdi yolculuğa çıkıyorum. Şu iki alın. Herhalde böylece hesabımızı kapatmış oluyoruz. Ben de ona evet prens tamam diye cevabı yapıştırdım. Ama suratına bakamadım. Ne çok aldın değil mi? Gönlümden koptu da senin gibi enayiye veriyorum gibilerden bakıyordu. Oradan nasıl çıktığımı bilemiyorum. Seninki de düpedüz namussuzluk mozdobay diye bağırdım. Neli'ye yaptığını düşün. Namussuzluk söz mü? Canilik, iğrenç, çirkefçe bir hareket. Bu, bunu ifade edecek söz bulamıyorum Vanya. Tanrım, o da hiç olmazsa Neli'nin geleceğini düşünmek zorundaydı. ''Elbette zorundaydı. Ama nasıl zorlarsın onu? Korkutarak mı? Korkmaz.'' Verdiği iki bin gümüşle beni susturmayı başardı. Ümitsizlikle ''Nasıl olur? Neli'nin hakkı nasıl kaybolur?'' diye bağırdım. ''Asla.'' Mozlobeyev bunu gövdesi sarsılarak son derece içten haykırdı. ''Peşini bırakmam onun. Bir iş daha açarım başına. Karar verdim. İki bin aldım da ne oldu? Uğradığım hakarete sayarım. Düzenbaz herif aldattı beni.'' Hem de dalga geçti. ''Yoo, buna hiç dayanamam işte. Bu sefer Neli'ye soracağım. Bu işin çözümü onun elinde. Neli her şeyi biliyor, her şeyi. Annesi her şeyi anlatmış. Hastalıktan kendinde olmadığı zaman içini dökmek için anlatmıştır mutlaka.'' Tatlı bir heyecanla ellerini ovuşturarak ''Belki elimize bir belge falan da geçer.'' diye ilave etti. ''Şimdi neden sık sık buraya gelmemin nedenini anladın değil mi Vanya?'' Önce seninle arkadaş olmamız nedeniyle ama asıl Neli'yi inceliyorum. Bana ister istemez yardım etmelisin Vanya. Çünkü Neli üzerinde etkim var. Kesinlikle edeceğim. Söz veriyorum. Umarım artık yalnız kendi yararına değil. Zavallı Neli içinde bir şeyler yaparsın Bozlaba'ya. Sana ne arkadaş. Kimin yararına çalışırsam çalışayım işe yarasın da elbette öksüzü koruyacağız. İnsanlık böyle emreder. Ama kendimi de düşünürsem beni ayıplama Vanyacığım. Fakir adamım Hakkımı vermedi. Üstelik dolandırdı namussuz. Böyle bir madravazın yüzüne mi güleyim? avucunu yalasın? Sabah fena fenalaştığı için planladığımız çiçek partisini yapamadık. O gün hep odasındaydı. Bir daha da o odadan hiç çıkmadı. İki hafta sonra öldü. Bu iki haftalık can çekişme süresince kendine tamamen gelemedi. O garip hayallerinden kurtulamadı. Bilinci yerinde değildi. Ölüm anına kadar hep dedesinin onu çağırdığına, gelmediği için kızıp bastonlu yere vurduğuna, ekmekle tütün almak için dilenmeye yolladığına emindi. Uyandığı zamanlar annesini gördüğünü söylüyordu. Bazen kendine gelir gibi oluyordu. Böyle bir an ikimiz yalnızdık. Uzanarak zayıf, ateşten yanan eliyle elimi tuttu. ''Ben ölünce Natasha ile evlen Vanya'' dedi. Galiba bu düşünce onda hep vardı. Gülümsediğimi görünce o da gülümseyerek karşılık verdi. Ölmeden birkaç gün önce güzel bir yaz akşamı yatak odasının bahçeye bakan penceresini açtırdı. Bahçenin gür yeşilliğine, batan güneşe uzun uzun baktı. Sonra benimle yalnız kalmak istediğini söyledi. Çok halsiz olduğu için duyulur duyulmaz bir sesle ''Yakında öleceğim manya'' dedi. ''Hem çok yakın, beni unutma sakın.'' Hatıra olarak sana şunu bırakıyorum. Boynunda haçla birlikte asılı irice muskayı gösterdi. Annem ölürken bana bırakmıştı. Ben ölünce boynumdan al. İçindekini oku. Bugün onlara muskamı yalnız sana vermelerini söyleyeceğim. İçindeki yazıyı okuduktan sonra ona git. Öldüğümü ve onu bağışlamadığımı söyle. Bugünlerde İncil okuduğumu söylersin. İncil'de bütün düşmanlarınızı affedin yazılı. Bunu okuduğu halde onu bağışlamadım. Çünkü annem ölürken konuşabildiği zaman sadece ona lanet ediyorum diyordu. Annemin nasıl öldüğünü, Bubnova'da kalışımı, oradaki halimi, hepsini, hepsini anlat ona Vanya. Bir de ona gitmektense Bubnova'da kalmayı seçtiğimi söylemeyi unutma. Neri bunları söylerken sapsarı kesildi. Gözleri alevlendi. Kalbi öyle hızlı çarpıyordu ki bir süre konuşamadı. Sonra bitkin bir sesle ''Herkesi çağır Vanya'' dedi. Vedalaşma zamanı geldi artık. Elveda Vanya. Son kez sımsıkı sarıldık. Evdekileri çağırdım. İhmen Evneli'nin ölmek üzere olduğunu bir türlü kabul etmek istemiyordu. Son günlere kadar hepimizde iddialaşıyor kızın yüzde yüz iyileşeceğini söylüyordu. Üzüntüden ufacık kalmıştı. Neli ölünceye kadar başından ayrılmadı. Son gününde bile inanmadan bekliyor, bazen üzüntüsünden dışarıya çıkıyor, kendine biraz avutup gücünü toplayarak Nelly'nin yeniden ayağa kalkacağından söz etmeye başlıyordu. Odasını çiçeksiz bırakmıyordu. Bir ara uzakça bir yerden nefis bir kırmızı, beyaz gül demeti getirdi. Bu sevgi, şefkat gösterileri hastayı içten duygulandırıyordu. Vedalaştığımız o son akşam ihtiyar bir türlü kabullenip vedalaşmaya yanaşmadı. Neli ihtiyarın bu haline gülümseyip şakalaşarak cevap verdi. Onların bu hali hepimizi mutlu etti. İki gün sonra öldü. Tabutu çiçeklerle süsleyen ihmen evin Neli'nin süzgün ölü yüzüne, gülümseyen donmuş dudaklarına, göğsünde çaprazlanmış kollarına ne derin bir kederle baktığını hiç unutmam. Natasha ölse ancak bu kadar ağlardı. Hepimizi avutmaya çalıştığımız halde başaramadık. Nelly'yi toprağa verdiğimiz günden sonra Nikolay Sergeiç ağır bir rahatsızlık geçirdi. Emne Andrievna Nelly'nin koynundan çıkardığı muskayı bana verdi. İçinden Nelly'nin annesinin prense yazdığı mektup çıktı. Kadın prense bek dualarını tekrarlarken son zamanda yaşadıkları hayatı Nelly'yi içinde bıraktığı feci şartları anlatıyordu. Onu bağışlamayacağını belirtiyor, öksüz kalan çocuktan yardımını esirgememesi için yalvarıyordu. Öz kızınız olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Neliye ben öldükten sonra bu mektubu size götürüp elinize vermesini söyledim. Onun kızınız olduğunu kabul ederseniz belki sizi bağışlar, işlediğiniz günahları bağışlaması için Tanrı'ya yakarırım. Neli mektupta yazılanları biliyor. Okudum ona. Hepsini, hepsini biliyor. Neli her şeyi bildiği halde annesinin vasiyetini yerine getirmemişti. Babasıyla yani prensle barışamadan öldü. Neli'yi toprağa verdiğimiz gün eve dönünce Natasha aile bahçeye çıktık. Sıcak, ışıl ışıl bir gündü. Natasha bana tuhaf tuhaf bakarak ''Her şey rüyaydı Vanya'' dedi. Neydi rüya olan? Her şey. Bu yıl olup biten her şey. Ah neden senin mutluluğunu da mahvettim Vanya. Gözlerinden aslında tüm hayatımız boyunca mutlu olabilirdik düşüncesini okudum. Bu nedenle ihmen evler Petersburg'a taşındılar. O uzun ayrılıktan sonra Natasha ile yeniden nasıl karşılaştığımızı anlatmayacağım. Aradan geçen dört yılda onu bir an bile unutamamıştım. Doğrusu Natasha'yı ne gibi duyguların etkisi altında belleğimde tuttuğumu iyice anlamıyordum. Ama tekrar kavuştuğumuz anda bizi kaderin birleştirdiğine inandım. İlk günlerde aradan geçen yıllara karşın Natasha bana çok az gelişmiş, hemen hiç değişmemiş, ayrılmadan önce bıraktığım küçük kız gibi göründü. Sonra her geçen gün onda yeni, o zamana kadar tanımadığım, sanki benden sakladığı özellikler keşfetmeye başladım. Genç kızın bunları gizlemek ister gibi bir durumu vardı. Her buluşma bana büyük mutluluk veriyordu. İhmenev Petersburg'a ilk geldiği sıralar hırçın, sinirliydi. İşleri oldukça kötü gidiyordu. Kızıp köpürdüğü, davaya ait belgelerle uğraştığı için bizimle ilgilenmiyordu. Enne Endireyevna neye uğradığını bilmiyordu. Geldiğinden beri üzüntü içindeydi. Petersburg onu ürkütüyordu. Sürekli ağlıyor, eski günlerin özlemiyle iç çekiyordu. Evlenme çağına gelen Natasha'nın geleceğini düşünen olmadığına, içlenerek benden daha yakın, daha güvenilir bir dost bulamadığı için bana dert yanıyor, garip bir samimiyetle içini döküyordu. Onların gelmesine yakın, işimde ilk adımım sayılan birinci romanımı bitirmiştim. Deneyimsiz olduğum için bir türlü nereye vereceğimi bilemiyordum. İhmen evlere bundan hiç söz etmemiştim. Aylak gezdiğim, daha doğrusu kendime bir iş aramadığım için az kalsın benimle kavga edeceklerdi. İhtiyar şüphesiz babacan bir ilgiyle bana acı acı, hatta bazen hırçınlaşarak sitemde bulunuyordu. Ben de uğraştığım şeyi açıklamaya utanıyordum. Bütün çabama rağmen iş bulamadığımı söyleyerek bir süre onları oyaladığımı, memur olmak istemediğimi, roman yazma arzumu nasıl söyleyebilirdim? İhmen evin söylediklerimi araştırmaya zamanı yoktu. Hiç unutmam, Natasha bir gün konuştuklarımızı dinledikten sonra beni bir yana çekti. Gözleri yaşla olarak geleceğimi ihmal etmemem için yalvardı. Sorguya çekerek ne yaptığımı, neyle uğraştığımı öğrenmeye çalıştıktan sonra ağzımdan bir şey alamayınca kendimi tembelliğe, serseriliğe bırakmayacağıma dair yemin ettirdi. Gerçi uğraşımın ne olduğunu söylemedim. Ama ilk romanım hakkında onun tatlı bir sözü daha sonra eleştirmenlerle bu konuda yetkili kimselerin en büyük övgülerinden daha değerli olacaktı. Sonunda romanım çıktı. Basılmadan çok önce edebiyat dünyasında hakkında epey gürültü kopmuştu. Romanımı müsvedde halinde okuyan çocuk gibi seviniyordu. Ben de mutluydum ama bunu başarımın verdiği ilk sarhoşluk anlarında değil, nüsvetliğimi henüz kimseye okumadan hissettim. Ben coşku, ümitler, hayaller ve esere karşı tutku derecesinde bir sevgiyle dolu olduğum uzun gecelerde, hayalimde yarattığım canlı, yakınlarımmış gibi bağlandığım, birlikte sevinip kederlendiğim insanları düşünürken, hatta kahramanımın haline içten ağlarken mutluydum. İhtiyarlar başlangıçta şaşkınlık derecesinde harete düştükleri halde sevinçlerini anlatamam. Çok gariplerine gitmişti. Anne Endriyevna herkesin öve öve bitiremediği yeni yazarın Vanya olduğuna inanamıyordu. Sadece başını sallıyordu. İhtiyar İhmenev uzun zaman inanmak istemedi. Hatta kitabıma ait ilk söylentileri duyunca korkmuştu. Geleceğimi mahvettiğimi yazarların çoğunlukla derbeder insanlar olduğunu söylüyordu. Fakat arkası kesilmeyen övgüler, gazetelerle dergilerdeki yazılar, özellikle çok değer verdiği ve saydığı birkaç kişinin hakkındaki iyi sözleri görüşünü değiştirdi. Bir de elime para geçtiğini, özellikle o paranın miktarını öğrenip yazının nasıl para getirebildiğini öğrenen Eminev'in son kaygıları da dağıldı. Kuşkudan coşkun bir inanca çabucak geçen, başarıma çocuk gibi sevinen ihtiyar, geleceğim hakkında en çılgın ümitlere kapılmaya, göz kamaştırıcı hayallere dalmaya başladı. Benim için her gün yeni bir gelecek planı yapıyordu. Bu planlarda neler yoktu ki? Bana o zamana kadar alışmadığım bambaşka bir saygı göstermeye başladı. Ama gene de bazen hayallere daldığı en coşkun anlarında bile içine şüphe düştüğü oluyordu. Yazar Şair, garip şey, hiç şairlerden adam olan, rütbe kazanan olmuş mudur? Yüksekten atıp tutan, geveze insanlar bunlar. Onda bu şüpheciliğin, nazik soruların genellikle akşam üzeri alaca karanlıkta doğduğunu fark etmiştim. O tatlı, unutulmaz zamana ait hiçbir şey aklımdan çıkmamıştı. Karanlık basarken ihtiyarımız daima daha gergin, duygulu ve kuşkulu oluyordu. Biz Natasha ile bunu bilir, ona takılırdık. ''Hiç unutmam.'' Onu Sumurokov'un generallik rütbesini, Dercevi'nin altın dolu enfiye kutusuyla onurlandırılışını ve Lomonosov'a Çariçen'in ziyaretini anlatarak ikna etmek istiyordum. Pushkin'le Gogol'dan söz ettim. Bunları belki de hayatında ilk defa duyan ihtiyar, ''Biliyorum canım, hepsini biliyorum.'' diye cevap veriyordu. ''Şey, bilir misin Vanya, senin şu yazdıklarının şiir olmadığına memnunum.'' ''Şiir saçmalık kardeşim.'' Yo, karşı çıkma.'' ''İnan şu ihtiyarın söylediklerine. Bütün bunları iyiliğin için söylüyorum. Saçma bunlar. Boşuna zaman öldürmekten başka bir işe yaramaz. Şiir yazmak lise öğrencilerinin işi. Şiirler sizin gibi gençleri tımarhaneye götürür. Gerçi Pushkin büyük bir şair. Ama alt tarafı gene de şiir yazıyor. Hava yani. Zaten pek az şiirini okudum. Düz yazı başka. Burada yazar bir şeyler öğretebilir. Vatan sevgisinden, erdemlerden bahsedebilir değil mi?'' Anlatmasını pek beceremem ama ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Sevdiğim için söylüyorum bunları. Akşam çayından sonra kitabımı getirip yuvarlak masanın başına geçince babacan bir tavırla ''Ee oku bakalım şu karalamalarını'' dedi. ''Herkesin dilindesin, görelim bakalım.'' Kitabı açıp okumaya hazırlandım. Romanım daha o akşam baskıdan çıkmıştı. Birine ele geçirip soluğu ihmen evlerde aldım. Bunu daha önceden, yayınevinde evinde bulunan müsveddemden okuyamadığıma üzülüp kendi kendime kızıyordum. Natasha öfkesinden ağladı bile. Elin adamları romanımı ondan önce okuyacakları için sitem ediyor, azarlıyordu. Nihayet masa başında toplandık. Bizim ihtiyar oldukça ciddi, eleştiriye hazır bir tavır takındı. Kendine ait bir fikir edinmek istiyordu. İhmin'i ve annenin hali de pek resmiydi. Neredeyse başına yeni başlığını takacaktı. Kıymetli kızına sevgi dolu bakışlarımın uzun süredir farkındaydı. Natasha ile konuşurken adeta tıkandığımı, gözlerimin önünden her şeyin silindiğini, kızının da bana eskisinden çok daha güler yüzle baktığını görüyordu. Evet, nihayet olmuştu bunlar. Başarılar, pırıl pırıl ümitler ve pürüzsüz mutluluk anları. Bunlar da gelmişti. Kadıncağızın kocası beni bir yandan göklere çıkarırken, bir yandan da kızıyla ikimize pek anlamlı baktığı da dikkatimden kaçmamıştı. Birdenbire ürktü. Ne de olsa Kont, hanedan mensubu bir prens, hatta genç, yakışıklı, birkaç nişan sahibi hukukçulardan, dokuzuncu derece bir memur bile değildi. Anne Andrivna, yarım şeylerle yetinmeyi sevmezdi. Hakkımda adam övüyorlar ama niçin, belli değil diye düşünüyordu. Yazar, şair. Yazar ne demek acaba? Romanımı onlara bir solukta okudum. Hemen çaydan sonra başladık. Gecenin ikisine kadar sürdü. İhtiyar önceleri somurtuyordu. Oldukça seviyeli, kendisinin anlayamayacağı ama mutlaka yüksek bir şey bekliyordu. Oysa çıka çıka her günkü basit, bilinen bir hayat hikayesi çıkmıştı. Romanın kahramanı hiç olmazsa büyük veya meraka değer bir adam ya da Rozlolev, Yuri Milaslovski gibi biri olaydı. Oysa kitapta bahsedilen küçük, ezilmiş, hatta biraz kalın kafalı bir memurdu. Adamcağızın ceketinin düğmeleri dökülüyordu. Bütün bunlar hepimizin konuştuğu yalın bir dille anlatılmıştı. Garipti doğrusu. İhmene ve anne soran bakışlarını kocasından ayıramıyordu. Sonra bir şeye gücenmiş gibi surat astı. Yüzünden böyle saçma kitaplar yazılıp dinlenmeye değer mi? Üstelik para da veriyorlar düşüncesi okunuyordu. Natasha dikkat kesilmiş, can kulağıyla dinliyordu. Gözlerini benden ayırmıyor, dudaklarıma bakarak her sözcüğü nasıl okuduğuma dikkat ediyordu. Arada bir o da güzel dudaklarını kıpırdatıyordu. Sonunda ne oldu? Kitabın yarısına gelmeden dinleyicilerimin hepsinin gözlerinden yaş akmaya başladı. Enna Endreevna için için ağlıyordu. Kahramanıma candan acıyor, mırıldanmalarından anladığıma göre geçirdiği felaketlerde ona bütün saflığıyla yardım etmek istiyordu. İhtiyar yüksek konulara ait hayallerinden vazgeçmişti artık. Pek ahım şahım bir şey olmadığı baştan belliydi ama insanın yüreğine işliyor diyordu. İyi anlatılmış, en zavallı, en küçük adamın bile insan olduğunu, kardeş adı taşıdığını anlıyoruz. Natasha ağlayarak dinliyor, masanın altından gizlice elimi sıkıyordu. Okumayı bitirdim. Natasha doğruldu. Yanakları alevlenmiş, gözlerinde yaş taneleri parıldıyordu. Birdenbire elimi kaparak öptü. Odadan kaçtı. Annesiyle babası bakıştılar. Kızının hareketine şaşıran ihtiyar, ''Ne kadar da duygusalmış.'' dedi. ''Gerçi bunda kötülük yok ya, içinden geldi. İyi kızdır o.'' İhtiyar bunları hem Natasha'yı hem de nedense beni aklamak ister gibi karısına yan yan bakarak mırıldandı. Fakat okuma sırasında epey heyecanlanıp duygulanan Enne Endirevna'da Makedonyalı İskender'in kahraman olduğunu anladık ama bu yüzden sandalye kırmak niye demek ister gibi bir hal vardı. Natasha az sonra yanımıza geldi. Neşeli, mutluydu. Yanımdan geçerken ufacık çimdik attı. İhtiyar gene ciddi olarak romanımın eleştirisine girişti. Ama sevincini tutamadı. Coştu. Enfes Vanya, enfes oğlum. Canıma değdi. Bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Yüksek, büyük şeyler değil yazdıkların. Orası öyle. Mesela bende Moskova Kurtuluşu var. Moskova'da yazılmış. Kardeşim, daha ilk satırlardan herif kartal gibi göklere yükseliyor. Fakat seninki daha sade, daha açık, yücelik az. Ama geçti artık. Kitap basıldı. Olsa olsa ikinci baskıda düşünülür. Tekrar basarlar mı dersin Vanya? O zaman gene para alırsın değil mi? Zaten açıklığı yüzünden bu kadar sevdim. Çok cana yakın, sanki hepsi başımdan geçmiş gibi. Doğru dürüst anlamadıktan sonra yüksek konuları ne yapayım ben? Yalnız dili biraz düzeltmek lazım. Seni kutluyorum ama. Ne dersen de edebiyat dili değil. Enna Endirevna söze karıştı. Demek bu kadar para aldın Ivan Petroviç ''Size baktıkça adeta inanamıyorum. Aman Rabbi, şimdi böyle şeyler para ediyor demek.'' Yeniden coşan ihtiyar İhmenev, ''Sana bir şey söyleyeyim mi Vanya?'' diye devam etti. ''Gerçi memuriyet değil ama ne de olsa gelecek var. Büyüklerden bazıları okur belki. Gogol'a her yıl ödenek verildiğini, Avrupa'ya gönderildiğini kendin söyledin. Belki sana da aynı şeyi yaparlar. Ne dersin? Yoksa henüz pek mi erken?'' Başka kitaplarda mı yazman gerekiyor? Yaz bari kardeşim, hiç durma, yaz. İlk başarına güvenip gevşeme, demir tavında dövülür. Öyle kesin bir inanç ve iyi niyetle konuşuyordu ki, hayallerine set çekmeye kıyamadım. Bir bakarsın bir enfiye kutusu bağışlarlar. Olur mu olur, keyiflerine kalmış. Daha çok heveslendirmek isterlerse… Sesini alçaltıp, sol gözünü anlamlı bir ifadeyle kırparak, belki saraya kadar yükselirsin diye ekledi. Olmaz mı? Çok mu erken? Emne Endriyevne alınır gibi oldu. Hemen saraya, daha neler? İçten gülerek, ''Neredeyse beni general yapacaksınız.'' dedim. O aralık bize kahvaltı hazırlayan Natasha, afacan bir tavırla, ''Ekselans yemeğe buyurmazlar mı?'' diye seslendi. Sonra kahkahayla gülerek kollarını babasının boynuna doladı. ''Canım babacığım.'' İhtiyar duygulandı. ''Peki, peki.'' İçimden geldi de söylüyorum. General olsa da, olmasa da yemeğe gidelim. Her fırsatta yaptığı gibi kızının kızarmış yanağını okşadı. Benim duygulu kızım. Sonra, seni sevdiğim için söylüyorum manya diye tekrarladı. General değilsen de tanınmış bir kişi, bir yazansın. Şimdi yazar deniyor baba. Yazandan vaz mı geçildi? Bilmiyordum. Peki, yazar olsun. Benim söylemek istediğim şu. ''Bir roman yazdığın için elbette seni sarayda danışman yapacak değiller. Bunu düşünmek bile saçma. Yalnız gene de başına devlet kuşu konabilir. Söz gelimi bu bir ateşelik gibi bir şey olabilir. Avrupa'ya gidersin ya da sağlığını düzeltmek için İtalya'ya gönderirler. Parayla yardım edebilirler.'' Enna Endreyevna güldü. ''Sakın o zaman bizi küçümsemeyin Eyvan Petroviç ''Bir an önce bir yıldız taksınlar bari baba. Yoksa ateşelik neymiş sanki?'' Natasha yeniden kolumu çimdikledi. Kızının alevlenmiş yanaklarıyla, neşeden yıldız gibi parlayan gözlerine hayranlıkla bakan ihtiyar, ''Bu da benimle bozdu.'' diye bağırdı. ''Galiba gene fazla hayale daldım çocuklar. Hep böyleyim zaten. Oysa sen pek de sakin görünüyorsun manya.'' ''İlahi babacım, nasıl olacakmış?'' ''Hiç canım, laf olsun diye söyledim. Gene de şey, yüzün hiç şair yüzü değil. Duyduğuma göre şair yüzü solgun.'' Saçları uzun olurmuş. Gözlerinde de bir şey varmış. Mesela şu Goethe gibi şairler. Abbadan da okumuştum. Ne o? Gene yanlış bir şey söyledim galiba. Şu yaramaz kız da nasıl üstüme geliyor? Ne yapalım çocuklar? Bilgin değilim. Ne duyuyorsak o. Oh. Zaten iş cehrede değil. Yüzün büyük önemi yok. Bence yüzün gayet iyi. Kendi hesabıma çok beğeniyorum. Sorun bunda değil. Namuslu Olvan ya. En önemlisi o. Namusunla yaşa. Boş yere gururlanma. İşinde onurla çalış. Söylemek istediğim buydu. Evet, buydu. Ne harkulade zamandı Bütün boş zamanlarımı, akşamlarımı onlarda geçiriyordum. İhtiyara edebiyat dünyasından, kim bilir niçin ilgilenmeye başladığı yazardan söz ediyor, onlardan haber getiriyordum. Nikolay Sergei sık sık sözünü ettiğim eleştiri yazılarını okumaya başlamıştı bile. Pek anlamadığı halde onu coşkuyla övüyor, eleştirmenin aleyhinde Kuzey Yaban arasında yazan düşmanlarından acı acı yakınıyordu. Karısı Natasha göz hapsine almıştı. Ama biz gene birbirimize söyleyeceğimizi söyledik. Natasha'nın önüne bakarak duyulur duyulmaz bir sesle evet diye fısıldadığını işittim. Sonunda ihtiyarlarda öğrendiler, düşünüp taşındılar. Enne Endriyevna uzun uzun kafa sallayıp durdu. Garibine gitmişti. Adeta korkuyor gibiydi. Bana bir türlü inanamıyordu. ''Başarınca iyi, hoş ama bir aksilik olursa Ivan Petrovic o zaman ne yaparsın?'' diyordu. ''Hiç değilse bir yerde bir görev alsaydın. Sana bir şey söyleyeyim Vanya.'' dedi. ''Ben gördüm, farkına vardım. Hatta açıkça söyleyeyim sevindim bile. Seninle Natasha'nın şey işte iyi olur.'' Fakat ikiniz de henüz çok gençsiniz. Bizim Emne Endriyevna'nın hakkı var. Bekleyelim. Gerçi büyük bir yeteneğin var. Ama öyle baştan bağırdıkları gibi dahi de değilsin. Sadece bir yeteneksin. Daha bugün yaban arasında sana ait bir eleştiri okudum. Tutar tarafını bırakmıyorlar. Hoş bu gazete gazete değil ya. Öyle. Yetenek tüm yaşamın garanti altında olduğu anlamına gelmez. Bir buçuk ya da bir sene bekleyelim. Tuttuğun yolda hep böyle başarıyla yürürsen Natasha senin olur. Başaramazsan kusura bakma. Dürüst insansın, anlarsın elbette. Bunda karar kıldık. Bir yıl sonra da şunlar oldu. Evet, tam bir yıl sonraydı. Berrak bir Eylül akşamı içim titreye titreye hasta halde ihtiyarlara geldim. Yarı baygın sandalyeye çöktüm. Zavallılar, müthiş korktular. Fakat başımın dönmesinin, içimdeki sıkıntının nedeni ihmen evlerin kapısını çalmadan belki on kere gidip gelmem değildi. Geleceğimi kurtaramayışım, hala ne paraya ne de şöhrete kavuşamayışım, henüz bir ateşe olamayışım, sağlığım için bir İtalya yolculuğu yapmaktan uzak bulunmam da değildi. Öyle yıllar olur ki on yıla bedeldir. Her şey Natasha ile böyle bir yıl geçirdiğimizden oldu. Aramıza bir sonsuzluk girerek bizi ayırdı. Hala aklımdadır. İhmen evin önünde sessizce oturuyor, şapkamın zaten kırık kenarlarının kalan kısmını dalgın dalgın büküyordum. Oturduğum yerde nedenini kendim de bilmeden Natasha'nın çıkmasını bekliyordum. Giysilerimin hali içler acısıydı. Üstümde ne varsa dökülüyordu. Çökmüş, zayıflamış, sararmıştım. Ama bu halimle bile zamanında sevimli Nikolay sergiyicimize kaygı veren şair benzerliğini kazanamamıştım. Gözlerimde derin anlamlar yoktu. İhtiyar kadın içten gelen telaşlı bir acımayla bana bakarak, ''Bu haliyle az kalsın Natasha'nın nişanlısı olacaktı. Tanrı korusun.'' diye düşünüyordu. Hala kulağımdan gitmeyen o acıklı sesiyle, ''Çay içer misiniz Ivan Petrovich?'' diye sordu. ''Nasılsınız canım?'' ''Çok hasta görünüyorsunuz.'' Hiç gözümün önünden gitmiyor. Benimle konuşurken gözlerindeki kaygı iyice belli oluyordu. Aynı kaygı soğumuş çayının önünde düşünceye dalan ihtiyar kocasının bakışlarını da gölgelendirmişti. O sırada ikisinin de canlarını sıkan şeyin ne olduğunu biliyordum. Prens Valkovski ile aralarındaki davanın İhmenevlerin aleyhine dönmesine üzülüyordu. Ayrıca Nikolay Sergeiç'i yatağa düşüren başka terslikler de olmuştu. Davaya sebep olan genç prens, beş ay önce ihmen evlere yeniden gelmişti. Alyoşa'sını öz oğlu kadar seven ihtiyarın delikanlıyı anmadığı gün yoktu. Gelişine içten sevindi. Vasilyevski'yeyi hatırlayan Enna Endreyevna ağlamaya başladı. Alyoşa babasından gizli olarak ziyaretlerini sıklaştırdı. Dürüst, açık yürekli bir insan olan Nikolay Sergeiç, Tedbirli davranmaya gerek görmedi. Prensin oğlunun tekrar İhmen evlerin evine kabul edildiğini öğrenince ne diyeceğini düşünmek bile onuruna dokunuyor, bütün bu anlamsız kuşkuları küçük görüyordu. İhtiyar yalnız yeni hakaretlere bir kere daha dayanıp dayanamayacağını kestirememişti. Genç prens hemen hemen her akşam geliyordu. İhtiyarlar onun yanında neşeleniyordu. Alhoşa'nın babası sonunda her şeyi öğrendi. Gayet çirkin bir dedikodu çıktı. Prens Nikolay Sergeiç'e hep aynı konuda hakaret dolu bir mektup yolladı. Oğluna da ihmen evlere gitmesini kesin olarak yasakladı. Olay onlara gelişimden iki hafta önce olmuştu. İhtiyar oldukça içerledi. Nasıl işti bu? Temiz, soylu kızına taşa bir daha bu kirli dedikoduya karıştırılmış çamura bulanmıştı. Ona önceden de hakaret eden adam insafsızlığını bir kere daha tekrarlıyordu. Bunun öcü alınmayacak mıydı? Nikola Özergeyç ilk günlerde kederinden hastalanmıştı. Hepsini biliyordum. Hasta, üzgün olduğum, son üç haftadır onlara hiç gitmediğim halde bütün olayı en ince ayrıntısına kadar biliyordum. Bildiğim bir şey daha vardı. Ama hayır. Bu işte onları dünyada en çok endişeye düşüren başka bir şey olduğunu sezinliyordum. Gene de inanmak istemiyor, derin bir üzüntüyle ihtiyarları inceliyordum. Evet, sıkıntı içindeydim. Gerçeği ortaya çıkarıp ona inanmaktan korkuyor, elimden geldiği kadar o uğursuz dakikayı uzaklaştırmak istiyordum. Halbuki bunun için gelmiştim. O gece sanki beni ihmen evlerin evine çeken bir güç vardı. İhtiyar birden kendine gelmiş gibi ''Sahi Vanya, hasta mısın sen?'' diye sordu. ''Çoktandır gelmiyorsun. Sana karşı çok suçluyum. Gelip yoklayacaktım ama bir türlü olmadı işte.'' Sözünü tamamlayınca tekrar daldı. ''Rahatsızdım'' dedim. İhmenev belki beş dakika sonra ''Ya rahatsızdın'' diye tekrarladı. ''Sana o zaman dikkat etmeni söyledim. Dinlemedin ki. Öyledir kardeş.'' ''Esim perisi ezelden beri tavan arasına aç susuz oturmuştur. Gene de öyle olacak. Böyle bu.'' İhtiyarın neşesi yoktu. İçinde kanayan yara olmasa aç esin perisinden söz açmazdı. Yüzüne dikkatle baktım. Sararmıştı. Gözlerinde bir şaşkınlık, çözümlemeye gücü yetmeyen bir düşünce vardı. Sert, acı konuşuyordu. Karısı ona merakla bakıp baş sallıyordu. İhtiyar bir aralık diğer yöne dönünce Enna Endirevna sessizce onu işaret etti. Enna Endirevna'ya Natalya Nikolaevna'nın sağlığı nasıl, kendisi evde mi diye merakla sordum. Soruma cevap vermekte güçlük çekiyormuş gibi, evde canım evde cevabını verdi. Şimdi gelir. Şaka mı ediyorsun? Üç haftadır yüzünü görmedik. Natasha'da bir garip oldu. Şaşırdım kaldım. İyi mi, hasta mı anlaşılmıyor. Tanrı korusun kocasına ürkek ürkek baktı. Nikolay Sergeiç isteksiz, somurtkan bir tavırla söze karıştı. Nedenmiş? Hiçbir şey yok. Genç kız, olgunlaşıyor. Bebek değil artık. Hepsi bu işte. Kızların dertlerine, kaprislerine kim akıl ki? Enna Endriyevna gücenmiş bir tavırla ne kaprisi? diye söylendi. İhtiyar ses çıkarmadı. Parmaklarıyla masada tempo tutuyordu. Korkuyla aman tanrım ''Aralarında bir şey mi oldu?'' diye düşündüm. E, sizde ne var ne yok? Hala eleştiri yazıyor mu?'' ''Yazıyor.'' Elini salladı. ''Ah Vanya, Vanya, eleştiriden ne fayda?'' Kapı açıldı. Natasha girdi. Elinde şapkası vardı. Girince piyano üzerine bıraktı. Yanıma yaklaşarak sessizce elini uzattı. Dudakları hafifçe kıpırdadı. ''Bir şey söyleyecek, beni selamlayacak gibi oldu ama hiçbir şey söylemedi.'' Üç haftadır birbirimizi görmemiştik. Ona şaşkınlıkla, korkuyla bakıyordum. Üç hafta içinde ne kadar değişmişti. Çökük, solgun yanaklarıyla sanki ateşten kavrulmuş dudaklarını uzun, koyu kirpikleri altında hummayla adeta vahşi bir kesinlikle parlayan gözlerini görünce yüreğim parça parça oldu. Aman tanrım, ne kadar güzeldi. O uğursuz gündeki halini ne önceleri ne de sonradan bir daha görmemiştim. Bu bir yıl önce gözlerini benden ayırmadan, peşim sıra dudaklarını oynatarak, romanımı dinleyen, o gece yemekte kaygısız kahkahalarla, babasıyla ve benimle şakalaşan Natasha mıydı? Burada, bu odada, yere bakarak, yüzü kızararak, evet diyen Natasha mıydı? Akşam duasına çağıran kalın çan sesi duyuldu. Natasha birden titredi. Annesi istavroz çıkardı. ''Kiliseye gitmek istiyordun Natasha.'' dedi. ''Bak çan çalıyor. Git kızım, yakın zaten. Git dua et. Hem biraz hava alırsın. Baksana, sanki nazarı uğramışsın gibi soldun, sarardın.'' Natasha ağır, neredeyse fısıltı halinde. ''Şey, belki bugün gitmeyeceğim, rahatsızım.'' dedi. Yüzünü kağıt beyazlığı kapladı. ''Git sen daha iyi Natasha. Demin gitmek istiyordun. Şapkanı aldın. Git Natasha'cığım. Tanrı'nın sana sağlık vermesi için yalvar kızım.'' Enne Endireyevna kızını ikna etmeye çalışıyor, çekinir gibi korka korka konuşuyordu. Natasha'nın yüzüne merakla bakan ihtiyar da ''Öyle ya, git'' dedi. ''Yürümüş olursun, annen doğru söylüyor, manya götürür seni.'' Natasha'nın dudaklarında acı bir gülümseme görür gibi oldum. Piyanonun önündeki şapkasını alıp giydi, elleri titriyordu. Sanki bütün hareketleri bilinçsizdi. Ne yaptığının farkında değilmiş gibi bir hali vardı. Annesiyle babası bakışlarını ondan ayıramıyordu. Genç kız duyulur duyulmaz bir sesle elveda dedi. ''Aman evladım uzun yola çıkıyormuş gibi vedalaşıyorsun. Haline bak. Yüzüne azıcık rüzgar etsin. Hiç rengin kalmamış. Ha az kalsın unutuyordum. Zaten artık her şeyi unutuyorum. Muskanı diktim. İçine geçen yıl eve gelen bir rahibinin verdiği duayı yazıp diktim. Pek etkili bir dua. Demin diktim. Hadi.'' Tak şunu Natasha. Tanrı sana sağlık versin kızım. Senden başka kimsemiz yok yavrum. İhtiyar kadın dikiş masasının çekmecesinden Natasha'nın sürekli boynunda taşıdığı küçük altın haçı çıkardı. Aynı kurdeleye yeni diktiği muska da bağlıydı. Sağlığın için bunu boynundan çıkarma. Kızının boynuna takıp istavroz çıkardı. Eskiden seni yatırırken başucunda böyle istavroz çıkarıp dua ederdim. Sen de duayı arkamdan tekrarlardın. Şimdi eskisi gibi değilsin. Tanrı sana huzur vermiyor. Ah Natasha! Natasha! Annenin duaları da fayda etmez oldu. İhtiyar kadın ağlamaya başladı. Natasha sessizce onun elini öptü. Kapıya bir adım attı. Sonra birdenbire hızla geri döndü. Babasına yaklaştı. Heyecanla soluyordu. Tıkanır gibi, kesik kesik Babacığım, siz de ''Kızınızı kutsayın.'' dedi. Önünde diz çöktü. Hepimiz Natasha'nın bu fazlaca törensel ayinle şaşırmış duruyorduk. Babası bir an ne yapacağını bilmeden ona baka kaldı. Sonra, ''Natasha, yavrum, biricik, canım kızım, ne oldu sana?'' diye bağırdı. Gözlerinden yaş boşandı. ''Neden kendini bu kadar hırpalıyorsun? Niçin gece gündüz ağlıyorsun? Hepsini görüyorum. Geceleri uyuyamıyorsun.'' Kalkıp odanın kapısından dinliyorum. Bana her şeyi söyle Natasha. Her şeyi aç ihtiyar babana. Biz de... Sözünü bitirmeden Natasha'yı yerden kaldırıp kucakladı. Genç kız babasına sarılarak başını omzuna bıraktı. Tutmaya çalıştığı gözyaşlarıyla boğularak ''Yok, bir şey yok, rahatsızım da'' diye tekrarlıyordu. ''Seni Tanrı'ya emanet ediyorum biricik yavrum. Ulu Tanrı korusun, ruhuna sonsuz huzur versin.'' Dertten uzak tutsun seni. Ben günahkar kulunun dualarını kabul olması için de Tanrı'ya yalvar. Annesi gözyaşları arasında, ''Benim dualarımı da al kızım, benimkini de.'' dedi. Natasha fısıldayarak elveda diye tekrarladı. Kapının önünde durup annesiyle babasına bir daha baktı. Bir şey daha söylemek istedi ama yapamadı. Hızla odadan çıktı. Kötü bir şey olacağını sezinleyerek arkasından koştu. Hiç konuşmadan, başı yerde, bana bakmadan yürüyordu. Fakat sokağa geçip rıtıma çıkınca birdenbire durdu. Elimi tuttu. ''Boğuluyorum.'' diye fısıldadı. ''Yüreğim sıkışıyor, boğuluyorum.'' Korkuyla ''Eve dön diye bağırdım. Sonsuz bir kederle yüzüme baktı. ''Onlardan bir daha dönmemek üzere ayrıldığımı anlamadın mı Vanya?'' İçim burkuldu. ''Bunu daha imen evlere gelirken sezmiştim.'' Bütün bunları belki çok önceden sanki bir sis bulutunun gerisinden gibi hayal meyal görüyordum. Gene de sözleri üzerinde yıldırım etkisi yaptı. Üzün içinde rıhtımda yürüyorduk. Konuşamıyordum. Durumu anlamaya çalışıyor düşünüyordum. Şaşkına dönmüştüm. Olanları dehşet verici, olanaksız buluyordum. Natasha sessizliği bozdu. Beni suçlu buluyorsun değil mi Vanya? Ne söylediğimin pek farkında olmadan... Hayır... ''Yalnız şey, inanamıyorum, olamaz bu.'' diye yanıtladım. ''Oldu bile Vanya. Bizimkileri bıraktım. Ne olacaklarını bilmiyorum. Kendimin ne olacağını da bilmiyorum.'' ''Ona gidiyorsun değil mi Natasha?'' ''Evet.'' ''Olamaz.'' diye heyecan içinde bağırdım. ''Olan bu. Natasha, zavallı kızım, delilik bu. Hem onları öldüreceksin, hem kendin yok olacaksın. Farkında mısın bunun Natasha?'' ''Biliyorum ama ne yapayım?'' Elimde değil. Sözlerinde idam sehpasına giden mahkumun acı ümitsizliği vardı. Dön Natasha, henüz geç kalmadan dön, diye yalvarıyordum. Öğütlerimin o andaki faydasızlığını, anlamsızlığını anladığım halde, hatta anladıkça daha çok üsteleyerek yalvarmaya devam ettim. Babana ne yaptığını biliyor musun Natasha? Bunu düşündün mü hiç? Ötekinin babası, babanın düşmanı. Prens babana hakaret etti. Hırsızlıkla suçladı. Mahkemelik oldular. Hepsi bu mu? Bu kadar olsaydı keşke. Haberin var mı Natasha? Aloşa köyünüzde misafirken, Prens babanla annenin ikinizi birleştirmeye uğraştıklarından kuşkulanmıştı. Düşün bir kere, babanın bu iftiradan çektiği acıyı kafanda canlandır. Bu iki yıl içinde saçları bembeyaz oldu görmüyor musun? Hem sen hepsini biliyorsun Natasha. Seni temelli kaybetmenin onlar için ne demek olduğundan söz etmiyorum artık. Sen onların ihtiyarlık günlerinde biricik, kıymetli varlığısın. Bundan söz etmek bile istemem. Kendin bilmelisin. Unutma ki baban, sen bu kibirliler tarafından haksız yere hakarete uğradığın için öcün alınmadı diye yanıyor. Şimdi Alyosha'yı evinize kabul ettiğiniz için her şey yeniden canlandı. Prens bir kere daha babana hakaret etti. İhtiyar bu yeni hakaretin öfkesini yenemeden düşmanının onu suçlamakta haklı olduğunu anlayacak. Olayı bilenler bu sefer prensa haklı çıkarıp seni ve babanı suçlayacaklardır. Ne hale gelecek adamcağız? Yüreğine iner. Utanç, lekelenme hem kimin yüzünden? Biricik, sevgili kızı yüzünden. Ya annen? Babana bir şey olursa o da yaşayamaz. Ne yaptığının farkında mısın Natasha? Eve dön, kendine gel Natasha. Ses çıkarmıyordu. Sonra bana sitem eder gibi baktı. Bakışında öyle kavurucu bir acı, ıstırap vardı ki o anda yaralı kalbinin bunları söylemesem de kan ağladığını fark ettim. Verdiği kararın ona neye mal olduğunu, faydasız, geç kalmış sızlanmalarımla ona nasıl eziyet çektirdiğimi anlıyordum. Gene de kendimi tutamıyor, devam ediyordum. Demin annene belki kiliseye gitmeyeceğini kendin söylüyordun. Demek ki kalmaya niyetliydin. ''Kararın kesin değildi.'' Sözlerimi acı bir gülümsemeyle yanıtladı. ''Ne diye sormuştum bunu? Her şeyin değişmez bir karara bağlandığını anlamam gerekirdi. Fakat ben de taştım artık. Kalbim duracak gibi oldu. Ne sorduğumu kendim de fark etmeden ''O kadar mı seviyorsun onu?'' diye bağırdım. ''Ne diyeyim Vanya? Görüyorsun işte. Bana gelmemi emretti. Burada bekliyorum onu.'' Dudaklarındaki o acı gülümseme hala gitmemişti. Tekrar yalvarmaya başladım. Beni dinle Natasha. Dinle biraz. Her şey düzelebilir. Başka seçenekler, başka çareler bulunabilir. Evden gitmemekte olası. Ben bunun çaresini bulurum Natashacığım. Sizin her işinizi yoluna koyarım ben. Hepsini, hepsini hallederim. Buluşmalarınızı, her şeyi. Yalnız evden gitme. Mektuplarınızı birbirinize iletirim. Neden olmasın? Şimdikinden daha iyi olur. Bunu yapabilirim. İkinizi de memnun ederim. Göreceksiniz, memnun kalacaksınız. Sen de başına gelecek felaketten kurtulmuş olursun Nataşacığım. Yoksa bu gidiş seni yok eder. Hadi, kabul et Natasha. Hepsi yoluna girer. Mutlu olursunuz. Dilediğiniz gibi sevişirsiniz. Babalarınızın kavgası bitince nasıl olsa bitecek bu kavga, o zaman... Sözümü keserek, bırak bunları Vanya, dedi. Yaşlı gözleriyle gülümseyerek elimi kuvvetle sıktı. Çok iyi kalplisin Vanya, çok iyisin, iyi, dürüst adamsın. Kendini düşündüğün yok, seni bıraktığım halde her şeyi bağışladın. Yalnız benim mutluluğumu düşünüyorsun, mektuplarımızı taşımaya bile razısın. Ağlamaya başladı. Beni nasıl sevdiğini, hala da sevdiğini biliyorum Vanya. Yaptıklarımı ne sitem ne, ne acı bir sözle yüzüme vurdun. Oysa ben, aman tanrım, sana karşı ne kadar suçluyum. ''Eski günlerimizi hatırlar mısın Vanya? Keşke onunla hiç karşılaşmasaydım. Seninle birleşirdik Vanya. Benim iyi yürekli canım Vanyacığım. Ama ben sana layık değilim. Şu anlarda bile sana eskisi günlerimizin mutluluğunu hatırlatıyorum. Üç haftadır bize uğramadın. Yemin ederim Vanya bir defa olsun bana lanet ettiğini, benden nefret ettiğini düşünmedim. Niçin uzaklaştığını da biliyordum.'' ''Bize engel olmak, çektiğin vicdan azabıyla karşımıza çıkmak istemiyordun. Bizi seyretmek acı geliyordu değil mi? Halbuki seni dört gözle bekledim manya. Nasıl beklediğimi bilemezsin. Bak ne diyeceğim, Alyosha'yı çılgın gibi seviyorum ama seni biricik dostum olarak belki daha da çok seviyorum. Sensiz yaşayamam, bunu çok iyi biliyorum. Sana, kalbine, altın gibi yüreğine ihtiyacım var. Öf Vanya, acı günler geliyor.'' Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gerçekten acı çekiyordu. Sonra gözyaşlarını tutarak devam etti. Seni görmeyi öyle istiyorum ki, çok zayıflamışsın, sararmış, halsiz düşmüşsün. Demek sahiden hastaydın manya. Hiç de sormadım. Hep kendimden bahsediyorum. Kitap işlerin nasıl? Yeni romanın ilerliyor mu? Romanın sırası mı şimdi Natasha? İşlerim fena değil ama vız gelir bunlar. Sana şunu sorayım Natasha. Ona gitmeni kendisi mi istedi? Yalnız o değil, daha çok ben istedim. Birlikte kararlaştırdık. Sana hepsini anlatayım. Ona zengin, çok soylu bir kız bulmuşlar. Yüksek bir aile denmiş. Babası ille evlendirmek istiyor. Prensi bilirsin, entrikacının biri. Şimdi bu bir daha ele geçmeyecek fırsatı kaçırmamak için kolları sıvadı. Üst düzey ilişkiler kuracak, paraya kavuşacak. Dediklerine bakılırsa kız çok güzelmiş. Eğitimi, ahlakı, her şeyi mükemmelmiş. Alyosha bayılıyor. Hem babası, kendisi de evlenmek istediği için onu bir an önce sırtından atmaya bakıyor. Bu yüzden ne yapıp yapıp Alyosha ile beni ayırmayı aklına koymuş. Benim Alyosha'yı etkilememden çok korkuyor. Hayretle sözünü kestim. Prensin seviştiğinizden haberi var mı? Ben yalnız kuşkulandığını sanıyordum. Biliyor. Hepsini biliyor. Kim söyledi? Arloşa anlattı. Hem yakında babasına hepsini anlattığını bana kendisi söyledi. Şu yaptığınıza bakın. Kendisi anlatmış. Hem de bu zamanda. Olur iş değil. Natasha sözümü keserek, Arloşa'yı hoş gör, onu kınama dedi. Başkalarına benzemez o. Çocuğun yetişme tarzı böyle. Hareketlerinin anlamını düşünmüyor mu dersin? Edindiği ilk izlenimler, yabancı etkiler ona hemen bağlı olduğu yeminine ihanet ettirebilir. İradesiz, zayıf. Şimdi sana söz verir, aynı gün aynı içtenlikle başka birisine bağlanabilir. Üstelik gelip sana bu yaptığını anlatır. Belki kötü hareketler de yapar ama ona yıplamak elden gelmez. Olsa olsa acırsın. Göz kırpmadan en büyük fedakarlıklara katlanır ancak yeni bir etkiyle karşılaştı mı gene her şeyi unutuverir. Saima yanında olmasam beni de unutur. Öyledir o. Ama Natasha, belki bunlar dedikodudan ibaret. Çocuk o daha. Nasıl evlenir? Babası kurmuş bir kere. Nişanlısının çok güzel olduğunu, Alyosha'nın ona tutkunluğunu nereden biliyorsun? Kendisi söyledi. Ne? Hem başkasını sevebileceğinden söz etti, hem senden böyle bir fedakarlık mı istedi? Hayır Vanya, hayır. Sen onu tanımıyorsun. Az gördün. Hakkında fikir edinebilmek için onu iyi tanımak lazım. Onunki kadar doğru, temiz bir yürek yoktur. Yalan söylese daha mı iyi? Aşkına gelince, beni bir hafta görmese hemen unutur. Başkasını sever. Ama karşı karşıya geldik mi gene dizimin dibinden ayrılmaz. Yok, aramızda gizli saklı şeylerin olmaması daha iyi. Yoksa kuşkudan ölürdüm. Evet Vanya, buna iyice inandım daima her an yanında olmazsam benden soğur, unutur beni bırakır doğası böyle herhangi bir kadının peşinden sürüklenebilir o zaman ne yaparım ölürüm Ölmek bir şey değil ölmeye şimdiden razıyım fakat onsuz yaşamak ölümden bütün işkencelerden acı ah Vanya vanya bir şey olmalı ki onun için annemi babamı bırakıyorum beni kandırmaya çalışma artık kararımı verdim her saat, her an yanında bulunmalı. Dönemem, elimde değil. Mahvolduğumu, başkalarını da mahvettiğimi biliyorum. Birdenbire bütün vücuduyla ürpererek, ''Ya gerçekten artık beni sevmiyor Sovanya?'' diye bağırdı. ''Ya demin söylediğin doğruysa?'' Asla böyle bir şey söylememiştim. ''Beni sadece aldatıyorsa, yüzüme güldüğü halde aslında kötü ruhunun, kendini beğenmişim ise. Sana karşı onu savunmadığım halde şu anda belki başkasının yanında içinden benimle alay ediyordur. Halbuki ben onurumu çiğneyerek sokak sokak peşinden gidiyor onu arıyorum. Öf Vanya! Bu inilti öyle acı koptu ki ruhumu derin bir sızı kapladı. Natasha'nın artık kendine hakim olamadığını anladım. Ancak göz karartan çılgınca bir kıskançlık onu böyle delice bir karara sürükleyebilirdi. Ama bu sefer ben de içimdeki kıskançlığı bastıramadım. Yalnız şunu anlamıyorum Nataşa dedim. Hakkında söylediklerinden sonra onu nasıl sevebiliyorsun? Aşkına inanmadığın halde dönmemek üzere ona gidiyor, uğruna hepimizi mahvediyorsun. Bunu nasıl yapabiliyorsun? O da sana, sen de ona ömrünüz boyunca azap vereceksiniz. Onu gereğinden fazla seviyorsun. Bu kadarı fazla Nataşa. Böyle aşkı anlamam ben. Acı duymuş gibi sarardı. Yavaşça, ''Evet, deli gibi seviyorum.'' dedi. ''Seni hiçbir zaman böyle sevmemiştim manya. Aklımı kaybettiğimi böyle sevmemek gerektiğini ben de biliyorum. İyi sevgi değil bu. Hem sana şunu söyleyeyim manya. Bunu önceden de biliyor, en mutlu anlarımızda bile bana yalnız acı vereceğini hissediyordum. Ne yapayım ki ondan gelen acı bile beni mutlu ediyor. Ona mutlu olmak için mi gidiyorum sanki?'' Onun yanında beni nelerin beklediğini, neler çekeceğimi şimdiden biliyorum. Beni sevmeye yemin etmiş, sözler vermişti. Hiçbirine inanmıyor, değer vermiyorum. Yalan söylemediğini, söylemeyeceğini bildiğim halde önceleri de sözlerine önem vermiyordum. Onu hiçbir şekilde bağlamak istemediğimi kendim söyledim. Ona karşı en doğrusu böyle hareket etmektir. Tasmayı kimse sevmez. En başta ben. Gene de seve seve esiri olurdum. Gönüllü esire. Yanımda olsun, onu göreyim diye her şeye katlanırdım. Yanımda, gözümün önünde, başkasını sevmesine bile. Alev alev yanan bakışını bana dikerek, ''Ne aşağılık değil mi Vanya?'' dedi. Bir an sayıklıyor gibi geldi bana. Böyle arzulara ancak alçaklık denir değil mi? ''Öyle olsun. Alçaklık diyorum ama beni bıraksa da, kovsa da dünyanın öbür ucuna kadar peşinden gideceğim.'' Eve dönmek için beni ikna etmeye çalışıyorsun. Neye yarar? Dönerim ama beni yarın çağırsın gene çıkar giderim. Bir köpeği çağırır gibi ıslıkla seslense bile arkasından koşarım. Acı mı? Onun verdiği hiçbir acıdan korkmam. Ondan geldiğini bilmek bana yeter. Ah bunları anlatmaya olanak yok Vanya. Ya babası, annesi diye düşündüm. Galiba onları büsbütün aklından çıkarmış. Seninle evlenmeyecek mi Nataşa? Evlenmeye söz verdi. Hep söz. Zaten bunun için çağırdı. Yarın şehir dışında gizlice nikahımız kıyılacak. Ne yaptığını bilmiyor ki. Belki nasıl nikah kıyıldığını da bilmez. Hem ne biçim koca olacak? Gülünç doğrusu. Beni alsa bile mutsuz olur. Başıma kakmaya başlar. İleride şunu veya bunu başıma kakmasını hiç istemem. Ne isterse karşılıksız veririm. Evlenmek onu mutsuz edecekse niçin buna neden olayım? Sen kötü bir düş görüyorsun Natasha." dedim. "Şimdi doğruca ona mı gidiyorsun?" "Hayır. Buraya gelip beni alacaktı. Öyle sözleştik." Bakışını uzaklara dikti. Görünürde kimseler yoktu. Öfkeyle "Hala gelmedi. İlk olarak sen geldin." diye bağırdım. Natasha yumruk yemiş gibi sendeledi. Yüzü acıyla buruştu. Acı bir gülümsemeyle Belki hiç gelmez dedi. Önceki gün gelmek için söz vermezsem evlenmekten vazgeçmek zorunda kalacağını yazmıştı. Babası onun nişanlısına götürecekmiş. Bunu öyle doğal bir şekilde yazıyordu ki ya gerçekten öbürüne gittiyse ya? Yanıt vermedim. Elimi kuvvetle sıktı, gözleri parladı. Duyulur duyulmaz bir sesle ötekine gitmiştir diye mırıldandı. Buraya gelmeyeceğimi sanıyordu. Ona gidecek, sonra da bana önceden haber verdiğini, gelmediğim için haklı olduğunu söyleyecek. Bıktı benden, bırakıyor. Aman tanrım, deliyim ben. Benden bıktığını son defa kendisi de söylemedi mi? Daha ne bekliyorum? Alyosha'yı rıhtımda uzaktan gördüm. Geliyor işte. Natasha titredi, çığlığını tutamadı. Yaklaşan Alyosha'yı seçince elimi bırakarak ona doğru koşmaya başladı. O da adımlarını sıklaştırdı. Bir an sonra kucak kucağıydılar. Sokakta bizden başka kimse yok gibiydi. Öpüşüp gülüşüyorlardı. Natasha bir yandan ağlıyordu. Sanki uzun bir ayrılıktan sonra kavuşmuşlardı. Solgun yanaklarına renk geldi. Heyecandan adeta kendinden geçti. Alyosha beni fark edince hemen yanıma koştu. O zamana kadar Alyosha'yı pek çok kere gördüğüm halde derin bir merakla inceliyor, gözlerinin içine bakıyordum. Sanki bakışları bana bu çocuğun Natasha'yı nasıl büyülediğini, kutsal saydığı her şeyi çiğnetecek kadar nasıl aşık edebildiğini anlatacaktı. Genç prens ellerime ellerine alarak kuvvetle sıktı. Yumuşak, temiz bakışı son derece cana yakındı. Sırf düşmanım olduğu için hakkında yanlış bir yargıya sahip olduğumu düşündüm. Evet, onu sevmiyordum. Hem de yalana ne gerek var? Prens Alyosha'yı tanıyanlar içinde belki yalnız ben, ona bir türlü ısınamıyordum. Onun birçok özelliğinden kesin olarak hoşlanmıyordum. Hatta belki fazlasıyla zarif dış görünüşünü bile sevmiyordum. İleride bu konuda tarafsız hüküm vermediğimden söz edeceğim. Uzun, ince, güzel yapılı vücudu, sarı saçları vardı. İri mavi gözlerinin tatlı, düşünceli bakışında zaman zaman tam çocukça saf bir neşe parlıyordu. Biçimli, ufak, dolgun dudaklarından ciddi bir kıvrım hiç eksik olmazdı. Ansızın beliren candan gülümsemesi o kadar çekiciydi ki neşeli olsanız da olmasanız da karşılık vermeden yapamazdınız. Giyimde fazla incelik yoktu ama gene de daima zarif görünürdü. Giyimi de kendisi gibi özentisizdi. Kibarları özgü, kötü huyları olduğunu da itiraf etmek lazım. Zıpırlık, Kendini beğenmiş, saygılı bir küstahlık. Fakat son derece temiz ruhlu, sade bir insan olduğu için bunların herkesten önce farkına vararak kendi kendine ayıplar, alayı alırdı. Bu çocuğun şakadan bile yalan söylemeyeceğini, söylese bile buna kötülük amacıyla yapmayacağını sanıyorum. Bencilliği bile sinsi değil, açık olduğundan insana batmıyordu. İçi dışı birdi, ruhu zayıftı, çabuk kanardı, ayrıca ürkekti. İradesi de çok zayıftı. Onu aldatmak, kötülük etmek, küçük bir çocuğu aldatmak kadar acımasızlıktı. Yaşından çok saf olan Alyosha'nın gerçek hayat hakkında hiçbir bildiği yoktu. Herhalde kırkına kadar da öyle sürüp gidecekti. Böyle insanlar ömürlerinin sonuna kadar olgunlaşamaz. Alyosha'yı sevmeyen bir insanı düşünemiyorum. Çocuk gibi sokulgandı. Natasha'nın dediği doğruydu. Kendi iradesi dışında başkasının etkisiyle kötü bir şey yapsa sonucunu öğrenince pişmanlığından ölürdü sanırım. Natasha bir iç seziyle ona hükmedebileceğinin, Alyosha'nın onun kölesi olacağının farkındaydı. O anda erkeğin gözleri aşk doluydu. Natasha'ya hayranlıkla bakıyordu. Natasha beni zafer kazanmış bir bakışla süzdü. O dakikada ailesini, ayrılışını, kuşkularını, hepsini unutmuştu. Mutluydu. Vanya diye bağırdı. Ona karşı suçluyum, layık değilim ona. Senin artık gelmeyeceğini sanmıştım Alyosha. Bu kötü düşüncelerimi bir daha hatırlama Vanya. Alyosha'ya sonsuz bir sevgiyle bakarak hepsini unutturacağım diye ekledi. Alyosha gülümseyerek elini öptü. Sonra elini bırakmadan bana döndü. Sakın beni suçlu bulmayın. Sizi kardeşçe kucaklamayı ne zamandır istiyordum. Natasha'dan hakkınızda çok şey duydum. Ama birbirimizi tanıyor sayılmayız. Nedense yıldızımız bir türlü barışmadı. Dost olalım ve bizi bağışlayın.'' Son sözlerini yavaşça, hafif kızararak söyledi. Yüzünde öyle güzel, temiz bir gülümseme vardı ki bütün içtenliğimle ona karşılık vermekten kendimi alamadım. Natasha, ''Evet, öyle Alyosha.'' diye atıldı. ''Vanya bizim kardeşimiz. Bizi bağışlar. Onsuz mutlu olamayız. Sana söyledim ya.'' Zalim çocukları Zalyoşa Ama ne olursa olsun üçümüz bir arada olacağız. Sonra Vanya diye bana döndü. Dudakları titremeye başladı. Sen şimdi onlara, bizimkilere dön. Altın gibi yüreğin vardır biliyorum. Beni bağışlamasalar bile senin bağışladığını görünce belki biraz yumuşarlar. Hepsini anlat onlara. Olanı biteni içinden nasıl gelirse öyle anlat. Beni savun, beni koru. Kendi dilinle bütün nedenleri sıralı. Sana bir şey söyleyeyim mi Vanya? Bugün yanımda olmasan belki bu kararı vermezdim. Kurtuluşum sende. O anda sana güvendim. Onlara durumu hiç olmazsa ilk acılarını hafifletecek biçimde anlatabilirsin. Ah Tanrım! Hem şey artık bağışlanmayı beklemediğimi de söylersin. Dersin ki onlar bağışlasa bile Tanrı bağışlamaz. Ama bana beddua etseler de ömrümün sonuna kadar onları kutsayacağım. Sağlıklarına duacı olacağım. Yüreğim onlarla beraber. Neden hep birlikte mutlu olamıyoruz? Neden? Tanrım, ne yaptım ben? Natasha birdenbire kendine gelmiş gibi dehşet içinde ürperdi. Yüzünü elleriyle örttü. Aloşa onu kollarına alarak sessizce göğsüne bastırdı. Kısa bir sessizlik oldu. Aloşa'ya sitemle bakarak, ''Ondan bu fedakarlığı nasıl isteyebildiniz?'' dedim. ''Beni suçlamayın manya. Felaketimiz büyük ama çabuk geçer. Buna kesin olarak eminim. Yalnız o ana dek dayanmalıyız.'' Natasha kendisi aynı şeyi söylüyordu. ''Biliyorsunuz ya hepsinin başı şu gereksiz kavgalarla bilmem ne davaları. Yalnız size yemin ederim bunu çok düşündüm. Hepsi bitecek. Gene hepimiz bir arada tam anlamıyla mutlu olacağız.'' İhtiyarlar bile bize bakarak barışacak. Ne malum belki evlenmemiz barışmaları için ilk adım olacak. Zaten bence ancak bu beklenir. Ne dersiniz? Natasha'ya baktım. Evlenmekten söz ediyorsunuz Alyosha. Nikahınız ne zaman? Ya yarın ya öbür gün. Herhalde öbür gün yüzde yüz. Bakın işte. Kendim bile iyice bilemiyorum. Açıkça söyleyeyim. Henüz hiçbir hazırlığım yok. Belki Natasha bugün gelmez diye düşündüm. Üstelik babam bugün beni evlendirmek istediği kızın evine götürmek için tutturdu. Beni evlendirmek istiyorlar. Natasha söylemedi mi? Ama ben istemiyorum. Zaten bu yüzden işi kesin olarak düzenleyemedim. Gene de öbür gün nikahımız %100 kıyılacak. Öyle tahmin ediyorum. Başka türlü olmaz. Yarın Piskov yolunda hareket ederiz. Şurada, köylerden birinde, liseden bir arkadaşım var. Çok iyi çocuktur. Elbette tanıştıracağım sizi.'' ''Köylerinde papaz da var. Hoş, belki de yok ya, iyice bilmiyorum. Bunu önceden öğrenmem gerekirdi. Ama elim değmedi bir türlü. Zaten bunlar önemsiz ayrıntılar. Esas kararı verdik ya, papaz başka köyden de bulunur. Öyle değil mi? Adım başında bir köy. Yazık ki çocuğa bir iki satır yazamadım. Haber versem daha iyi olurdu. Belki evde değildir. Zaten bunlar en son düşünülecek şeyler.'' Bir kere kararı verdikten sonra hepsi kendiliğinden yürür. Değil mi? Natasha şimdilik yarına ya da öbür güne kadar bende kalır. Ayrı bir daire kiraladım. Döndüğümüz zaman orada oturacağız. Artık babamla oturamam. Bize gelir görürsünüz. Hoş olacak. Lise arkadaşlarım evimize gelir. Toplantılar yaparız. Aloşayı şaşkınlıkla üzülerek süzüyordum. Natasha bakışıyla onu hoş görmem için yalvarıyordu bana. Bir yandan Aloşa'yı hüzünlü bir gülümsemeyle dinlerken bir yandan karşısında boş fakat tatlı tatlı gevezelik eden sevimli bir çocuk varmış gibi seyretmekten kendini alamıyordu. Sitemle baktım. Hali pek dokundu bana. Aloşa'ya ''Babanızın sizi affedeceğine emin misiniz?'' diye sordum. ''Yüzde yüz. Zaten başka ne yapabilir ki? Elbette önce bana beddua eder. Buna da eminim. Doğası öyledir. Bana karşı hep sert davranır.'' Belki beni şikayet de eder. Kısacası babalığını yapar bir kere. Ama bunları ciddiye almamak lazım. Çünkü beni deli gibi sever. Biraz kızar, sonra affeder. O zaman hepsi barışır. Biz de mutlu oluruz. Natasha'nın babası da... Ya bağışlamazsa? Bunu düşündünüz mü hiç? Yo, yüzde yüz bağışlar. Bağışlar da belki bu hemen olmaz. Razıyım. Ben de ona karakter sahibi olduğumu göstereceğim. Hep iradesiz, uçarı biri olduğumu söyler durur. Bundan sonra uçarımıyım, değil miyim anlasın. Evli barklı adam olacağım, şaka değil. Artık beni çocuk göremez. O zaman yani demek istiyorum ki ben de herkes gibi, bütün evli erkekler gibi olacağım. Kazandığım parayla geçineceğiz. Natasha bunun şimdi yaptığımız gibi başkasının sırtından geçinmekten daha iyi olduğunu söylüyor. Bilseniz bana neler, ne iyi şeyler söyler. Bana kalsa bunlar aklımdan bile geçmezdi. Böyle yetişmedim. Gerçi yeteniksiz, beceriksiz olduğumu kendim de biliyorum. Fakat size bir şey söyleyeyim mi? Önceki gün aklıma şaşılacak bir fikir geldi. Gerçi bundan söz etmenin sırası değil ama gene de anlatacağım size. Hem Natasha duysun hem de belki bize bir akıl verirsiniz. Ben de sizin gibi roman yazıp dergilere satmayı düşünüyorum. Bana o çevrede yardım edersiniz değil mi Vanya? Hatta size güvenerek bu gece deneme amacıyla bir roman tasarladım bile. Hoş bir şey olacak. ''Konuyu Scrib'in bir komedisinden aldım. Sonra anlatırım. En önemlisi para sorunu. Size para veriyorlar değil mi?'' Gülümsememi tutamadım. O da gülümseyerek ''Gülüyorsunuz'' dedi. Sonra aklın almayacağı bir saflıkla ''Siz görünüşüme bakmayın'' dedi. ''Çok dikkatliyimdir. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Göreceksiniz. Denemekten ne çıkar? Belki de bunda başarılı olabilirim. Ama belki de siz haklısınız. Hayatı pek tanımıyorum.'' Natasha da öyle diyor. Hoş, yalnız o değil. Herkes öyle söylüyor. Şu halde yazar olamam belki de. Gülün siz, gülün. Ama yanlışlarımı düzeltin. Natasha'nın hatırı için yapın bunu. Onu seviyorsunuz. Ben ona layık olmadığımı itiraf ediyorum. Bunu hissediyorum. Acı bu. Nasıl oldu da beni sevdiğine şaşırıyorum. Elbette ben ona canımı vermeye hazırım. İnanır mısınız şu ana kadar hiçbir şeyden korkmuyordum. Şimdi içime bir ürketlik geldi. Sonumuz neye varacak acaba? İnsanın görevine dört elde sarıldığı halde beceriksizliği, iradesizliği yüzünden başaramaması mümkün mü? Siz dostumuz olarak bize yardım edin. Tek dostumuz sizsiniz. Ben tek başıma hiç başaramayacağım bu işi. Kusura bakmayın manya. Size pek yükleniyorum ama sizi soylu, kendimden çok üstün bir adam biliyorum da ondan. Fakat düzeleceğim, emin olun. İkinize de layık olacağım. Alyoşa tekrar elimi sıktı. Güzel gözlerinde iyilik ve mertlik ışığı parladı. Bana o kadar inançla elini uzattı, dostu olduğuma öyle emindi ki, devam etti. Düzelmeme da yardım eder, dedi. Sakın aklınıza kötü bir şey gelmesin. Bizim için pek fazla üzülmeyin. Durumdan oldukça ümitliyim. İçinde bulunduğumuz koşullardan dolayı endişe duymamıza gerek yok. Mesela romanın başarılı olmazsa, evet yazı yazmayı beceremezsem müzik öğretmeni olurum. ''Müzikle ilgimden haberiniz yok mu? Bu şekilde hayatımı kazanmaktan hiç çekinmem. Bu bakımdan tamamıyla çağdaş düşünüyorum. Ondan başka evimde bir sürü pahalı biblo, düzumsuz tuvalet takımlarım var. Bunları satarım. Aldığım parayla uzun zaman geçiniriz. Nihayet en son çare olarak belki gerçekten bir görev alırım. Babam buna çok sevinir. Zaten ikide bir çalışmak için teşvik ediyor. Ben de hep rahatsızlığımı öne sürerek onu atlatıyorum.'' Hatta bir yere kaydım yapılmış galiba. Evlenmenin bana yaradığını, ağırbaşlı olup uslandığımı, çalışmaya başladığımı da görse sevinir. Bağışlar beni. Peki ama Aleksey Petrovich, bu durumda babanızla Natasha'nın babasının arasında kopacak gürültüyü hiç düşünmediniz mi? Acımasızca konuşuyordum. Gözlerimle ölü gibi sararmış Natasha'yı göstererek. ''Bu gece evlerinin halini gözünüzün önüne getiriyor musunuz?'' diye devam ettim. ''Evet, haklısınız.'' Çok korkunç bir şey. Bunu düşündüm ve içten kederlendim. Ama ne yapayım? Haklısınız. Bari onun ailesi bağışlasa bizi. İhtiyarları ne kadar sevdiğimi bilseniz, öz ailemmiş gibi seviyorum. Oysa onlara yaptığım şey, ah şu kavgalar, davalar yok mu? Buna nasıl üzülüyorum inanmazsınız. Zorları nedir sanki? Hepimiz birbirimizi sevdiğimiz halde kavgalıyız. Barışsalar da bitse bu tatsızlık. ''İnanın onların yerinde olsam böyle yapardım. Sözleriniz beni ürküttü Vanya. Korkunç bir işe giriştik Natasha. Bunu önce de söylemiştim. Beni dinleyin Ivan Petrovich. Belki her şey düzelir. Ne dersiniz? Elinde sonunda barışırlar ya. Barıştıralım onları. Elbette böyle olacak. Aşkımıza karşı koyamazlar. Varsın şimdi lanet etsinler bize. Biz gene de sevelim onları. Sonunda dayanamazlar.'' Şu bizim pederin bazen nasıl yufka yürekli olduğuna inanamazsınız. Kaşlarının altından bakışlarını aldırmayın. Aslında çok duygusaldır. Bugün beni nasıl tatlı tatlı ikna etmeye çalıştığını duysaydınız, oysa ben tüm isteklerinin aksine hareket ediyorum. Buna da üzülmüyor değilim. Hep bu önyargılar yüzünden. Delilikten başka bir şey değil. Ne olurdu taşıya daha dikkatli baksaydı, yarım saat yanında kalsaydı, yüzde yüz fikri değişir, derhal bizden olurdu. Alyoşa Natasha'ya sevgi ve hayranlıkla baktıktan sonra gevezeliğine devam etti. Natasha'yı tanıdıktan sonra ne kadar seveceğini, çevremizin nasıl hayrete düşeceğini hayalimde binlerce defa canlandırmaktan öyle zevk alıyorum ki, öyle bir kızı dünyada görmemiştir onlar. Oysaki babam onun bir düzenbaz olduğuna inanıyor. Onurunu temize çıkarmak borcumdur. Ah Natasha, hepsi sevecekler seni. Sevmeyecek adam olamaz zaten." diye ekledi. Sana ne kadar layık değilsem de gene de sev beni Natasha. Ben de, beni biliyorsun, aslında mutlu olmamız için çok şey lazım değil ki. Ne derseniz deyin, bu akşamın hepimize mutluluk, barış ve huzur getireceğine eminim. Evet, eminim. Bu akşam için de Tanrımıza çok şükür, değil mi Natasha? Ne oldun, ulu Tanrım, ne oldun Natasha? Natasha ölü gibi sararmıştı. Alyosha'nın çenebazlığı devam ederken gözlerini ondan ayırmıyordu. Fakat bakışı gittikçe donuklaşıp sabitleşiyor, yüzü soluyordu. Sonunda dinlemez olmuş, kendinden geçmiş gibi göründü. Alyosha'nın seslenişi onu uyandırmıştı sanki. Kendini toparladı, çevresine baktı. Sonra birdenbire bana atıldı. Hızla, aceleyle ve Alyosha'dan saklanmak istiyormuş gibi cebinden bir mektup çıkarıp verdi. Büyüklerine bir gün önce yazdığı mektuptu. Uzatırken bakışı gizli bir güçle bağlanmış gibi benden ayrılmıyordu. İçinde sonsuz bir ümitsizlik vardı. Bu acı bakışı ömrümün sonuna kadar unutamam. Beni de korku sardı. Natasha'nın ancak o sırada yaptığının çirkinliğini anladığını gördüm. Bir şeyler söylemek için bocalıyordu. Konuşmaya başladı. Sonra birdenbire kendini kaybetti. Düşmek üzereyken onu yakaladım. Alloşa korkudan sapsarı, kızın şakaklarını ovuyor, ellerini, dudaklarını öpüyordu. Bir iki dakika sonra Natasha kendine geldi. Az ötede Alloşa'yı getiren araba duruyordu. Onu çağırdık. Natasha arabaya binerken çılgın gibi elime yapıştı. Bir damla gözyaşı parmaklarımı yaktı. Araba hareket etti. Durduğum yerde uzun uzun arkasından baktım. O anda mutluluğum bitmişti. Hayatım ikiye bölünüyordu. Derin bir acı hissettim. Ağır ağır aynı yoldan ihtiyarlara döndüm. Onlara ne söyleyeceğimi, içeri nasıl gireceğimi bilmiyordum. Aklım duruyordu. Ayaklarım adeta yürüyemez olmuştu. İşte yaşadığım mutlu günlerin tümü bu kadar. Aşkımın bitişi böyle oldu. Şimdi bıraktığım hikayeyi anlatmayı sürdürebilirim artık.